Kitap, kahramanımız Gulliver'in Cüceler Ülkesi Lilleput ile Devler Ülkesi Brobdingnag'a yaptığı iki düşsel geziyi anlatmaktadır. Gemiyle geziye çıkan Gulliver'in başından geçen maceraların ve esrarengiz olayların anlatıldığı kitap, çocukları sıra dışı bir hayal aleminde yolcular çıkarıyor. Ayrım 1. Sayfa 5. Babam İngiltere'nin Nottingham şehir bölgesinde yaşayan, biraz toprak sahibi olan bir adamdı. Üç çocuğu var, ben üçüncüsüyüm. Babam beni 14 yaşıma girdiğimde ünlü Cambridge Üniversitesi'ne gönderdi. Üç yıl kaldım orada. Kendimi bütünüyle derslerime verdim. Ama okul masraflarıma ayrılan para babamın zaten dar olan gelirine ağır geldiğinden Londra'daki ünlü doktor Mr. Bates'in yanına çiçırak olarak verildim. Orada dört yıl çalıştım. Bu arada babam arası bir miktar harçlık gönderirdi. Babamın gönderdiği paraları gemicilik öğrenmek ve matematik alanında bilgi edinmek için harcardım. Günün birinde deniz yolculuğuna çıkacağıma inanırdım çünkü. Edineceğim bilgilerin işime yarayacağını hesap ederdim. Mr. Bates'in yanından ayrılınca babamın yanına döndüm. Babamın, amcamın ve başka akrabalarımın yardımıyla kırk altın kadar bir para biriktirdim. Beni Hollanda'da tıp öğretimiyle ün salmış bir kent olan Leyden'e gönderdiler. Masraflarımı karşılamak üzere yılda otuz altın göndereceklerine de söz verdiler. Bir gün uzun deniz yolculuklarında işime yarayacağını bildiğimden iki yıl yedi ay tıp okudum. Ülkeme dönünce sevgili hocam Mr. Bass'in önerisiyle Svalov adlı bir gemiye doktor olarak atandım. Üç buçuk yıl bu gemide kaldım. Doğu Akdeniz'e, daha başka yerlere birkaç yolculuk yaptık. Dönünce artık Londra'ya yerleşmeye karar verdim. Öğretmenim bana destek çıkmış ve beni birçok hastaya önermişti. Artık bekarlığa veda etmemi önerenler oldu ve sonunda evlendim. Sevgili hocam Mr. Bass iki yıl sonra öldü. Benim de işlerim bozulmaya başladı. Bunun nedeni ise birçok meslektaşımın kötü davranışlarını taklide vicdanım razı olmayışıydı. Karıma, tanıdıklarımın bazılarına danıştım ve bir deniz yolculuğuna çıkmaya karar verdim. Sonra iki gemide doktorluk yaptım. Doğu Hindistan'a ve Batı Hindistan adalarına altı aydan kısa bir sürede ulaştık. Epey para kazandım. Yolculukta yanımda kitap bulundururdum ve bu arada eski ve yeni yazarların en iyilerini okudum. Karaya çıktığımda çeşitli ulusların yaşayış ve özelliklerini incelerdim. Ve çok güçlü olduğundan dillerini kolaylıkla öğrenirdim. Ama yolculuğumun sonuncusu pek verimli olmadı. Denizden soğudum. Çoluk çocuğumla artık yurdumda kalacaktım. Denizciler arasında alıcı bulacağımı umuyordum ama umduğumu bulamadım. Belki işim yoluna girer diye üç yıl boşu boşuna bekledikten sonra güney denizlerine çıkmaya hazırlanan Antelope adında bir geminin kaptanı Kârlı bir öneride bulundu, ben de kabul ettim. 4 Mayıs 1699'da Bristol Limanı'ndan yola çıktık. Yolculuğumuz başlarda çok iyi geçti. Bu denizlerde başımdan geçenleri inceden inceye anlatarak okuyucuları sıkmak bazı nedenlerle doğru olmaz. Yalnız şu kadarını bildireyim ki, Doğu Hindistan'a geçerken şiddetli bir fırtına bizi Kuzey kuzeydoğusundan, biz Avustralya'nın güneydoğusundaki ada tasmama yani Van Diyaman topraklarının kuzey batısına sürdü. Araştırmalar sonucunda 30 derece 2 dakika güney enleminde bulunduğumuzu anladık. Tayfalarımızdan 10 kişi yorgunluktan ve kötü yiyeceklerden ölmüştü. Öbürleri ise bitik bir haldeydiler. 5 Kasım'daki Kasım ayı buralarda yazın başına rastlar, Hava sisliydi. Gemiciler birdenbire gemiden 100 metre kadar ötede bir kayanın önümüze çıktığını gördü. Rüzgar çok şiddetle esiyordu. Gemiyi kayanın üzerine attı. Gemide parçalanıverdi. Ben ve beş sayfa denize bir filik kayndirmiş, bir atılışla gemiden ve kayadan uzaklaşabilmiştik. Hesabıma göre üç farsah kadar kürek çektik. Artık gücümüz kalmamıştı. Zaten gemideyken yorgunluktan bitkin bir hale gelmiştik. Filikamızı dalgaların akışına bıraktık ve yarım saat sonra kuzeyden çıkıveren bir sağanakla devrildik. Filikadaki arkadaşlara, kayaya atlayanlara ya da gemide kalanlara ne oldu hiç bilmiyorum. Herhalde hepsi de yok olmuştur. Ben de halime, ben de talihime sığınarak yürüdüm. Rüzgarla kabaran dalgalar beni ileri doğru sürüklüyordu. Durmadan bacaklarımı aşağı doğru indiriyordum ama ayaklarım dibe değiniyordu. Sonra artık gücüm tükenip kolumu bile oynatamayacağım bir anda suyun boyum derinliğinde olduğunu anladım. Fırtına da epey dinmişti. Deniz dibinin eğimi o kadar azdı ki ancak iki kilometre kadar yürüdükten sonra karaya çıkabildim. Sanıyorum ki saat akşam sekiz sularındaydı. İçeriye bir kilometre yürüdüm. Ne bir ev ne bir insan izi görebildim. Belki de bitkin bir halde olduğum için bir şey göremedim. Çok yorgundum. Ayrıca havanın sıcaklığı ve gemiden ayrılmadan önce içtiğim bir bardak konyak etkisini göstermiş, uykum gelmişti. Yumuşak, kısa çimenlerin üzerine uzandım. Hayatımda bu kadar deliksiz bir uyku uyuduğumu anımsamıyorum. Gün doğarken uyandım. Dokuz saatten fazla uyumuşum herhalde. Kalkmak istedim ama kımıldayamadım yerimden. Sırt üstü yatmıştım. Kollarımın, bacaklarımın her iki yandan da yere sıkıca bağlanmış olduklarını anladım çok geçmeden. Uzun ve gür saçlarım da aynı biçimde bağlanmıştı. Bedenim de koltuk altlarımdan uyluklarıma kadar ince bağlarla sarılmış olduğunu fark ettim. Sadece gökyüzüne bakabiliyordum. Güneş de kızmaya başlamıştı. Gözlerim rahatsız oluyordu. Sonra çevremde bir uğultu duydum. Ama gökten başka hiçbir şey göremiyordum. Kısa bir süre sonra sol bacağımın üstünde canlı bir şeyin yürüdüğünü hissettim. Göğsümün üzerinde yavaşça ilerledi, çeneme kadar sokuldu. Gözlerimi yapabildiğim ölçüde aşağı indirince bunun sırtında bir okluk, elinde de bir yayla ok taşıyan, boyu on beş santimi geçmeyen bir insan olduğunu gördüm. Bu arada aynı cinsten en az 40 kadarının da birincinin ardı sıra geldiğini sezinledim. Çok şaşırmıştım. Havazım çıktığı kadar haykırdım ve hepsi korkudan kaçıverdi. Kimileri ise sonradan öğrendiğime göre üzerimden yere atlarken düşmüşler, yaralanmışlardı. Ama az sonra tekrar geldiler ve içlerinden yüzüme adam akıllı görebilecek kadar yakında sokulmak yüreklerini gösteren biri el ve gözlerini şaşkın bir şekilde yukarı kaldırıp tiz fakat açık bir sesle diye bağırdı. Öbürleri de birkaç kez yineledi bu sözü. Elbette ne demek istediklerini bilmiyordum. Bütün bunlar olup biterken okuyucularımın da anlayacakları gibi endişeliydim. Sonunda bu durumdan kurtulmaya çaba sarf ederek sol kolumu yere bağlayan ipleri koparmayı ve kazıkları sökmeyi başardım. Kolumu yüzüme doğru kaldırarak beni yere nasıl bağladıklarını anladım. Canımı acıtan bir hareketle saçlarımı son Sol yandan yere bağlayan ipleri biraz gevşettim. Başımı beş santim kadar yana çevirebildim. O insancıklar yine kaçıştı. Hiçbirini yakalayamadım. Bu hareketin üzerine keskin bir çığlık duydum. Bu çığlık kesilince içlerinden birinin Tolga Ponaç diye bağırdığını duydum. Aradan fazla bir zaman geçmemişti ki her biri birer iğne gibi batan yüzden fazla okun sol, sol elime saplandığını hissettim. Sonra tıpkı bizim Avrupa'da bomba attığımız gibi bir yığın oku da havaya attılar. Bir çoğu herhalde üzerime düştü ama duymadım. Birkaçı da hemen sol elimle koruduğum yüzüme indi. Bu ok yağmuru dinince acıyla homurdanmaya başlayarak ipleri sökmeye bir kez daha gayret ettim. İlkinden daha yoğun bir ok yaylımı altında kaldım sonra. Bazıları mızraklarını yanlarıma sokmaya çabalıyorlardı. Neyse ki manda derisinden bir yere giymiştim de delemiyorlardı. Böylece en iyisi kımıldamadan yatmak ve geceyi beklemek olacağını düşündüm. Sol elim serbestti, kendimi kurtarabilirdim. Buranın insanlarına gelince, hepsi o, hepsi o gördüğüm küçücük insanlar gibiydilerse bana karşı çıkarabilecekleri en kuvvetli orduların üstesinden gelebileceğimi sanıyordum. Ama kaderim bambaşkaymış. Halk, sakin bir şekilde yattığımı görünce artık ok atmayı bırakmıştı. Kulağıma gelen gürültüden sayılarının gittikçe arttığını anladım. Yaklaşık dört metre kadar uzağımda, tam kulağımın hizasında bir saattir bir takırtı duyuyordum. Sanki bir şeyler çakılıyor, kuruluyordu. İp ve kazıkların bıraktığı kadar başımı oyana çevirdim. Yerden dört santim kadar yüksek ve üzerine bu adamlardan dördünü alabilecek bir iskele kurulmuş, bu iskeleye çıkmak için de iki üç merdiven yapılmıştı. İskelenin üstündekilerden önemli çekimi görünen bir kişi uzun bir söylev çekti. Bir sözcüğünü bile anlamadım. Önceden söylemeliydim ama unuttum. Bu önemlice kişi söze başlamadan Langro de Hulsan" diye üç kez bağırmıştı. Bu sözcüklerle bundan öncekileri sonra bana açıkladılar. Bunun üzerine elli kişi yanıma geldi. Başımın sol yanını yere bağlayan ipleri kestiler ve yüzümü sağa çevirerek konuşacak olan adamı ve işaretlerini görebildim. Orta yaşlıydı ve yanındakilerden daha uzun boylu görünüyordu. Yanındakilerden biri elbisesinin kuyruğunu tutuyordu. Orta parmağımdan biraz uzundu. Öbür ikisi de yardım için yanlarında duruyordu. Söz söyleyen kişi tam bir hatip gibi davranıyordu. Sözlerinde göz verici cümlelerle bera beraber vaat, acıma ve iyilik belirten parçalar seziyordum. Kendilerine teslim olduğumu anlatır bir hareketle, sol elimle gözlerimi tanığım olarak gösterdiğim güneşe doğru kaldırdım. Birkaç sözcükle cevap verdim. Gemiden ayrılmadan birkaç saat önce yediğim yemekten beri ağzıma bir lokma koymamıştım. Açlıktan ölüyordum. İçim o kadar eziliyordu ki artık dayanamayacağımı göstermek için belki terbiye kurallarına aykırı olarak parmağımı birkaç kez ağzıma götürmekten kendimi alamadım. Böylece yiyecek istediğimi anlatmak istiyordum. Hurgo sonradan öğrendiğime göre burada büyük adamlara bu at veriliyormuş. Ne istediğimi anladı. Hemen iskeleden indi. Yanlarıma merdivenler Yanlarıma merdivenler yatılmasını emretti. Yüzden fazla adam bu merdivenlerden çıkarak ellerinde yiyecek dolu sepetlerle ağzıma doğru yürüdüler. Meğer ülkenin kralı geldiğimi haber alır almaz yiyecek sağlanmasını ve buraya gönderilmesini emretmiş. Bu sepetler içinde çeşitli hayvanların etleri olduğunu gördüm. Tatlarından hangi hayvanların etleri olduğunu çıkaramıyordum. Biçimleri koyun buduna... Küreğine, flatusuna benzeyen çok iyi pişirilmiş fakat her biri bir çayır kuşu kanadından daha ufak parçalar vardı. İki üç tanesini bir lokmada yuttum. Her biri aşağı yukarı bir tüfek mermisi büyüklüğünde olan üç ekmek somunu da birden ağzıma atıverdim. Bütün bu yiyecekleri bana hiçbir gayret esirgemeden gövdem ve iştahım karşısında hayreten, hayrete düşerek veriyorlardı. İkinci bir işaretle içecek istediğimi anlattım. Yemek işimden az içkinin yetmeyeceğini kestirdiler. Yetenekli insanlardı. En büyük fıçılarını büyük bir ustalıkla yerden kaldırıp elime doğru yuvarladılar. Ağzını da açtılar. Zaten bir bardak kadar bir şeyin Al... zaten bir bardak kadar bir şey alan fıçıyı bir yudumda bitirdim. İçkinin lezzeti Fransız şarabını andırıyordu fakat daha hoştu. Bir fıçı daha getirdiler. Onu da aynı şekilde içtim. Daha da istediğimi işaretle anlattım fakat artık verecek içkileri kalmamıştı. Ben bütün bu harikaları gösterdikten sonra sevinçlerinden bağırışmaya, göğsümün üstünde oynayıp zıplaşmaya başladılar. Önce yaptıkları gibi hekinah degül sözcüklerini tekrarladılar. Boş fıçıları aşağı atmamı işaret ettiler. Önce o rahmivola diye bağırarak fıçıların altına kalmamaları için aşağıdakileri uyarmışlardı. Fıçıları havada görünce herkes gene hekinahtegul diye bağırıştı. Bedenimin üzerinde aşağı yukarı dolaşan bu adamlardan yakalayabildiğim kırk ellisini tutup yere çarpmak istediğini sık sık duyduğumu söylemeliyim. Ama okların acısı, daha da kötü şeyler yapabilecekleri düşüncesi, şerefim üzerine verdiğim söz, teslim olduğumu anlatmak isteyen hareketimi söz sayıyordum, beni bu düşüncemden vazgeçirdi. Hem sonra hiçbir masraftan çekinmeyerek beni olağanüstü bir biçimde ağırlayan bu halka karşı konukseverlik kurallarında borçlu durumdaydım. Fakat ellerimden biri serbestken benim gibi onlara göre dev gibi bir yaratık karşısında hiç korku duymadan bedenimin üstüne çıkıp dolaşmayı göze alan bu insancıkların pek gözlülüğüne şaşmamak elimden gelmiyordu. Biraz sonra artık yiyecek istemediğimi görünce imparator hazretlerinden gelen yüksek bir kişi karşıma dikili verdi. Sağ bacağıma tırmandı. Yanındaki 12 on kişi, on kişiyle yüzüme doğru ilerledi. Kralın mührünü taşıyan güven mektubunu çıkardı, adeta gözlerime yapıştırdı. Hiçbir öfke göstermeden fakat kararlı bir biçimde 10 dakika kadar konuştu. Konuşurken eliyle bir yeri işaret ediyordu. Sonradan öğrendiğime göre bu yer yarım kilometre kadar ötede bulunan başkentmiş. Kral hazretleriyle meclis oraya götürülmemi karara bağlamışlar. Gelişi güzel birkaç sözcükle, sözcükle cevap verdim. Sonra serbest olan elimi öteki elimin başımın ve vücudumun üzerine koyarak serbest bırakılmak istediğimi işaret ettim. Bir zararım dokunmasın diye elimi başlarının üstünden geçirmeyi unutmamıştım. Kralın elçisi ne demek istediğimi anlar gibiydi. Ama başını bu isteğimin yerine getirilemeyeceğini anlatır biçimde salladı. Eliyle de işaret ederek başkente bağlı olarak götürülmem gerektiğini anlatmak istedi. Bana çok iyi davranacaklarını, yetecek kadar yiyecek, içecek vereceklerini de işaret etti. Bağlarımı koparmak için bir gayret etmeyi düşündüm ama yara bere içinde olan yüz ve ellerime saplanan oklarının birçoğu hala eslerimin içindeydi. Acısını tekrar duydum. Düşmanlarımın sayısının arttığını görünce bana istedikleri gibi davranabileceklerini anlatmak için birkaç işaret yaptım. Bunu gören ve yanındakiler sevinçle ve büyük bir incelikle yanımdan ayrıldılar. Biraz sonra bir barışma oldu. Herkes ''Peplom selam! Peplom selam!'' diye bağırıp duruyordu. Birçok kişinin sol yanıma yaklaştığını ve iplerimi gevşettiğini hissettim. Öyle ki sağ yanıma dönerek... Su döküp rahatlamak olanağı buldum ve bol bol su döktüm. Halk hayran kaldı. Ne yapacağımı hareketimden sezdiklerinden sağ yanımdakiler hemen sola açılmışlar, benden büyük gürültü ve şiddetle akan kaçabilmişlerdi. Bundan biraz önce ellerimi ve yüzümü hoş kokulu bir merhemle olmuşlardı. Bu merhem birkaç dakika içinde okların verdiği sızıyı gidermişti. Bütün bunlar ve karnımı iyice doyuran yiyecek ve içecekler uykumu getirmişti. Sonradan anladığıma göre 8 saat uyumuşum. Şaşmadım. Hekimler imparatorun emriyle şarap fıçılarına uyku ilacı katmışlardı. Öyle görünüyordu ki karaya ayak bastıktan sonra beni yere uzanmış uyumaktayken görenler hemen bir posta göndererek imparatora haber vermişlerdi. İmparator meclisini toplamış ve anlattığım biçimde bağlanmamı, bana bol yiyecek içecek verilmesini ve başkente götürülmem için bir araba hazırlanmasını karara bağlamıştı. Bu karar atak ve tehlikeli görülebilir ve şu var ki Avrupa'da hiçbir hükümdar aynı koşullar altında böyle davranmaz. Kanımca bu hem çok ölçülü hem de pek cömertçe bir karardı. Çünkü bu adamlar ben uyurken mızrak ve oklarıyla beni öldürmeye kalksalardı, ilk acıyı duyar duymaz uyanacak, öfkem ve kuvvetim öyle bir hale gelecekti ki beni bağlayan ipleri koparabilecektim. Onlar da bana karşı koyacak güçte olmadıkları gibi acıma duygularıma da sığınamayacaklardı. Bura halkı matematikte epey yol kat etmiş. Bilimin ünlü bir koruyucusu olan imparatorun onay ve özendirisiyle me mekanik sanatlarında yüksek bir düzeye ulaşmış. İmparator ağır yük ve ağaçların taşınması için tekerlekli aletler yaptırmış. Bunlardan bazıları 3 metre kadar uzunlukta olan en büyük gemilerini kereste bulunacağı için ormanlarda yaptırır, sonra denize götürmek üzere 3-400 metre bu aletler üzerinde taşıtırmış. 500 doğramacı ve mühendis hemen en büyük arabalarını hazırlamaya koyulmuştu. Bu 8 santim yükseklikte 2 metre boyunda 120 metre genişlikte 22 tekerlekli ağaçtan bir kerevetti. Ben karaya ayak bastıktan dört saat sonra yola çıkan bu araba gözüktüğü zaman tüm halk bağırışmış. ''Henunu'' de. Bir ara işittiğim sesler meğer buymuş. Arabayı bana yanlamasına yaklaştırmışlar. Asıl sorun beni kaldırıp arabaya yerleştirmekti. Bunun için otuzar santim boyunda 80 tane direk dikilmiş, sicim kalınlığında çok sağlam iplerin ucundaki çengelleri boynuma, ellerime, vücuduma dolamış oldukları Bağlara takmışlar. En kuvvetlilerinden 900 kişi direklere makaralarla bağlı bu ipleri asılarak 3 saatten az bir zamanda beni kaldırıp arabaya yerleştirmiş ve sonra sıkıca bağlamışlar. Ben bu ayrıntıları sonradan öğrendim. Çünkü bütün bunlar olup biterken içkime kattıkları uyku ilacının etkisiyle derin bir uykudaydım. İmparator hazretlerinin her biri 12 santim yükseklikte, en iri atlarından 1500'ü beni daha önce de söylediğim gibi yarım kilometre kadar ötede bulunan başkente götürmek üzere arabaya koşulmuştu. Yola çıktıktan 4 saat sonra gülünç bir olay beni uyandırdı. Araba bozulmuş, onarım için durdurulmuştu. Yerlilerden iki üç genç beni uyurken görmek merakına kapılmışlar, arabaya çıkmışlar, yavaş yavaş yüzüme sokulmuşlar, içlerinden koruyucu olayında subay olan biri, kısa kargısının sivri ucunu burnumun sol deliğine iyice sokmuş, burnumda tıpkı saman çöpüyle karıştırılmış gibi gıcıklanınca şiddetle aksırmıştım. Üzerime çıkanlar, üzerime çıkanlar kimseye görünmeden sıvışmışlar. Ben böyle birdenbire uyanışımın nedenini ancak üç hafta sonra öğrenebildim. O gün akşama kadar epey yol aldık. Gece her bir yanımda beş yüz koruyucu olduğu halde dinleniyorduk. Koruyucuların yarısının ellerinde meşaleler, ötekilerinde de yay ve oklar vardı. Kımıldayacak olsam üzerime yağdıracaklardı. Ertesi sabah gün doğarken yola devam ettik. Öğleye doğru da kent kapısının iki yüz metre kadar birisine geldik. İmparator Meclisi ile birlikte bizi karşılamaya gelmişti. Ama yanındakiler İmparator Hazretleri'nin üzerine çıkarak kendisini tehlikeye koymasına razı olmadılar. Arabamın durduğu yerde bu ülkenin en büyük yapısı sayılan eski bir tapınak vardı. Birkaç yıl önce bir cinayetle kirlenmiş ve halkın bağnazlığı yüzünden artık kutsal bir yer sayılmamış. İçindeki süs ve eşyalar kaldırılmış, sıradan işler için kullanılmaya başlamıştı. Bu binada kalacaktım. Kuzeye bakan ana kapısı aşağı yukarı bir yirmi met metre yükseklikte hemen hemen altmış santim genişlikteydi. Bu kapıdan sürünerek kolaylıkla girebilirdim. Kapının iki yanında yerden on beş santim yükseklikte bile olmayan iki küçük pencere vardı. Sol yanındaki pencereye kralın çilingirleri, Avrupalı bir bayanın saat gözlüğüne benzeyen ve hemen hemen o kalın... Kalınlıkta olan 91 tane zincir bağladılar. Zincirlerin öbür uçlarını da 36 asma kilitle sol bacağıma taktılar. Tapınağın tam karşısında, caddenin öbür yanında, 6 metre kadar uzakta, en aşı 1,5 metre yükseklikte bir kule vardı. İmparator beni izlemek için ileri gelen kişilerle birlikte bu kuleye çıkmış. Ben onları görmemiştim. Sanırım yüz bin küsür kişi beni görmek için kentten çıkmıştı. Yanımda koruyucular bulunmasına rağmen merdiven dayayıp üzerime gruplar halinde çıkanların sayısının on binden aşağı olmadığını sanıyorum. Sonra bu yasaklandı ve bunu yapanlar ölüm cezasına çarptırılacaktı. İşçiler artık beni zincirleri kopar koparıp kaçmama olanak olmadığını anlayınca beni bağlayan ipleri kestiler. Hayatımda bir benzerini duymadığım bir üzüntüyle ayağa kalktım. Ayağa kalktığımı ve yürüdüğümü gören halk öyle bir şaşkınlık içindeydi ki bunu anlatmak çok güç. Sol bacağımı köstekleyen zincirlerin uzunluğu 2 metre vardı ve yarım daire içinde serbestçe gezebiliyor. Kapının 10 santim kadar ötesine bağlı olduklarından kapıdan sürünerek girebiliyor. Tapınakta boylu boyunca uzanabiliyordum. Ayrım 2. Sayfa 14. Ayağa kalktım ve çevreme baktım. Ömrüm boyunca hiç bu kadar güzel bir manzara görmemiştim. Hiç kesintiye uğramadan uzanan kırlar bir bahçeydi adeta. Üç dört metrekare çitle çevrili tarlalarda çiçekliklere benziyordu. Bu tarlaların arasına on beş yirmi metrekarelik korular karışıyordu. En yüksek ağaçlar sanıyorum iki metre boyundaydı. Sol yanıma düşen şehre baktım. Tıpkı tiyatro dekorlarına çizilen şehir resimlerine benziyordu. Bu arada imparator kuleden inmiş, at üstünde bana doğru geliyordu. Ama bu hareketinden ötürü az kalsın yere düşüverecekti. At çok iyi eğitilmişti. Ama bana benzer bir şey görmeye alışmamıştı zavallı at. Yürüyen bir dağ gibi göründüm gözüne. Şaha kalktı. Fakat çok usta bir birinci olan imparator, yanındakiler yetişip dizginlere tutuncaya kadar atın sırtında sımsıkı tutundu. Ve sonra indi. Beni büyük bir hayranlıkla gözden geçirdi ama zincirim uzunluğunca benden uzak durdu. Aşçı ve kilercilerine bana yiyecek içecek vermelerini emretti. Onlar da hazırlıklıydı zaten. Te tekerlekler üzerine oturtulmuş büyük kapları erişebileceğim bir yere kadar ittiler. Bunları aldım ve hepsini hemen boşaltıverdim. Yirmisi et, onu da içecek doluydu. Etle dolu olanlardan her biri iki üç lokmadan çok değildi. Sonra on küçük tesisdeki içeceği de bir kaba boşalttım, bir yudumda içi verdim. İmparatorun eşleri, kral soyundan genç prens ve prensesler, yanlarında birçok kibar bayanlar olduğu halde taht revanlarında oturuyorlardı. İmparatorun atının geçirdiği kazadan sonra indiler, yanına geldiler. Şimdi size imparatorun nasıl bir kişi olduğunu anlatacağım. Saray ile gelen Sara ileri gelenlerinden hemen hemen bir tırnak genişliği daha uzundu. Bu da ona bakanlara korku saçmaya yetiyordu. Yüzünün hatları keskin ve erkekçe, dudakları kayım, burnu kartal gagası biçimindeydi. Teni yeşil zeytin renginde, duruşu dik, vücudu, kolları, bacakları birbirine uyumlu, davranışları görkemli, hareketleri zarifti. O zamanlar gençliğinin ilk çağına geçmişti. Yirmi yedi üç çeyrek yaşındaydı. Yedi yıl mutluluk içinde, savaşlarda genellikle zaferler kazanarak saltanat sürmüştü. Kendisini rahat rahat görmek için yan yatmıştım. Yüzüm yüzünün tam karşısındaydı. Aramızda da üç metre kadar bir şey vardı. O günden beri imparatoru birçok kez avcumun içine aldığımdan anlattıklarımda yanılmış olamam. giysisi düz ve sadeydi. Yarı Avrupa, yarı Asya modasına göre dikilmişti. Başında mücevher kakmalı, tepesi sorguçlu, altından hafif bir miğfer vardı. Elimde de zincirlerimi koparıp serbest kalırsam kendisini korumak için bir yalın kılıç tutuyordu. Beş santim uzunluğunda kabzesi ve kını altındandı ve mücevherlerle süslüydü. Sesi keskin ve ince olmakla beraber çok açıktı. Ayaktayken onu açıkça işitebiliyordum. Bayanlar ve saray ileri gelenleri de çok iyi giyinmişlerdi. Bulundukları yer sanki altın ve gümüş sırmalı şekillerle işlenmiş, yere serili bir eteklik gibi duruyordu. İmparator Hazretleri benimle birçok kez konuştu. Ben de cevap verdim, ama bir türlü anlaşamadık. Giysilerinden çıkardığıma göre yanında din adamları ve hukukçular vardı. İmparator benimle konuşmalarını emretti. Ben de onlarla her dilde filmlençe, latince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca konuşmak istedim. Anlaşamadık. Sonra Sara ile, sonra Sara ileri gelenleri çekildi. Beni cesaret edebildikleri kadar yakından görmek üzere etrafıma toplanmak isteyen halkın herhangi bir küstahlığını ya da kötülüğünü önlemek için yanımda kuvvetli bir koruma birliği bırakmışlardı. Bazı kişiler evimin kapısında otururken bana o ok katmak edepsizliğinde bile bulundular. Hatta bu oku, hatta bu oklardan biri az kalsın gözümü kör ediyordu. Bunun üzerine birliğin albayı elebaşılardan altısını yakalattı ve bunları bağlı olarak elime teslimden daha uygun bir ceza olamayacağını düşündü. Askerler mızraklarının kör uçlarıyla onları bana doğru ittiler. Kavuşabildiğim bir yere geldiklerinde hepsini sağ elimle yakaladım ve beşinin ceketimin cebine soktum. Altıncıya gelince bunu diri diri yiyecekmişim gibi yaptım. Adamcağız ciyak ciyak bağırmaya başladı. Albay ve subaylar hele cebimden çakımı çıkardığımı görünce büyük bir korkuya kapıldılar. Fakat korkularını çabucak giderdim. Tatlı tatlı bakarak adamcağızın bağlı olduğu ipleri hemen kestim. Sonra onu yavaşça yere bıraktım. Kaçıp gitti. Ötekileri de birer birer cebimden çıkardım. Aynı şekilde serbest bıraktım. Merhametini gösteren bu davranışım askerleri de, askerleri de halkı da çok sevindirmişti. Bu olay sonra sarayda duyulmuş, iyi bir etki yapmıştı. Karanlık çökünce güçlükle evime girdim, yere uzandım ve on beş gün kadar böyle yattım. İmparator bana bir döşek yapılmasını emretmişti. Arabalarla burada herkesin kullandığı boyda altı yüz döşek getirdiler. Ve evimde bana bir yatak yaptılar. Yatağımın boyu ve elini hesaplayarak dörder şilteyi birbiri üzerine koymuşlar ve 150 yatak 150 ufak yatağı birbirine eklemişlerdi. Fakat bu benicili taştan olan yerin sertliğinden koruyamadı. Yine aynı şekilde hareket ederek benim gibi uzun zamandır zahmete alışmış bir kimse için hiç de kötü olmayan çarşaf, battaniye ve örtü getirdiler. Bütün ülkeye yayılmıştı haber, beni görmeye gelen zengin, aylak ve meraklı kişilerin akınına uğradım. Öyle ki köyler hemen hemen boşalmıştı, toprak ve ev işleri büyük ölçüde aksayacaktı. İmparator bu sakıncayı önlemek için bildiriler ve emirler yayınlamıştı. Beni görenler hemen evlerine dönecek ve saraydan izin almadan evimin kırk metre yakınına sokulamayacaklardı. Bu izinler nedeniyle devlet sekreterleri epey para kazandı. Bu arada imparator birçok me kez meclisini toplamış, beni ne yapacakları hakkında görüşmüşlerdi. Sonra devlet sırlarını bilir sayılan değerli ve yakın bir dostumun söylediğine göre saray durumum hakkında büyük zorluklar içindeymiş. Zincirlerimi kırıp serbest kalmamdan, ayrıca beni beslemenin çok pahalıya mal olduğunu, bunun bir kıtlığa yol açabileceğinden korkuyorlarmış. Öyle ki beni aç bırakarak ya da hiç olmazsa yüzüme ellerime zehirli oklar atarak öldürmeye karar vermişler ama daha sonra bu kadar büyük bir cesedin çıkaracağı kokuyla başkentte veba çıkabileceğini, bütün ülkeye yayılabileceğini düşünmüşler. Görüşmeler böylece sürüp giderken oradan birkaç subay meclis odası kapısına gelmiş. Bunlardan ikisi içeri alınmış. Yukarıda sözünü ettiğim o altı suçluya nasıl davrandığımı anlatmışlar. Bu davranışım... İmparator Hazretleri'ni ve bütün meclisi etkilemiş ve hemen bir, bir bildiri yayınlamış. Bildiriye göre başkentten 800 metrelik bir çevre içinde bulunan bütün köyler, her sabah 6 öküz, 40 koyun, beni besleyecek daha başka yiyeceklerle bunlara uyacak ölçüde ekmek, şarap ve içecek göndermeye mecbur tutuluyordu. Bu yiyecek ve içeceklerin karşılığı ödenmek için İmparator Hazretleri hazinesine ödenek koydurmuştu. İmparator genellikle kendi arazisi ve mallarının geliriyle geçiniyor, uyruklarından ancak olağanüstü hallerde ver vergi alıyor, kendisiyle beraber savaşa gitmek zorunda olanlar kendi masraflarını kendileri görüyordu. Hizmetime 600 kişi ayrılmıştı. Bunlara yiyecekleri karşılığı bir ücret veriliyordu. Sokak kapısının her yerinde çadırlar kurulmuştu. 300 terzi bana ülke modasına göre giysiler dikecek, imparator hazretlerinin en ünlü bilginleri bana dillerini öğretecek, imparatorun ve soyluların atları, koruyucu birlikleri, hayvanların bana alışmaları için önümde sık sık talim edeceklerdi. Bütün bu emirler yerine getirildi. 3 hafta içinde ülkenin dilinde epey ilerledim. İmparator beni ziyaretleriyle sık sık onurlandırıyor, hatta dil öğretmenlerime yardım ederek bana ders vermek lütfunda da bulunuyordu. Kendisiyle şöyle böyle konuşmaya başlamıştım bile. Lütf edip beni serbest bırakmasını rica ettiğimi anlatmak için gereken sözcükleri öncelikle öğrenmiştim. Bunları her gün dize gelerek tekrarlıyordum. Yanıtı korktuğum gibi çıktı. Bu zamanla olacak bir şeydi. Meclise danışmadan böyle bir şey düşünemezdi bile. Önce Lumos Kermin Pesso, Desmarron Empesso yani kendisine ve ülkesine zarar vermeyeceğime yemin etmem gerekiyordu. Bana çok iyi davranılacaktı. Dayanmak, uygun hareketlerimle kendisinin ve uyruklarımın güvenini kazanmak çok yararlı olacaktı. İmparator Hazretleri sürekli bazı özel memurlara üstümü başımı aramalarını buyurduğunda, bunu kötü karşılamama maruz ettiğini söyledi. Kötü karşılamamı arzu ettiğini söyledi. Çünkü üzerimde silah bulunabilirdi. Bu silahlar benim gibi korkunç derecede kocaman bir kimsenin iriliğine uyuyorsa herhalde çok tehlikeli şeylerdi. İmparator hazretlerine arzusunu yerine getireceğimi, giysilerimi çıkarmaya, ceplerimi huzurunda boşaltmaya hazır olduğumu söyledim. Bunların bir kısmını sözcüklerle, bir kısmını da işaretlerle anlatmıştım. Yanıtı şu oldu. Ülkenin yasalarına göre üstümü görevlilerin ülkenin yasalarına göre üstümü görevlilerinden ikisinin araştırması gerekiyordu. Buna razı olmazsam ve yardım etmezsem böyle bir işin yapılamayacağını biliyordu. Ama iyi yüreklilik ve dürüstlüğüm hakkında öyle iyi duygular besliyordu ki iki görevli el, elime emanetten çekinmeyecekti. Benden alınan her şey ülkeden ayrılırken geri verilecek ya da biçeceğim değer üzerinden karşılıkları ödenecekti. İki görevliyi ellerime aldım. Önce ceketimin cebine sonra sırasıyla öteki ceplerime soktum. Kendimden başka kimseye yararı olmayacağını sandığım ufak tefek birkaç şey bulunan bir gizli ceple iki küçük pantolon cebimi aratmak niyetinde değildim. Bu küçük ceplerin birinde gümüş zatim, ötekinde içinde birkaç altın olan kesem vardı. Görevliler kağıt, hokka kalem getirmişlerdi. Gördükleri her şeyin tam bir listesini çıkardılar. İşlerini bitirince listeyi imparatora sunmak üzere kendilerini yavaşça yere bırakmamı rica ettiler. Bu listeyi ben sonra İngilizce'ye çevirdim. Tam çeviri şöyledir. İnceden inceye araştırıldı. Dağ adamın ceketinin cebinde kaba bir kumaş parçasından başka bir şey bulamadık. Bu kez bu bez parçası İmparator Hazretleri'nin en büyük kabul salonunu kaplayabilecek büyüklükteydi. Sol cebinde kendi ve kapı gümüşten kocaman bir sandık bulduk. Araştırmayla görevli bizler bunu kaldıramadık. Dağ adamdan kapı açmasını rica ettik ve birbirimiz... Sandığın içine girince dizlerine kadar bir toz içine battı, bazı toz parçaları yüzümüze sıçradı, ikimizi de uzun uzun aksırttı. Yeleğinin sağ cebinde birbiri üzerine katlanmış üç şey bulduk. İnsan büyüklüğünde ince beyaz şeylerden yapılmış koca bir paket gördük. Sağlam bir halatla bağlanmış, siyah şekillerle işaretlenmişti. Bu şekillerin harfleri ellerimizin içinin hemen yarısı kadar büyük bir takım Yazılar olduğunu sanıyoruz. Sol cepte afet gibi bir şey vardı. Bir yanından İmparator Hazretlerimizin saraylarının çevresindeki parmaklıklara benzeyen yirmi tane kazık çıkıyordu. Bizi çok güç anladığı için daha adım sorularımıza sıkmak istemedik ama bu aletle saçlarını taradığı anlaşılıyor. Orta örtüsünün sağ yanındaki büyük cepte o yuk demirden bir direk vardı. Bir insan uzun uzunluğundaydı. Ucuna direkten daha büyük bir odun parçası ekliydi. Demir direğin bir yanında garip şekillerde kesilmiş dışa doğru büyük demir parçalar vardı. Ne olduklarını bir türlü kestiremedik. Sol cepte de bunun gibi bir alet bulduk. Sağ yanda daha küçük cepte yassı, yuvarlak, beyaz ve kırmızı, irili ufaklı birçok maden parçalar bulundu. Gümüşe benzeyen beyaz parçalar o kadar iri ve ağırdı ki arkadaşımla beraber güçlükle kaldırabildik. Sol cepte iki siyah direk vardı, düz değillerdi. Cebin dibinde olduğumuzdan bu direklerin tepesine kolayca çıkamazdık. Birinin üstü örtülüydü, tek parça olduğu anlaşılıyordu. Ötekinin üst ucunda iki baş büyüklüğünde yuvarlak beyaz bir şey görünüyordu. Direklerin her ikisinin de içine kocaman çelik parçalar konmuştu. Aldığımız buyruğa uyarak dağ adımı bunları bize göstermeye zorunlu kıldık. Tehlikeli aletler olabileceğinden korkuyorduk. O da bunları koruyucularından çıkardı. Birini ülkesinde sakalını tıraş etmek, ötekini de ekmeğini kesmek için kullandığını söyledi. Ayrıca iki küçük cebi daha vardı ama bunların içine giremedik. Orta örtüsünün üst tarafında açılmış iki büyük yarık şeklindeydiler. Karnanın baskısı bunları iyice germişti. Sağ yandakilerden büyük bir gümüş zincir sarkıyordu. Cebin içindeki ucunda şaşırtıcı bir alet vardı. Çıkarmasını istedik. Yarısı gümüşten, yarısı da saydam olduğunu sonradan anladığımız bir madenden yapılmış bir küreye benziyordu. Saydam olan tarafında daire halinde çizilmiş garip şekiller görmüş, bunlara dokunabileceğimizi sanmıştık. Ama parmaklarımız bu saydam mesneğe dayanıp kalmıştı. Dağ adam aleti kulaklarımıza dayadı, su değirmeni gibi sürekli bir gürültü çıkarıyordu. Bunun ya bilmediğimiz bir hayvan ya da dağ adamın yaptığı bir tanrı olduğunu sandık. Fakat kanımızca tanrı olması olasılığı daha kuvvetlidir. Çünkü dağ adamının bize söylediğine bakılırsa, buna danışmadan hemen hiçbir şey yapmazmış. Buna kendisinin tanrı sözcüğü, sözcüsü dediğini, her işini onun gösterdiğine göre yaptığını söyledi. Sol küçük cebinden bir balıkçıya yetecek büyüklükte bir ağ çıkardı. Bir kese gibi açılıp kapanabiliyordu. O da bunu zaten bir kese gibi kullanıyormuş. İçinde kalın, sarı maden parçalar bulduk. Bunlar gerçek altınsa değerleri çok yüksektir. İmparator hazretlerimizin buyruklarına uyarak daha adamın bütün ceplerini böyle özenle araştırdıktan sonra belinde kocaman bir hayvanın derisinden yapılmış bir kuşak gördük. Sol yanında beş adam boyunca bir kılıç asılıydı. Sağ yanına ise içi iki bölüme ayrılmış bir torba ya da bir kese takılıydı. Bu bölmelerden her biri İmparator Hazretlerimizin uyruklarından üçünü içine alabilirdi. Birinin içinde çok ağır bir madenden yapılmış küreler ve yuvarlaklar vardı. Her biri başlarımız kadar iri ancak güçlü bir adamın kaldırabileceği ağırlıktaydı. Öteki bölümün içinde bir yığın siyah tanecikler vardı ama bunlar ötekiler kadar ne ağır ne de büyüktü. Elliden fazlasını avucumuza alabiliyorduk. Bu da adamın üstünde bulduklarımızın tam bir listesidir. Dağ adam İmparator Hazretlerimizin buyruklarına gereken saygıyı göstererek bize incelikle davrandı. İmparator Hazretlerimizin uğurlu hükümdarlığının 89. ayının 4. günü imzalanmış, mühürlenmiştir. Klefven Frelok, Mars Frelok. Liste okununca İmparator bu eşyayı teslim etmemi incelikle buyurdu. Önce palamı istedi. Kınıyla beraber kuşağımdan çıkardım. O sırada yanında bulunan en seçme askerlerden 3000 bin kişiye etrafımı çevirmelerini, yay ve oklarını her an hazır bulundurmalarını buyurmuştu. Fakat ben bunun farkına varmamıştım. Gözlerimi imparatordan ayırmıyordum. İmparator hazretleri palımı kınından çıkarmamı buyurdular. Deniz suyuyla ıslanıp biraz paslanmış idiyse de büyük bir kısmı hala parıl parıl parlıyordu. Bunu görünce bütün askerler korku ve hayret arası bağırışmaya başladılar. Çünkü güneş çok parlaktı. Ben de palamı sağa sola salladığımdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırıyordu. Çok yüksek ruhlu bir hükümdar olan imparator umduğum kadar yılmadı. Palamı tekrar kınına koymamı, yavaşça zincirlerimden iki metre kadar öteye atmamı emretti. Bundan sonra görmek istediği şey içi oyuk demir dedikleri tabancalarım oldu. Bunları da çıkardım ve arzusu üzerine nasıl kullanılacaklarını elimden geldiği kadar anlatmaya başladım. Bir tanesini yalnız barutla doldurarak imparator hazretlerine ürkmemelerini söyledikten sonra havaya bir el ateş ettim. Hayretleri palamı gördüklerinkinden daha büyük oldu. Yüzlerce kişi ölü gibi yere serildi. İmparator bile ayakta kalabildiyse de bir süre kendine gelemedi. Tabancalarımı da palamı teslim ettiğim gibi onu da verdim. Sonra barut kesemi, mermilerimi yere koydum. Barut ufacık bir kıvılcımla parlayıp tüm sarayı havaya uçurabileceğinden korktuğumdan keseyi ateşten uzak bir yere koymalarını rica ettim. İmparatorun görmeyi çok istediği saatimi de teslim ettim. İmparator en uzun boylularından iki koruyucusuna... Tıpkı bizim ülkede sırık kamallarının bir taşıdıkları gibi saati bir sıra bağlayıp omuzlarında taşımalarını emretti. Çıkardığı sürekli tıkırdıysa buradakilerin gözleri bizimkilerden çok daha keskin olduğundan Yelkova'nın hareketine çok şaştı. Yanındaki bilginlere sordu. Onlar da başka başka ve gerçeğe uymayan sözler söylediler. Okurlar bunların neler olabileceğini kolayca kestirebileceğinden burada tekrar etmeyeceğim. Ayrıca söylediklerini pek anlamadım. Gümüş, bakır paralarımı, içinde dokuz altın ve biraz ufaklık bulunan kesemi, çakımı, usturamı, tarağımı, gümüş enfiye kutumu, mendilimi, anı defterimi de verdim. Palamı, tabancalarımı, barut kesemi, arabaları yükleyerek İmparator Hazretleri'nin depolarına götürdüler. Öteki eşyalarımı geri verdiler. Daha önce de söylediğim gibi... Memurların bulamadıkları için aramadıkları gizli bir cebim vardı. Gözlerim zayıf olduğundan kimi zaman kullandığım gözlüğümü, küçük bir dürbünü, ufak tefek birkaç şey koymuştum. İmparator için bir önemi olmadığından bunları ortaya çıkarmam bir şeref borcu olamazdı. Hem verirsem kaybolacaklarından, kırılıp bozulacaklarından korkuyordum. Ayrım 3 Sayfa 22 İyi davranışlarım, yumuşak başlılığım, imparator, saray, ordu ve özellikle halk üzerinde olumlu etki yaratmıştı. Kısa sürede özgürlüğüme kavuşacağımı umuyordum. Yapabileceğim her çareye başvurarak bu uygun davranışlarda bulunuyordum. İnsanlar artık benden korkmuyordu. Benden bir zarar gelmeyeceğini anlamışlardı. Bazen yere uzanıyor, beş altısının avucumun içinde sıçrayıp oynamalarına izin veriyordum. Kız ve erkek çocuklar saçlarımın arasına giriyor, saklambaç oynuyorlardı. Dillerini öğrenmede oldukça ilerlemiştim. Günlerden bir gün imparator ülkesine özgü bir iki oyunla beni eğlendirmek lütfunda bulundu. Bu oyunlarda Lili Putlular, bildiğim bütün ulusları ustalık ve görkem bakımından gölgede bırakıyorlar. Beni en çok de eğlendiren de 60 santim uzunluğunda, yerden 30 santim yükseklikte ince beyaz bir ipliğin üzerinde sıçrayıp oynayan ip canbazlarıydı. Bunun için okuyucularımın biraz sabırlı olmalarını dileyerek bu oyunun üzerinde biraz durmama izin vermelerini rica edeceğim. Bu oyuna ancak sarayda yüksek memurluklara geçmek için adaylığını koyanlar giriyor. Adaylar küçük yaştan bu sanatta yetiştiriliyor. Soylu ailelerden olmayabilir, iyi bir eğitim görmemiş de olabilirler. Ancak yüksek bir memurun ölmesi ya da gözden düşmesiyle bu sık sık oluyor. Bir memurluk açılınca beş ya da altı aday imparator hazretlerini ve saray ileri gelenlerine ip üzerinde cambazlık ederek eğlendirmek istediklerini imparatora dilekçeyle bildiriyorlar. İp üzerinde yere düşmeden en fazla sıçrayan kişi o memurluğa atanıyor. Pek çok kez imparator hazretleri, başlıca baka bakanlarına da becerilerini göstermelerini, yeteneklerini yitirmediklerini kanıtlamalarını istiyordu. Maliye Bakanı Filimnet, ip üzerinde bütün imparatorluk ileri gelenlerinden 3 cm daha yüksek sı sıçramakla ün salmıştır. Bu adamın bizim sicimler kadar kalın, gergin bir ipe bağlı bir tahta üzerinde arka arkaya birkaç kez takla attığını gözümle gördüm. Özel işler Genel Sekreteri dostum Ralt Resanın yanlılık ya etmiyorsam hemen film naptan sonra geliyordu. Öteki yüksek memurlar aşağı yukarı aynı ayardalar. Ama bu eğlenceler sırasında korkunç kazaların olduğu kayıtlardan anlaşılıyor. İki adayın yere düşerek sakat kaldıklarına tanık oldum. Bakanlar ustalıklarını göstermek emrini aldılar mı tehlike daha büyük oluyor. Çünkü bunlar gerek daha fazla beceri elde ettiklerini göstermek, gerek arkadaşlarını geçmek iddiasıyla kendilerini o kadar zorluyorlar ki aralarında hiç düşmemiş olan hemen hemen yok gibi. Bazılarının iki üç kez düştüğü olmuş. Ben gelmeden bir iki yıl önce Flemnap'ta düşmüş ama bere, bereket versin imparator Hazretlerinin yastıklarından biri yerde bulunuyormuş da Flemnap üzerine düşerek sert yere çarpmaktan kurtulmuş. Yoksa muhakkak kafası kırılırmış. Ayrıca yalnız imparator, imparatoriçe ve başbakanın bulunduğu özel zamanlarda düzenlenen başka eğlenceleri var. İmparator bir masanın üstünde biri mavi, biri kırmızı, biri de yeşil 10 santim uzunluğunda ipekten ince iplikler koyuyor. Bu iplikler imparator hazretlerinin teveccühünü özel bir işaretle belgelemek istediği kimseler için ortaya koyduğu ödüllerdir. Tören büyük kabul salonunda oluyor. Burada adayların ustalığı biraz önce sözünü ettiğim yarışmalardan büsbütün başka bir şekilde deniyor. Bunun yerini yeni dünyada olsun, eski dünyada olsun hiçbir ülkede görmedim. İmparator elinde yere düz olarak bir değnek tutuyor. Yarışmaya girenler birer birer ilerliyor. İmparator değneği uzatınca üstünden atlıyorlar. indirince sürüklene sürüklene altından geçiyorlar. Bu hareketleri birçok Birçok kez iki yandan da yapıyorlar. Bazen değneğin bir ucunu imparator, öteki ucunu başbakan tutuyor. Bazen de değnek yalnız başbakanın elinde oluyor. Hareketlerinde en çevik olan bu atlayış ve sürme, sürünmelere en çok dayanan mavi ipi kazanıyor. Kırmızısı ikinci geleni, yeşili de üçüncüye veriliyor. Bunlar da iplikleri iki kez dolayarak bellerine sarıyorlar. Sarayda yüksek kişiler arasında bu kuşaklarla bezenmemiş pek az kişi görülebiliyor. Ordudaki ve imparator Hazretlerinin ahırlarındaki atlar her gün önümden gele geçe artık benden ürkmüyorlar. Hiç huysuzlanmadan ay ayaklarıma kadar sokuluyorlar. Ben elimi yere koyuyor, biniciler de hayvanların üstünden atlıyorlar. Hele bir kez imparator Hazretlerinin avcılarından biri çok iri bir atla ayağım ve ayakkabım üstünden atlayıverdi. Bir gün İmparatoru hiç alışılmamış bir tarzda eğlendirmek olanı buldum. Altmış santim uzunduğunda, alilada bir baston kalınlığında değnekler getirilmesine emir buyurmasını rica ettim. Hemen ormanca başıyı çağırttı. Bu doğrultuda emir vermesini istedi. Ertesi sabah sekizer altının çektiği altı ile altı oduncu geldi. Değneklerden dokuzunu aldım. Yere iyice çakarak yarım metre karelik bir dörtgen elde ettim. Dört değnek daha aldım. Birbirine karşı olarak ve yerden altmış santim yükseklikte olmak üzere dört köşeye çaktım. Sonra yere dikili dokuz değneğin üzerine mendili serdim ve davul zarı kadar gergin oluncaya kadar gerdim. Mendilden on beş santim kadar yüksekte duran dört kazıkta kenar görevini görüyordu. İşimi bitirince imparatordan en iyi binicilerinden yirmi dördünün bu ovanın üstüne çıkıp talim etmese izin vermelerini rica ettim. İmparator önerimi kabul etti. Ben de bütün donanımlarıyla birlikte atlıları ve bunları talim ettirecek subayları elimle birer birer mendilimin üzerine koydum. Düzene girer girmez ikiye ayrıldılar, savaş manevraları yaptılar, ucu küt oklar attılar, kılıçlarını çektiler, kaçtılar, kovaladılar. Saldırıp geri çekildiler. Sözün kısası, o zamana kadar eşini görmediğin büyük bir asker disiplini gösterdiler. Karşı karşıya koymuş olduğum kazıklar, binicilerle bineklerinin kenardan düşmemelerini sağlıyordu. İmparator son derece memnun olmuştu. Bu eğlencenin birkaç gün tekrar edilmesini buyurdu. Hatta bir kez komuta etmek için kendisini yukarı çıkarmamı istemek lütfunda bulundu. İmparatoriçe'ye de kapalı taht, taht talim yerinden iki metre kadar uzakta tutmama izin vermesi için binbir zorlukla kaldırdı. Böylece İmparatoriçe olup bitenleri yakından iyice görebildi. Bereket versin bu eğlenceler kazasız geçti. Yalnız bir kez bir yüzbaşının azgın atı yeri eşeleyerek mendilimde bir delik açtı ve ayağı deliğe girerek binicisini üstünden attı. Kendisi de düştü. İkisini de hemen kaldırdım. Deliyi bir elimle kapayarak bütün atlıları çıkardığım gibi yere indirdim. Düşen atın omzu incilmiş, biniciye bir şey olmamıştı. Mendilimi elimden geldiğince onardım ama böyle tehlikeli işlerde sağlığımlarına artık pek güvenemeyeceğim. Özgürlüğe kavuşmadan iki üç gün önce saray ileri gelenleri böyle ulağanüstü oyunlarla eğlendirirken bir posta geldi ve imparatora şu haberi getirdi. İmparator Hazretleri'nin uyruklarından birkaçı yakalandığım yerin yakınlarında atla gezerken yerde garip bir biçimi olan çok büyük siyah bir şey görmüşler. Kenarı yuvarlak olan bu nesne imparator Hazretleri'nin yatak odaları kadar genişmiş, ortası da bir insan kadar yüksekmiş. Canlı olmasından korkmuşlar fakat çimenler içinde yerinden kımıldamadan duruyormuş. İçlerinden birkaçı da etrafında birkaç kez dolaştıktan sonra cansız olduğunu anlamışlar. Birbirlerine omuz vererek tepesine çıkmışlar. Burası yassı ve düzmüş. Üstüne basınca içinin boş olduğunu anlamışlar. Bunun dağ adamının bir şey olduğunu kanısındaydın. Bunun dağ adamın bir şey olduğunu kanısındaymışlar ve imparator hazretleri uygun bulurlarsa bunu sadece beş beygirle getirebilirlermiş. Sözünü ettikleri şeyin ne olduğunu hemen anladım ve bu habere son derece sevindim. Kazaya uğradıktan sonra karaya çıkınca öylesine şaşkındım ki, fili kazayken biriple boynuma bağladığım şapkam herhalde yüzerken yerimde kalmış. Yatıp uyuduğum yere gelmeden önce ip ben farkında olmadan kopmuş. Şapkam da yere düşmüş. Ben denizde kaybettim sanıyordum. İmparator şapkamın mümkün olduğu kadar çabuk getirilmesini emretmelerini, nasıl bir şey olduğunu, neye yaradığını anlatarak rica ettim. Ertesi gün arabacılar şapkamı getirdiler ama çok kötü bir haldeydi. Kenarlarından 4 santim kadar içeri iki delik açarak bunlara iki çengel takmışlar, çengelleri de uzun bir halatta koşum takımlarına bağlamışlardı. İşte şapkamı böylece bir kilometre sürükleye sürükleye getirmişlerdi. Bereket versin, bu ülkede topraklar düz ve yumuşaktı da şapkam korktuğum kadar zarar görmemişti. İki gün sonra imparator çok tuhaf bir eğlence düşündü. Kentin içinde ve yakınlarındaki birliklerine hazırlık yapmalarını emretti. Bacaklarımı açabildiğim kadar açarak bir dem gibi durmamı rica etti. Ardından büyük koruyucum ve deneyimli bir komutan olan generaline birliklerine yanaşık düzene sokarak altından geçirmesini emretti. Piyadeler 24'lük, piyadeler 24'lük, atlılar da 16'lık sıralar halinde sancaklar başta, mızraklar ileri sürülmüş, davullar çalarak geçeceklerdi. Birlik 3000 piyade, 1000 atlıdan oluşuyordu. İmparator askerlere "Bacaklarımın altından geçerken bana karşı Edebe aykırı davranmamalarını emretti. Aksi halde suçlular ölüm cezasına çarpılacaktı. Ama bu emir birkaç genç subayın bacaklarımın altından geçerken yukarı doğru bakmalarını önleyememişti. İmparatora pek çok dilekçe yazdım, beni serbest bırakması için. Sonunda sorunu önce kabineye, sonra da meclise açmıştı. Serbest bırakılmama Skyresh Bolgolam'dan başka kimse karşı koymamış. Bu adama bir kötülüğüm dokunmamıştı. Buna rağmen bana düşman kesilmişti. Ama onun itirazı işe yaramamış. Bütün meclis serbest bırakılmamı kabul etmiş. İmparator da onaylamıştı. Galbet büyük amireldi. Efendisi imparatorun güvenini kazanmıştı. Devlet işlerinde derin bilgisi vardı. Ama aksi bir adamdı. Sonunda bu işe razı edilmişti ama... Derbest bırakılmam için konulacak, benim de yerime getireceğime yemin edeceğim şartları kendisi tarafından hazırlanmasını kabul ettirmeyi başarmıştı. Bu koşulları bana Skyreş, bolgalam kendi getirdi. Yanında iki müsteşar ve birçok seçkin kimse vardı. Koşullar okunduktan sonra onları yerine getireceğime yemin etmemi istediler. Bunu önce kendi ülkemin adetlerine, sonra da Lilliput yasalarının buyurduğu şekle göre yaptım. Sağ ayağımı sol elimle tuttum, sağ elimin orta parmağını başımın tepesine, baş parmağımı sağ kulağımın ucuna koydum. Okuyucularım, belki Lili Putla'nın anlatım tarzı ve uslupları hakkında bir fikir edinmek, hangi koşullar altında serbest bırakıldığımı öğrenmek isterler. Bu yüzden sözleşmenin elimden geldiği kadar tam bir çevirisini yaptım. Okuyucularıma sunuyorum. Evrenin neşe ve korku kaynağı, ülkeleri beş bin blüstrük kaplayan, hükümdarlar hükümdarı, insanoğullarının en uzunu, ayakları arzın ortasına basan, başı güneşe bir baş sallayışıyla bütün hükümdarları tir, tir titreten, bahar gibi hoş, yaz gibi rahat, güz gibi bereketli, kış gibi korkunç, deli putun kudretli hükümdarı, son günlerde gökler ayarındaki ülkemize gelen dağ adama aşağıdaki şartları önerir. Dağ adam resmen yemin ederek bunları yerine getirecektir. 1. Dağ adam devlet mührümüzü taşıyan iznimiz olmadan ülkemizden dışarı çıkmayacaktır. 2. Buyruğumuz olmadan başkentimize gelmeye kalkmayacak, izin verildiğinde de halka evlerinden dışarı çıkmamaları iki saat önce duyurulacaktır. 3. Sözü geçen dağ adam ana yollarımızdan başka yerlerde gezinmeyecek çayırlara ve buğday tarlalarına girmeyecek, yatmayacaktır. 4. Daha adam ana yollarda dolaşırken uyruklarımızı veya atlarını ya da arabalarını çiğnememeye özen gösterecek. Söz edilen uyruklarımızın hiçbirini izne olmadan eline almayacaktır. 5. Postalarımızdan biri aceleyle bir yere yollandığı zaman adam postayı ve hayvanını ayda bir kez olmak üzere 6 günlük yolda cebinde götürecek ve postayı gerekirse huzurumuzda hiçbir zarar görmeden geri getirecektir. 6. Blafuscu adasındaki düşmanlarımıza karşı bizim yanımızda yer alacaktır. Düşmanlarımızın topraklarımızı zorla ele geçirmek amacıyla hazırladıkları donanmayı yok etmek için elinden geleni yapacaktır. 7. Sözü edilen dağ adam, boş zamanlarında büyük parkın duvarlarına ve başka krallık yapılarına konmak üzere gerekecek büyük taşları kaldırarak işçilerimize yardım edecektir. 8. Sözü geçen dağ adam, iki ay içinde sahil boyunca adımlayarak ülkemiz çevresinin tam bir ölçüsünü çıkaracaktır. 9. Yukarıdaki koşulları yerine getireceğine resmen yemin ettikten sonra dağ adama uyruklarımızın 1728'ini besleyecek, yiyecek ve içecek verilecektir. Ayrıca dağ adam huzurumuza serbest çekirebilecek, teveccühümüzün başka belirtilerinden de yararlanacaktır. Belçaporaç sarayında saltanatımızın 91. ayının 12. günü düzenlenmiştik. Büyük Amiral Streich Kötü niyetlerinin neden olduğu bazı şartları istediğim gibi şerefli olmamakla beraber hepsini yerine getireceğime, sevinçime ve nünniyetle yemin ettim. Hemen zincirlerimi çözdüler. Özgürlüğüme kavuşmuştum. İmparator törende hazır bulunarak beni şereflendirmişti. Ayaklarına kapanarak gönül borcumu bildirdim kalkmamı emretti ve gönül alıcı sözler söyledikten sonra kendisine hizmet ederek yararlı olacağımı, şimdiye kadar elde ettiğim, ileride de edebileceğim teveccühlerine hak kazanacağımı göstereceğini umduğunu ekledi. Okuyucularım serbest bırakılmam için konan koşulların sonuncusunda, imparatorun bana her gün 1728 lilli putluyu besleyecek, yiyecek ve içecek verilmesine kararlaştırmış olduğuna lütfen dikkat etsinler. Bir süre sonra saraydaki dostlarıma sordum. Bu kesin sayıya nasıl vardıklarını. İmparatorluğun matematikçileri boyumu bir yükseklik cetveliyle ölçmüşler. Kendilerininkinin on iki katı olduğunu görmüşler. Bedenimin kendilerininkine benzediğini göz önünde tutarak en azından 1728 dili putluyu içereceğini hesap etmişler ve bu nedenle bana 1728 dili putluyu besleyecek kadar yiyecek gerektiği sonucuna varmışlar. Bu hesaplardan, bu ülke halkının zeka ve becerisi, böyle yüce bir hükümdarın yönetim işlerinde gösterdiği sağduyu ve incelik hakkında okuyucularım herhalde bir fikir edinmişlerdir. Ayrım 4 Sayfa 28 Özgürlüğe kavuştuktan hemen sonra milden Mildanyo'yu görmek için izin istedim. İmparator zorluk çıkarmadan izin verdi ama halka ve evlerine zarar vermememi, bunun için dikkat etmemi özellikle emretti. Başkente gezmek istediğim halka duyurulmuştu. Mildendo'yu çevreleyen surlar yetmiş beş santim yükseklikte ve en az otuz santim kalınlıktaydı. Üzerinde atlarıyla beraber bir araba kolaylıkla yürür, kenti dolaşabilirdi. Kent sağlam kulelerle kuşatılmıştı ve bu kuleler birbirinden üçer metre uzaklıktaydı. Sol taraftaki büyük kapının üstünden atlayarak Mildendo'ya girdim. Yanlamasına giderek iki caddeyi yavaşça geçtim. Etekleri evlerin dam ve saçaklarını zedeleyebilir diye ceketimi çıkarmıştım. Halka evlerine çekilmeleri, aksi takdirde olabilecek bir, doğabilecek bir zarardan, kazadan kendileri sorumlu olacağı bildirilmişti. Ama ben yine de sokaklarda gecikip kalan kimseler bulunabileceğini düşünerek büyük bir dikkatle yürüyordum. Evlerin çatı arası pencereleri, damları beni görmeye gelenlerle dolmuştu. Bütün gezilerimde bundan daha kalabalık bir yer gördüğümü anımsamıyorum. Kent tam bir kareydi. Çevresini saran duvarların her biri yüz metre uzunluktaydı. İki cadde birbirini kesiyor, kenti dört mahalleye ayırıyordu. Genişlikleri de bir buçuk metreydi. Giremediğim için geçerken şöyle bir baktığım sokaklar ve dar yolların genişliği otuz ile kırk beş santim arasındaydı. Kent beş yüz bin kişi alabilirdi. Evler üç kattan Beş kata kadardı, bol dükkan ve pazar yeri vardı. Okuyucularıma böyle ayrıntıları şimdiden anlatmak istemiyorum. Çünkü bunları daha büyük bir eser için kullanacağım. Bu eser baskıya verilmek üzeredir. Şimdilik başlıca amacım, bu imparatorlukta geçirdiğim dokuz ay kadar bir zaman içinde halkın ya da benim başımızdan geçenleri anlatmaktır. Özgürlüğe kavuştuktan on beş gün sonra bir sabah buraya kendisine verilen ada göre Özel İşler Genel Sekreteri Ren Riesel yanında bir hizmetçiyle birlikte evime geldi. Arabasının biraz ötede beklemesini emretti ve bir saat kadar benimle görüşmese izin vermemi rica etti. Seçkin bir adamdı, üstün nitelikliydi. Özgürlüğüme kavuşmam için saraya başvurularımda bana yardımı da dokunmuştu. İsteğini hemen kabul ettim. Sesini rahatça duymam için yere yatmayı önerdim ama bütün konuşması boyunca kendisini elimde tutmamı istedi. Söze serbest bırakıldığım için beni kutlamakla başladı. Bu işte kendisinin de biraz payı olduğunu söyleyebileceğini işaret ettikten sonra özgürlüğüme böyle kısa bir anda kavuşmuşsam, bunda ülke işlerinin şimdiki durumunun da etkisi olduğunu ekledi ve şöyle devam etti. Ülkemiz yabancıları zenginlik ve mutluluk içindeymiş gibi görünüyorsa da başımızda iki büyük dert var. Biri ülke içinde şiddetli bir particilik, ötekisi çok güçlü bir düşmanın ülkemize saldırması tehlikesi. Birinci bela şu ki 70 ayda imparatorluğumuzda iki düşman parti var. Bunlara kendilerini birbirinden ayırmak için yüksek ve alçak ökçeli ayakkabılar giydiklerinden Tramexan ve Salamexan diyoruz. Yüksek ökçelilerin öteden bir süre gelen yönetim düzgününe uygun oldukları ileri sürülüyorsa da imparator hazretleri sizin de göreceğiniz gibi bütün hükümet işlemlerde alçak ökçelileri kullanıyorlar. Doğrudan doğruya hükümdarlığa bağlı memuriyetleri de onlara veriyorlar. Herhalde dikkat etmişsinizdir. İmparator Hazretleri'nin ökçeleri yanındakilerden bir durur, bir durur iki metre kadardır, iki milimetre kadardır, daha alçaktır. Bu iki parti arasındaki düşmanlık o kadar büyümüştür ki bir partiden olanlar ötekilerle hiç konuşmadıkları gibi birlikte yiyip içtiklerini de görmek imkansızdır. Trameksanlar sayıca bizden üstünler ama iksidartümüyle bizim elimizde. Yalnız bir kaygımız var. Veliat hazretlerinde yüksek ökçelilere doğru bir eğilim seziyoruz. Çünkü ökçelerinden birinin ötekinden daha yüksek olduğu açıkça görülüyor. Yürürken biraz aksıyor bu yüzden. Ülke içinde bu karışıklıklar süre giderken blefuscuların ülkemize her an saldıracaklarından korkuyoruz. Yeryüzünün öteki imparatorluğu olan Bilefuscu adası imparator hazretlerimizin ülkeleri kadar geniş ve güçlüdür. Gerçi siz dünyada daha başka ülkeler ve devletler bulunduğunu, halkının da sizin gibi dev yaratıkları olduğunu söylemiştiniz. Ancak buna bilginlerimiz pek inanmıyor. Sizin de aydan ya da yıldızdan birinden düştüğünüzü sanıyorlar. Çünkü sizin gibi kocaman gövdeli olan 100 kişinin az zamanda imparatorumuzun ülkeleri içindeki bütün toprak ürünlerini ve hayvanları yok edeceği kesindir. Ayrıca 6 bin ay gerilere giden tarihimizde Lilliputla Blefuscu yüce imparatorluklarından başka bir ülkenin adı geçmiyor. İşte biraz önce söylemek istediğim gibi bu iki yüce kuvvet 36 aydır inatçı bir savaşa girmiştir. Nedeni de şu: Herkesin de kabul ettiği gibi yumurtayı yemeden önce geniş ucundan kırmak eskiden beri kabul edilmiş bir yöntemdi. Fakat şimdiki imparatorumuzun dedesi daha çocukken yumurtasını eski yönteme göre geniş ucundan kırarken nasılsa parmağını kesmiş. Bunun üzerine babası imparator bir buyruk yayınlamış. Bunun uyruklarına yumurtalarını sivri uçtan kırmalarını emretmiş. Bu buyruğa aykırı davrananlar da ağır cezalara çarptırılacakmış. Halk buna o kadar kızmış ki, tarihçilerimizin yazdıklarına göre bu yüzden altı kez isyan çıkmış. Bir imparator canından, bir imparator da tahtından olmuş. Bu iç karışıklıklar bilefusçu hükümdarları tarafından sürekli olarak körükleniyor. Yatışınca da suçlular hep bilefusçuya kaçıyor, oraya sığınıyorlarmış. Hesap edildiğine göre 11 bin kişi yumurtalarını sivri uçtan kırmaya katlanmaktansa ölüme razı olmuşlar. Bu anlaşmazlıkla ilgili sürü, sürü ciltler doldurulmuş, fakat geniş uçuların kitapları yasak edilmiş, kendilerinde hiçbir görev alınmamaları kanuna bağlanmıştı. Ülkemiz böyle kargaşalıklar içindeyken, Blafutçu imparatorları elçiler aracılığıyla bize çok ağır sözler söylemişlerdi. Bizi, briefunde kralın. 54. bölümündeki Yüce Peygamberimiz Lustrog'un ana öğretisine aykırı davranarak dinde bir ayrılığa yol açmakla suçluyorlardı. Fakat bunun asıl metni zorlamaktan başka bir şey olmadığı anlaşıldı. Çünkü asıl metin şöyledir. Gerçekten inançlı olanlar yumurtalarını en uygun ucundan kıracaklardır. En uygun ucunda hangisi olduğuna gelince, bunun da herkesin vicdanına ya da en azından baş yargıcın kararına bırakılması kanısındayım. Bilef kaçan geniş uçlular, Bilef hükümdarının sarayında öyle saygınlık kazandılar, ülkemizdeki yanlılarından öyle gizli yardım ve teşvik gördüler ki iki imparatorluk arasında 36 aydır çok kanlı bir savaş ola gelmektedir. Şimdiye kadar 40 büyük gemi, daha fazla küçük gemilerle beraber en iyi asker ve denizcilerimizden 30 binini kaybettik. Düşmanın uğradığı zarar ve kayıpların bundan daha büyük olduğu sanılmaktadır. Bununla birlikte düşmanlarımız güçlü bir kuvvetle bize saldırmaya hazırlanıyorlar. İmparator Hazretlerimiz yiğitlik ve kuvvetinize büyük güven beslediğinden bu ülke işlerini size açmamı emir buyurdular. Genel Sekretere İmparator Hazretlerine saygılarımı sunmasını ve şunları bildirmesini rica ettim. Yabancıyım. Bu yüzden parti kavgalarına karışmayı uygun bulmuyordu. Ama kendisini ve devleti hayatıma mal olsa bile saldırganlara karşı savunmaya hazırım. Bilefusçu İmparatorluğu, Lilliput'un kuzey doğusunda bir adadır. İki imparatorluk arasında 700 metre genişlikte bir boğaz var. Adayı henüz görmemiştim. Üstelik her an bir saldırı olabileceğini öğrenince sahilin Bilefusçu'ya bakan tarafına gitmedim bile. Çünkü düşmanın benden haberi yoktu. Gemilerinden beni görürler diye korkuyordum. Bu iki imparatorluk arasında hiçbir ilişki yoktu. İlişki kuranlar ölüm cezasına çarptırılıyordu. İmparatorumuz bütün gemilere ambargo koymuştu. Ben de düşmanın bütün donanmasını ele geçirmek için kurduğum bir planı imparatora anlattım. Gözcülerimizin bilgilerine göre donanma, uygun rüzgarlar çıkar çıkmaz harekete hazır bir halde limanda demirli duruyordu. Bu konuda en deneyimli denizcilere danıştım. Boğazın derinliğini sordum. Yaptıkları iskandillere göre derinliğin ortada sular yükseldiğinde 70 gulum guluf, yani aşağı yukarı 1 metre 80 santim, diğer yerlerde ise en fazla 50 gulum guluf, 1 metre olduğunu söylediler. Bilefuscu adasının tam karşısındaki kuzey kuzey doğu sahile doğru ilerledim. Bir tepeciğin gerisine yattım. Küçük dürbünümü çıkardım. Düşmanın demirli... Duran filosuna baktım. 50 kadar savaş ve birçok taşıt gemisi vardı. Evime döndüm. Birçok halat ve demir çubuk sağlanması için emir verdim. Bana bu yolda gereken yetki verilmişti. Halatlar sicim kalınlığındaydı. Demir çubuklar ise örgü şişi kalınlığında ve boyundaydı. Daha sağlam olmaları için halatları üç kat ettim. Demir çubukları da üçer üçer burarak uçlarını kıvırdım. Çengel yaptım. Böylece 50 çengeli bir bir o kadar da halatın ucuna bağladıktan sonra kuzeydoğu sahiline gittim. Ceketimi, ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkararak deri yeleğim sırtımla suların yükselmesine yarım saat kala denize girdim. Suda olanca hızımla yürüdüm. Ortada ayaklarım tekrar dibe değinceye kadar 30 metre yüzdüm. Yarım saat içinde filonun yanındaydım. Düşmanlar beni görünce o kadar korktular ki gemilerinden atlayıp yüzerek karaya çıktılar. En az 10.000 bin kişi vardı. Hemen halat ve çengellerimi çıkardım ve çengelleri birer birer her geminin başındaki palamar deliklerine geçirdim. Halatların uçlarını da birbirine bağladım. Ben bu işlerle uğraşırken düşman üzerime binlerce ok yağdırdı. Oklar üzerime ve ellerime saplanıp kalıyor. Hem fena halde canımı yakıyor hem işimi rahatça görmeme engel oluyordu. Gözlerime bir şey olmasından korkuyordum. Hemen bir çare düşünmemiş olsaydım kesinlikle kör olurdum. Daha önce de söylediğim gibi, imparatorun arayıcı memurlarının gözlerinden kaçan gizli bir cebim vardı. Buraya ufak tefek birkaç şeyden başka gözlüğümü de koymuştum. Bunu hemen çıkardım, sıkı sıkıya gözlerime taktım. Böylece silahlanmış olarak düşmanın ok yaylımına rağmen hiçbir şey aldırmadan işimi gördüm. Okların birçoğu gözlüğüme çarpıyordu, fakat camları biraz dedelenmekten başka bir etkileri olmadı. Bütün çengelleri palamar deliklerine takmıştım. Halatları uçtaki düğümden tutarak çekmeye başladım. Gemiler kımıldamadı. Demirli olduklarından yerlerinde sıkı duruyorlardı. Giriştiğim işin en çok yüreklilik isteyen kısmı kalmıştı. Elimde tuttuğum halatı koyu verdim. Çengelleri de yerlerinde bırakarak çakımı çıkardım. Yüzüme ve ellerime iki yüzden fazla ok yediğim halde kesin bir kararlılıkla demirlerin halatlarını kestim. Sonra uçlarına çengelleri bağladığım halatların düğümünden tutarak düşmanın en büyük savaş gemilerinden 50'sini büyük bir kolaylıkla ardım sıra sürükledim. Ne yaptığımı anlayamayan bile fuscular önce büyük şaşkınlık içindeydiler. Halatları kestiğimi görmüşlerdi. Gemilerini ya başıboş bırakacağımı ya da birbirine üzerine bindireceğimi sanmışlardı. Ama bütün donanmanın düzenli harekete geçtiğini benim de önden çektiğimi görünce keder ve umutsuzluk içinde öyle bir çığlık kopardılar ki bunu anlatmak ya da zihinde canlandırmak mümkün değil. Tehlikeden uzaklaşınca durdum ve yüzüme ellerime saplanan okları birer birer ayıkladım. Yaralarımı Lilliputa geldiğim sıralarda vermiş oldukları önce de sözüne ettiğim merhemle ovdum sonra gözlüğümü çıkardım. Ve bir saat kadar suların çekilmesini bekledikten sonra yükümle beraber boğazın ortasından yürüyerek geçtim. Lilliput Krallık Limanı'na kazasız belasız vardım. İmparator ve saray ileri sahildeydi. Bu büyük maceranın sonucunu bekliyorlardı. Gemilerin büyük bir yarım ay şeklinde ilerlediğini görmüşler ama göğsüme kadar su içinde olduğumdan beni seçememişlerdi. Boğazın ortasına gelince iyice endişelenmişler. Başıma kadar suyun içindeydim ben çünkü. İmparatur hazretleri boğulduğumu sanmış. Donanmanın da kötü niyetlerle yaklaştığını sanmışlar. Ama çok geçmeden rahat bir nefes aldılar. Ben ilerledikçe boğaz sığlaşmıştı. Sesimi duyabilecekleri bir yere gelince de donanmanın bağlı olduğu halatların ucunu yukarı kaldırmış ve yüksek sesle ''Yaşasın Lileput'un kudretli imparatoru!'' diye bağırmıştım. Lilliput'un yüce hükümdarı beni olağanüstü övgülü sözlerle karşıladı ve hemen orada Nardak yaptı. Nardaklık bu ülkede en yüksek şeref aşamasıdır. İmparator geride kalan düşman gemilerini de kendi limanlarına getirmem için fırsat kollamamı rica etti. İmparatorların tutkuları o kadar ölçüsüz oluyor ki bizim imparator koca bilefuşçu ülkesini bir vilayet haline sokmaktan ve bir genel valiyle yönetmekten başka bir şey düşünmediği gibi geniş uç yanlısı sürgünleri de yok etmek, bilefuşçu halkını yumurtalarını sivri uçtan kırmak zorunda bırakmak, bütün dünyanın biricik imparatoru kalmak istiyordu. Siyaset ve adalet konulan üzerinde durup, Kılıçlar ileri sürerek imparatoru bu niyetlerinden vazgeçirmeye çalıştım. Özgür ve yiğit bir ulusun köle olmasına hiçbir zaman alet olamayacağımı söyledi. Bu sorun mecliste görüşülürken bakanların aklı başında olanları benden yana çıkmıştı. Bu açık ve sakınımsız sözlerim imparatorun planları ve si siyasetine o kadar aykırıydı ki imparator hazretleri bu söylediklerime hiç bağışlamadı. Bunlardan mecliste büyük bir ustalıkla söz ederken en aklı başında olanlardan bazıları susarak benim tarafımı tutar gözükmüştü. Ama gizli düşmanlarım bana karşı birkaç söz etmekten kendilerini alamamışlardı. İmparatorla birkaç bakandan oluşan yardakçıları bana karşı tamamıyla kötü niyetlerin doğurduğunu bir takım entrikalar çevirmeye başladılar. Bu entrikalar iki aydan az bir zaman içinde meyvesini verdi. Az kalsın yok olmama neden olacaktı. İmparatorlara edilen en büyük hizmetler, tutkularını karşılamakta gösterilen kusurla teraziye vurulunca ne de çabuk değerini kaybediyor. Büyük başarımdan ötürü, üç hafta sonra barış dilemek için bile uçudan büyük bir heyet geldi. Ve koşullar tümüyle imparatorumuzdan yana olan bir barış imzalandı. Altı elçi, 500 kişilik bir heyetle gelmiş, imparatorların yüceliğine uygun bir biçimde kente... Büyük bir görkemle girmişti. Anlaşma yapılırken sarayda elde etmiş olduğum ya da öyle görünen da, saygınlığa da dayanarak bilefuscululara epey hizmet etmiştim. Elçiler kendilerine ne kadar iyilik ettiğimi gizliden gizliye duymuşlar, beni resmen ziyarete gelmişlerdi. İyi yüreklilik ve yiğitliğimden ötürü övgülerle söze başladılar, efendilere İmparator Hazretleri adına beni ülkelerine davet ettikten sonra oldukça sözümü duydukları olağanüstü gücümü kendilerine de göstermemi rica ettiler. İsteklerini hemen yerine getirdim ama bunları anlatarak okuyucularımı sıkmak istemiyorum. Elçileri bir süre eğlendirdim, şaşkınlık içinde bıraktım. Ardından erdemlerini bütün dünyanın hayranlıkla karşıladığı efendileri İmparator Hazretlerine saygılarımı sundum ve bana şeref vermelerini rica ettim. Ülkeme dönmeden önce, önce hükümdarlarına hizmette bulunmak istediğimi de ekledim. Bunun için bizim İmparatoru görmek şerefini elde ettiğim ilk fırsatta bilefusçu hükümdarını ziyaret etmeme müsaade buyurmalarını rica ettim. İmparator dileğimi açıkça gördüğüm gibi çok soğuk karşıladı. Ben o zaman bunun nedenini pek anlayamamıştım. Fakat sonradan birinin kulağıma fısıldadığına göre Filimnat ile bolgu olan elçilerle görüşmemi imparatora sadakatsizlik olarak göstermişler. Bense böyle bir şey düşünmemiştim bile. Artık saray, çevresi ve bakanlar hakkında iyi olmayan fikirler beslemeye başladım. Okuyucularım anımsayacaklardır. Özgürlüğüme kavuşmak için kabul ettiğim koşullar arasında beni adeta köle yerine koyan birkaç koşul vardı. Bunlar hoşuma gitmemişti ama çaresizlik içinde olduğumdan kabul etmek zorunda kalmıştım. Oysa şimdi nar İmparatorluğun en yüksek şerefini elde etmiştim. Bu nedenle artık bu gibi koşulları yerine getirmek şerefimle bağdaşır görülmüyordu. İmparator da bunlardan bir kez bile söz etmedi. Neyse... Çok geçmeden İmparator Hazretlerine o zaman çok büyük sandığım bir hizmette bulunmak fırsatını elde ettim. Bir gece yarısı kapımın önünde yüzlerce kişinin bağrışmasıyla uyandım. Çok korktum. Burklum, burklum diye haykırıp duruyorlardı. İmparatorun yakın çevresinden birkaçı kalabalığı yararak yanıma geldi. Ve hemen saraya gelmemi rica ettiler. İmparatorluğu... İmparatoriçe'nin dairesinde roman okurken kalmış saray bayanlarından birinin dikkatsizliği yüzünden yangın çıkmıştı. Halka yolumdan çekilmeleri emredildiğinden, mehtapta olduğundan, kimseyi çiğnemeden saraya doğru hızla gittim. Duvarlara merdivenler dayamışlardı. Bol kovaları vardı ama su biraz uzaktaydı. Zavallı halk ellerinden geldiği kadar acele ediyor, bana yüksek büyüklüğünde olan kovaları veriyordu. Fakat yangın o kadar büyümüştü ki bunların pek yararı olmuyordu. Ceketimi evde bırakmamış olsaydım ateşi ceketimle kolayca söndürebilirdim. Durum acıklı ve umutsuzdu. Görkemli saray muhakkak kül olacaktı. Fakat böyle hallerde pek seyrek olmakla beraber o anda aklıma bir fikir geldi ve hemen bir çıkar yol buldum. O akşam lezzetli bir şaraptan bol bol içmiştim. Alevlerin ve ateşi söndürmek için gösterdiğim çabanın verdiği sıcaklıkla şarap etkisini gösterdi. Öyle bol su döktüm ve bunu öyle uygun yerlere boşalttım ki üç dakika içinde yangına neser kalmadı. Ve bu yüce bina ancak çağlar boyunca kurulabilen bu yüce bina yok olmaktan böylece kurtulmuş oldu. Gün ağarmıştı. İmparatorun kutlamalarını beklemeden evime döndüm. Büyük bir hizmette bulunmuştum ama imparator Hazretlerinin bu hizmetimi nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Çünkü bu ülkenin başlıca yasalarından beri saray sınırları içinde su döken kimseyi yeri ve derecesi ne olursa olsun ölümle cezalandırmaktı. Sonra imparatordan gelen bir haber yüreğime su serpti. İmparator baş yargıca bağışlanmam için emir verecekti. Af kağıdımı bir türlü elde edemedim. Bana gizlice verilen haberlere göre ise imparatoriçe yaptığımı öylesine bir tiksintiyle karşılamış ki sarayın en uzak köşesine taşınmış. Yanan binanın onarılmasına şiddetle karşı çıkmaya karar vermiş. Çünkü orada artık oturamazmış. En yakın dostların huzurunda benden öç almaya yemin etmiş. Ayrım 5 Sayfa 36 Lilliput hakkında bir eser yazacağım. Bu ülke hakkındaki ayrıntıları o esere bırakmak niyetindeydim. Ama burada da genel bir fikir vererek meraklı okurlarımı sevindirmek istiyorum. Bu ülkede yaşayan insanların boyu ortalama 15 santimi geçmezdi. Hayvanlar, bitkiler, ağaçların büyüklükleri de aynıydı. En iri at ve öküzlerin boyları 10-12 santimdi. Koyunların boyu aşağı yukarı 4 santim, kazlar ise serçe kadardı. En büyüğünden en küçüğüne kadar bu şekilde derecelendirebilirsiniz. Ama en küçüklerini gözle görebilmek için hemen hemen görebilmek benim için hemen hemen olanaksızdı. Doğalili putulların gözlerini kendileriyle ilgili her şeyi görebilecek bir duruma getirmiş. Uzakları pek göremiyorlardı ama yakınlarında bir şey oldu mu gözleri çok keskindi. Bir aşçının sinek kadar bir çayır kuşunun olduğunu, bir genç kızın gözüne göze görünmez bir iğne iplikle dikiş diktiğini gördüm. Yalnız şunun iyice bilinmesini isterim. Sözünü ettiğim bu yasalar Lilliput yasalarının temel şekilleridir. Bugün pek çok bozukluk, ahlaksızlık var, ip üzerinde cambazlık ederek yüksek memurluk kazanmak, değneklerin üstünden atlayarak ya da altından geçerek saygınlık kazanmak gibi sıradan gelenekleri ülkeye şimdiki imparatorun dedesi sokmuş. Bu adetler particiliği gitgide büyütmüş ve bugünkü halini almış. Meraklı okuyucularımı eğlendirir umuduyla şimdi de ev içi düzeni hakkında biraz bilgi vermek, 9 ay 13 gün geçirdiğim bu ülkede nasıl yaşadığımı kısaca anlatmak istiyorum. Elimden doğramacılık gibi işler gelir ve kendi gereksinimlerimi kendim karşılamak zorundaydım. Bu yüzden krallık parkının en büyük ağaçlarından kendime uygun bir masayla bir iskemle yapmıştım. 200 kadar kadın terzinin çalışması sonucu en kaba, en sağlam kumaşlardan yapılmış bir gömlek, bir masa örtüsü, bir de çarşaf sahibi olmuştum. Ama kumaşları birkaç kat olarak dikmek zorunda kalmışlardı. Çünkü en kalın bezleri bile keten bezlerinden birkaç derece daha inceydi. Kumaşlar genellikle 7 santim genişliğinde bir metrelik parçalardı. Terzi kadınlar bedenimin ölçüsünü alabilmeleri için yere uzandım. Kadınlardan biri boynumun, biri de dizimin yanında durdu. Uçlarından tuttukları bir ipi çekip gerdiler. Üçüncü terzi kadın da üç santimlik bir cetvelle ipin uzunluğunu ölçtü. Başparmağımın parmağımın kalınlığını da ölçtükten sonra başka bir yerimi ölçmediler. Hesaplarına göre baş parmağımın kalınlığının iki katı bileğimin, Bileğimin kalınlığının iki katı boynumun, boynumun kalınlığının iki katı da belimin çevresini gösterilmiş. Örnek olarak geri serdiğim gömleğimden de yararlanarak tam bedenime göre bir gömlek diktiler. 300 terzi de bana elbise dikmeye memur edilmişti. Fakat bunlar ölçümü almak için başka bir çare bulmuşlardı. Dizlerimin üstüne çöktüm. Boynuma bir merdiven dayadılar. Terzilerden biri merdivene çıkarak yakamdan yere doğru bir çekül sarkıttı. Çekülün uzunluğu ceketimin boyunu verecekti. Belimi, kollarımı ben kendim ölçtüm. Elbisemin dikilmesi bitince, elbisemi en büyük evleri bile alamayacağından benim evde dikmişlerdi. İngiltere'deki bayanların yaptıkları yamalara benzediğini gördüm. Bir fark vardı ki, renkleri birdi, o kadar. Yüz aşçı bana yemek yapmak için görevlendirilmişti. Bunlar evime komşu kulübelerinde aileleriyle birlikte oturuyorlardı. Bana her öğün için iki kap yemek hazırlıyorlardı. Yirmi kadar hizmetçi elimle kaldırıyor, masamın üstüne koyuyordum. Yüz kadar hizmetçi de ellerinde yemek kapları, omuzlarında şarap ve başka içki fıçılarıyla yerde duruyorlardı. Masanın üstündeki hizmetçiler tıpkı Avrupa'da kuyudan kovayla su çektiğimiz gibi yemek ve içkileri büyük bir ustalıkla yukarı çekiyorlardı. Bir kap yemek, bir lokma, bir fıçı, fıçı de bir yudum kadar bir şeydi. Koyun etleri bizimkiler ayarında değilse de zığır eti çok lezzetliydi. Bir gün o kadar büyük bir filato ile karşılaştım ki ancak üç lokmada da yiyebildim. Ama böyle şeyler seyrek oluyordu. Hizmetçilerim İngiltere'de çayır kuşu butlarını yediğimiz gibi kemikleri de yediğimi görünce şaşkınlığa düşüyorlardı. Kaz ve hindileri bir lokmada yutuveriyordum. Bizimkilerden çok lezzetliydiler. Daha küçük kuşlara gelince yirmi otuz tanesini bir çatalımla alabiliyordum. Nasıl yaşadığımı öğrenmişti İmparator Hazretleri. Bir gün sayın eşleri ve kral soyundan prens ve prenseslerle bana geldiler ve birlikte yemek yedik. İmparator Hazretleri, Lütfen, bu sözcüğü kullanmışlardı, bu şerefi kendilerinden esirgemememi istedi. Hepsini tam karşıma, masanın üstündeki koltuklara yerleştirdim. Koruyucularını da yanlarına koydum. Maliye Bakanı film Nap da elinde beyaz sopasıyla oradaydı. Memnuniyetsiz bir ifadeyle beni süzdüğünü fark ettim. Ama aldırmaz görünerek, sevgili yurdumun onurunu korumak ve bütün sarayı şaşırtmak için her zamankinden fazla yedim. İmparator Hazretlerinin bu ziyaretinin Filimnap'a aleyhimde bulunmak için fırsat verdiğini gizliden gizliye duydum. Filimnap, huysuz ve yaratılışına hiç uymayan iltifatlar eder göründüğü halde gizli bir düşmanımdı. İmparator Hazretlerine hazinenin bozuk durumundan söz etmiş, büyük iskontolarla borçlanmalara zorunlu kaldığını, hazine tahvillerinin ancak %99 kırılarak satılabildiğini, İmparator Hazretlerine 1,5 milyon süprup, en büyük altın paradır, giysilerdeki pullar kadardır. Mal olduğunu, kısacası, beni başından savmak için ilk fırsatı kollamasının yerinde olacağını söylemiş. Saraylılar, bay ve bayanlar beni sık sık ziyarete gelirlerdi. Hizmetçilerimden biri ziyaretçi geldiğini haber verince, hemen kapıya çıkar, saygılarımı sunardım. Arabayı ve iki atı, altı at olunca sür, sürücü dördünü çekerdi, dikkatle elimi alır, masamın üstüne koyardım. Olabilecek kazaları önlemek amacıyla masama on iki santim yükseklikte takılır çıkarılır bir kenarlık yapmıştım. Masamın üstünde pek çok kez atlarıyla beraber dört dolu araba bulunurdu. Ben iskemle de oturur, yüzümü onlara doğru çevirirdim. Böylece bir grupla konuşurken arabacılar öteki arabaları masamın çevresinde dolaştırırlardı. Genellikle öğle saatlerinden sonra böyle hoş muhabbetlerle geçerdi günlerim. Bilefusçu İmparatorluğuna gitmeye hazırlandığım günlerdi. O sırada sarayda önemli kişilerden olan biri bir gece evime kapalı bir tahtirevanla gizlice geldi. Adını kimseye vermememi ve kendisini kabul etmemi rica etti. Bu adam imparatorun gözünden düşmüştü bir ara. Benim de kendisine epey yardımım dokunmuştu. Uşaklarını gönderdikten sonra tahtirevanı içinde Sayın Lord bulunduğu halde ceketimin cebine koydum. En güvendiğim bir hizmetçiye beni arayan olursa biraz rahatsız olup yattığımı söylemesini emrettim ve kapıyı kilitledim. Tahtirevanı cebimden çıkarıp her zaman yaptığım gibi masanın üstüne koydum. Ben de yanında oturdum. Selamlaştık, hoş sohbet ettik. Sayın Lord pek düşünceliydi. Bunun nedenini sordum. Onur ve hayatımı çok yakından ilgilendiren bir konu üzerinden konuşacağından kendisini sabırla dinlememi rica etti ve şunları söyledi. Konuğum gider gitmez söylediklerini not etmiştim. Şunu söylemeliyim ki son günlerde sizinle ilgili bir sorunu görüşmek için danışma kurulu birkaç kez toplandı. İmparator hazretleri ancak iki gün önce tam bir karara varabildi. Siz de farkındasınızdır. Skiyreş Balgalar, Galbet yani Büyük Amiral, ülkemize ayak bastığınızdan beri size düşman. Düşmanlığın nedenini bilmiyorum, ama bile karşı kazandığınız büyük başarıdan sonra amirallik ününe gölge düştüğünden size olan nefreti biz bütün arttı. Amiral, maliye bakanı film nap ve daha birkaç kişi iş birliği ederek sizi hainlik ve çeşitli cinayetlerle suçlayarak bir takım maddeler hazırladı. Konuğumun bu sözleri beni öylesine meraklandırdı ki, onlara yararlı olduğumu ve suçsuzluğumu bildiğimden hemen sözünü kesecektim. Ama bir şey söylemememi rica etti ve konuşmasını sürdürdü. Bana çok iyiliğiniz dokundu. Size gönül borcum var. Bu yüzden kurulda olup bitenleri öğrendim. Maddelerin bir kopyasını elde ettim. Size yardım ederek ben de tehlikeye atılıyorum. Dağ adamın suçlarını saptayan maddeler 1. Muhteşem Kalinde Farpuline'nin saltanatları adına konmuş bir yasaya göre, Kral Sarayı'nın sınırları içinde su dökenler devlete ihanet suçundan cezalandırılırlar. Dağ adımı sözü geçen bu yasaya açıkça aykırı davranmıştır. İmparator Hazretleri'nin pek sevgili eşlerinin dairesinde çıkan yangını söndürmek bahanesiyle kötü niyet, ihanet ve şeytanlıkla işemek yoluyla sözü edilen dairede çıkan yangını söndürmüştür. Bu daire, kral sarayının sınırları içinde bulunduğundan ve bu yolda konmuş olan yasayı çiğnen, çiğnediğinden ve benzeri ve benzeri. 2. Dağ adamı Biyafusçu İmparatorluk donanması Lilliputlu Krallık Limanı'na getirdiğinde İmparator Hazretleri, Bilefuscu'nun geri kalan gemilerini de getirmesini, bu imparatorluğu buradan gönderilecek bir genel valiyle yönetilecek bir il haline sokmasını, yalnız geniş uç yanlılarına değil, Bilefuscu'nun bu geniş üç sapkınlığından vazgeçmeyen halkını da öldürüp yok etmesini emretmiştir ama dağ adamı uğurlu ve yüce imparator hazretlerine ihanet etmiş, suçsuz bir halkın vicdanlarını zorlamak, özgürlüklerini yok etmek istemediğini ileri sürerek bu görevden affını istemiştir. 3. Barış dilemek için imparator Hazretlerimizin sarayına bilefusçu elçileri gelince sözü edilen adam alçakça ihanet ederek bu elçilerin kısa bir süre önce imparatorumuzun açıktan açığa düşmanı olan ve imparatoru açıktan açığa meydan okuyan bir hükümdarının hizmetinde olduklarını bildiği halde onlara hizmet ve yardım etmiş, onları eğlendirmiştir. 4. Sözü geçen daha adam saadet bir yurtaşa yakışmayacak bir biçimde imparator hazretlerinin yalnız sözlü iznini alarak bilefusu imparatorluğuna gitmeye hazırlanmaktadır. bu izni bahane ederek ihanet emelleriyle bu geziye çıkmaya niyetlenmektedir Böylece kısa zaman önce imparatorumuzun düşmanı olan ve onunla savaşan bilefusu imparatoruna hizmet ve yardım etmek istemektedir. Bunlardan başka maddeler de var. Ancak ben size en önemlilerinin özetini okudum. Bu suçlamalarla ilgili olarak yapılan görüşmelerde imparatorumuz kendisine yaptığınız hizmetleri göz önünde bulundurmuş ve suçlarınızı hafifletmeye çalışarak merhametinin birçok belirtisini göstermiştir. Maliye Bakanı ile Amiral, utanç ve acı verici bir biçimde öldürülmeniz gerektiğini diretiyorlardı. Bir gece eviniz yakılacak, general iki bin askerle gelip yüz ve ellerinize zehirli oklar atacak ve hizmetçilerinizden bazılarına gömleğinize zehir sürmeleri için gizlice emir verilecek. Böylece acı içinde bedeniniz parçalanacak ve büyük acılar çekerek ölecektiniz. General de bu fikre katıldı. Kurulun çoğunluğu size karşıydı ama hayatınızı kurtarmaya olabildiğince karar vermiş olan imparator mabeyinciyi kendi yanına çekebildi. Bunun üzerine İmparator Hazretleri, Özel İşler Genel Sekreterine düşündüklerini söylemesini emretti. Kendisini sizin gerçek dostunuz saymış olan Rentresal, ona karşı iyi niyetler beslemekte ne kadar haklı olduğunuzu açıkça gö gösterdi. Suçlarınızın ağır olduğunu kendisinin de kabul ettiğini ama merhamete de yer olduğunu söyledi. Merhamet, bir hükümdarda bulunan en değerli erdemdi. İmparator Hazretleri de merhametiyle tanınmış bir hükümdardı. Sözlerini şöyle sürdürdü: Sizinle dost olduğunu herkes biliyordu. En onurlu meclis bile sizden yana çıkacağını düşünebilirdi. Ama İmparator Hazretleri'nin emirlerine uyarak düşündüklerini açıkça ve yalnızlıkla, yansızlıkla söyleyecekti. İmparator Hazretleri, ettiğiniz hizmetleri göz önünde tutup merhametli tabiatına uyarak hayatınızı bağışlamak lütfunda bulunur. Yalnız iki gözünüzün çıkarılmasını emrederlerse öyle sanıyor ki adalet bir dereceye kadar yerini bulmuş olacak bütün dünya imparator hazretlerinin sevecenlik ve merhametini alkışlayacaktı. Gözlerinizi kaybetmenizin kuvvetinize de bir etkisi olmayacak. İmparator hazretlerine ise yine hizmet edebilecektiniz. Üstelik körlük tehlikeleri gizleyeceğinden kuvvetiniz artacaktı. Düşman donanmasını getirirken en büyük güçlük kör olmaktan korkmanız olmamış mıydı? Her şeyi bakanların gözüyle görmeniz yeterdi. En yüce hükümdarlar bile bunu yapıyorlardı. Rel önerisine tüm kurul karşı çıktı. Amiral Bolgolam kendini tutamadı ve öfkeyle ayağa kalktı. Genel sekreterin bir hainin hayatını kurtarmak yolunda fikir ileri sürmeye nasıl cesaret ede edebildiğini şaştığını söyledi. Devletin çıkarları göz önünde tutulacak olursa bütün hizmetleriniz suçlarınızı ağırlaştırıyordu. Su dökerek Sayın İmparatoriçe'nin dairesindeki yangını söndürmeyi başarmış olan siz, bunu büyük bir yılgı duyarak söyledi, Aynı yolda başka bir zaman bütün sarayı sulara boğacak bir sela yol açabilirdiniz. Düşman donanmasını ülkemize getirmeye olanak sağlayan kuvvetinizle ilk hoşnutsuzluk anınızda bu donanmayı tekrar geri götürebilirdiniz. Hem sonra yürekten geniş uç yanlısı olduğunuzdan da emindi. Hainlik yürekten başlayıp sonra meydana çıktığı için sizi hainlikle suçluyor, öldürülmenizde direniyordu. Maliye Bakanı da ona katılıyordu. Sizi beslemek için harcanan paranın imparator Hazretlerinin maliyesini güç duruma soktuğunu, yakın bir gelecekte bu harcamaların artık karşılamayacağını bildirdi. Genel sekreterin önerdiği gibi gözlerinizi kör etmek bu yıkımı önlemeyecekti, aksine onu arttırabilirdi. Bazı küme hayvanlarının sürekli çok yemelerini, daha çabuk semirmelerini sağlamak için gözlerini kör etmek adet değil miydi? Hakkınıza hüküm verecek olan Kutsal İmparator Hazretleri ve Kurul, suçluluğunuza yürekten inandığına göre bu sizi öldürmek için yeter bir kanıttı. Yasa metnini harfi harfine uyarak kesin kanıtlar bulmaya hiç gerek yoktu. İmparator öldürülmemenize karar vermişti. Ama Kurul, gözlerinizin çıkarılmasını hafif bir ceza sayıyorsa, buna başka cezaların eklenebileceğini söyledi. Bunun üzerine dostunuz Rel Söz almak için iz izin rica etti. Sizi beslemenin imparator Hazretleri'nin mali maliyesinde açtığı gediklere karşı koyan Maliye Bakanı'na şu yanıtı verdi. Hükümdarın gelirini kullanmada tüm sorumluluğu yüklenmiş bulunan Sayın Bakan, size yapılan masrafları yavaş yavaş kısarak sözünü ettiği yıkımı önleyebilirdi. Böylece yeterli besin alamayacağınızdan, yavaş yavaş eriyerek kuvvetten düşecek, iştahınızı kaybedecek, birkaç ay içinde çürüyüp gidecektiniz. İskeletiniz gelecek kuşakların hayranlığını çekecek bir anıt olarak kalacaktı. Sonunda genel sekreterin yardımıyla bir uzlaşmaya varıldı. Sizi yavaş yavaş açlıktan öldürmek planı gizli tutulacaktı ve gözlerinizin çıkarılması kararının ise tutanaklara geçirilmesi uygun görüldü. Dostunuz Genel Sekreter 3 gün sonra evinize gönderilecek, size suçlarınıza gösteren maddeleri okuyacaktır. Yalnız gözlerinizi çıkarmak kararını veren İmparator Hazretlerinin ve kurulun büyük sevecenlik ve merhametini belirtecek ve bu karara boyun eğeceğinizden kuşku duymadığını söyleyecektir. Ameliyatın iyi bir biçimde yapılması için krallık cerrahlarından 20 kişi görev alacak, siz yerde yatarken göz bebeklerinizi sivri uçlu oklar saplayacaklardır. Almanız gereken önlemleri size bırakıyorum. Kuşku uyandırmamak için geldiğim gibi gizlice gideceğim. Sayın Lord gitti. Tek başıma kalınca ne yapacağımı şaşırmış bir halde düşüncelere daldım. Saray adımı olmak üzere eğitilmediğim, doğuştan da böyle olmadığım için bu gibi işleri o kadar az anlıyordum ki aldığım cezanın yumuşak ve kayırıcı olduğunu bir türlü anlayamadım. Tersine cezanın hafif olmaktan çok oldukça ağır olduğunu düşündüm. Belki yanılmışımdır. Bir ara yargıçların önüne çıkmayı düşündüm. Her ne kadar beni suçlayan maddelerdeki olayları inkar edemesem de hafifletici nedenler bulunabileceğini sanıyordum. Sonunda bir karara vardım. Gözlerimi kaybetmememi bu karara borçluyum. Blafutçu hükümdarını ziyaret etmek için bizim imparatordan daha önce aldığım izinden yararlandım. Üç gün geçmeden dostum genel sekretere bir mektup gönderdim. Aldığım izne dayanarak hemen o sabah Bilefuşçu'ya gitmeye karar verdiğimi bildirdim. Yanıtını beklemeden adanın donanmanın bulunduğu yere gittim ve büyük bir savaş gemisini çekerek başına bir halat bağladım. Demirini aldım, soyundum, elbiselerimi yanımda getirdiğim için yorganla beraber gemiye yerleştirdim. Sonra bazen yürüyerek bazen yüzerek gemiyi arkamdan çekip Bilefuşçu Krallık Limanı'na geldim. Halk beni çoktandır bekliyormuş. Beni Fushia adını taşıyan başkente gidebilmem için yanıma iki kılavuz verdiler. Kentin kapısına 200 metre yaklaşıncaya kadar kılavuzları elimde taşıdım. Orada durdum. Sekreterlerden birine geldiğime haber vermesini, Kral Hazretlerin emirlerini burada beklediğimi bildirmesini rica ettim. Bir saat sonra yanıt geldi. İmparator Hazretleri ailesi ve sarayın yüksek memurları ile beni karşılamaya geliyordu. 100 metre kadar ilerledim. İmparator ve yanındakiler atlarından, İmparatür imparatoriçe ve saray bayanları da arabalarından indiler. Korku ya da kaygılarını gösteren hiçbir belirti görmedim. Yere uzandım. İmparator ve imparatoriçenin ellerini öptüm. İmparatora şunları söyledim. Söz verdiğim gibi sizi ziyarete geldim ve bu ziyaret efendim imparatorun izniyle gerçekleşti. Böyle yüce bir imparatoru görmekle onur duyduğumu ve bağlı olduğum imparatora ters düşmemek koşuluyla elimden gelen hiçbir hizmi de dedim. Gözden düştüğümden söz etmedim. Evet, Bilefuscu Sarayı'nda nasıl karşılandığımı, ev ve yatak bulmak için çektiğim zorlukların ayrıntılarını anlatarak okurlarımı sıkmak istemem. Bilefuscu İmparatorluğu gibi yüce bir hükümdarın cömertliğiyle eşdeğer bir kabulle karşılandım. Barınacak bir ev bulunmadığı için de yorganıma sarılarak toprak üstünde yatmak zorunda kalmıştım. Ayrım 6 Sayfa 45 Bilefuscu'ya geleli üç gün olmuştu. Çevreyi görmek amacıyla adanın kuzeydoğu sahiline gitmiştim. Denizde yarım fersah kadar açıklarda devrilmiş bir sandala benzeyen bir şey gözüme ilişti. Ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkardım. Denizin içinde iki üç yüz metre kadar yürüdüm. Suların kabarmasıyla gördüğüm şey bana doğru yaklaşıyordu. Gerçekten bir sandaldı. Sanırım bir fırtınanın etkisiyle bir gemiden kopmuş denize düşmüştü. Hemen kente döndüm. İmparator hazretlerinden donanmasının kaybından sonra elinde kalan en büyük gemilerinden 20'sini ve amiralin komutasında olmak üzere 3000 denizci rica ettim. Gemiler hemen yola çıktı. Ben de en kestirme yolda, yoldan sandalı gördüğüm yere gittim. Sular sandalı biraz daha karaya yaklaştırmıştı. Denizcilerin hepsinde halatlar vardı. Daha sağlam olsun diye birkaç kat almıştım halatları. Gemiler geldi. Ben de soyundum ve denizin içinde sandala yüz metre yaklaşıncaya kadar yürüdüm. Sonra yüzerek sandala ulaştım. Denizciler halat attılar. Bir ucunu sandalın başında bir deliğe, öteki ucunu da bir savaş gemisine bağladım. Fakat bütün çabalarım boşa çıktı. Su boyumu açtığından işimi istediğim gibi göremiyordum. Bu durum karşısında yüzerek sandığı bir elimle itmeye başladım. Kabaran suların yardımıyla da oldukça ilerledim. Biraz sonra ayaklarım dibe değdi. Başımı su üstünde tutabiliyordum artık. 2 üç dakika dinlendim. Sonra sandalı birkaç kez daha iterek suların omuzlarıma kadar yükseldiği bir yere geldim. İşimin en güç tarafını atlatmıştım. Gemilerde bulunan öteki halatları çıkardım uçlarını sandala ve yanımda olan dokuz gemiye birer birer bağladım rüzgar uygundu gemiciler sandalı yedeğe aldılar ben de arkadan iterek sahile 40 metre yaklaştık gemi karada kalıncaya kadar suların çekilmesini bekledik 2000 bin kişinin yardımıyla sandalı alt üst etmeyi başardım. Çok zarar görmemişti. Sandalı Bilefuscu Krallık Limanı'na getirmek için çektiğim güçlülükleri anlatacak değilim. Ancak on günde iki kürek yaparak limana gelebildim. Beni büyük bir kalabalık karşıladı. Bu kadar kocaman bir gemi karşısında şaşırmışlardı. İmparatora talihimin önüme bir sandal çıkardığını, bununla ülkeme dönebileceğimi söyledim. Kendisinden sandalın, Donatımı için gereken gereçlerin sağlanması ve adasından ayrılmam için izin vermelerini rica ettim. Biraz sitem ettikten sonra izin verdi. Aradan pey zaman geçmişti. Lilliput imparatorunun bilefusçu sarayına hakkında bir haber göndermemiş olmamasına şaşırıyorum. Sonra öğrendim ki imparator Hazretleri planlarımdan hiç haberim olmadığını düşündüklerinden, vermiş olduğum sözü yerine getirmek üzere tüm sarayın da bildiği gibi kendi izniyle Bilefusçu'ya gittiğimi, Bilefusçu'daki törenler sona erince Lüliput'a döneceğimi sanıyormuş. Yine de böyle uzun süre dönmediğimi görünce kaygılanmaya başlamış ve Maliye Bakanı ile yardakçılarına danışmış. Sonra suçlarımı belirten maddelerin bir kopyasını yüksek bir kişiyle Bilefusçu'ya göndermişti. Elçi bilef uçu hükümdarına beni yalnız gözlerimi çıkararak cezalandırmakla yetinen efendisinin derin merhametini belirtmek, adaletten kaçtığımı ve iki saat içinde Lilliput'a dönmezsem elimden nardak nişanını alacaklarını bildirmek üzere emir almıştı. Elçi şunları da eklemiş. İki imparatorluk arasındaki barış ve dostluğun sürmesi için Lilliput İmparatoru, kardeşi Blefuscu imparatorundan emir vermesini ve elimi ayağımı bağlatarak bir hain olarak cezalandırılmam için Lilliput'a gönderilmemin sağlanmasını istiyordu. Blefuscu İmparatoru bakanlarıyla üç gün görüştü. Sonra bu işten affını isteyen nazik ve özür dileği bir yanıt vermişti. Beni elim ayağım bağlı olarak göndermenin olanaksız olduğunu kardeşi imparator da kabul ederdi. Çünkü her ne kadar bütün donanmasını elinden aldıysam da barış görüşmelerine kendisine yardımlarım dokunduğundan bana borçlanmıştı. Ayrıca iki imparatorun da yakında hiçbir kaygısı kalmayacaktı. Sahilde koca bir gemi bulmuştum. Denize açılabilecektim ve geminin benim yardımım ve yöntemimle donatılması için emir vermişti. Birkaç hafta sonra her iki imparatorluğunda benim gibi ağır bir yükten kurtulacağını umuyordu. Elçili Puta dönmüş, Brefus'u imparatoru her şeyi bana anlattı, hizmetinde kalmak istersem beni koruyacağını da ekledi. Bu önerinin yürekten olduğunu bildiğim halde elimde oldukça hükümdar ve bakanlara hiçbir zaman güvenmemeye karar vermiştim. İyi niyetleri için gereken teşekkürleri sunduktan sonra beni bağışlamasını rica ettim. Bahtım önüme iyi kötü bir gemi çıkarmıştı. Böyle güçlü hükümdarlar arasında bir anlaşmazlığa neden olmaktansa bahtımı denizlerde denemeye karar verdiğimi söyledim. Hiç gücenmedi. Hatta sonradan bir yolda öğrendiğime göre kendisi de bakanların çoğu da çok memnun olmuşlardı. Bu düşünceler yüzünden kararlaştırdığımdan önce yola çıkacaktım. Bir an önce gitmemi isteyen saray yüksek kişileri de çabalarıma istekle katıldılar. 500 işçi, ülkede bulunabilen en sağlam bezleri 13 kat dikilerek gösterdiğim biçimde sandalıma iki yelken yapmaya uğraşıyordu. En kalın, en sağlam iplerinden 10-20 ya da 30'unu bir arada bükerek kendime ip ve halat yapmak için epey sıkıntı çektim. Uzun araştırmalardan sonra deniz kenarında bir rastlantı sonucu bulduğum büyük bir taşı da demir olarak kullanacaktım. 300 ineğin don yağını Sandalımı yağlamak ve başka işler için kullandım. Direk ve kürek yapmak için en büyük ağaçlardan bazılarını keserken çok güçlük çektim. Bereket versin, İmparatorun gemici ustaları kaba işleri ben yaptıktan sonra kürekleri, direkleri düzlemek için bana yardım ettiler. Bir ay içinde her şey hazırlandı. İmparatora haber yolladım. Emirlerini beklediğimi, veda etmek istediğimi bildirdim. İmparator ailesiyle birlikte saraydan çıktı. Ellerini öpmek üzere yüzük koyun yere yattım. İmparatorice ve kral soyundan prens ve prensesler ellerini lütfen uzattılar. İmparator hazretleri her biri 200 sproktuk 50 kese armağan etti. Bir boy resmi de bir boy resmini de verdi. Bunları iyice korumak için hemen eldivenimin, eldivenimin içine yerleştirdim. Bilefucçidan ayrılırken yapılan törenleri anlatarak okuyucularımı sıkmayacağım. Bindiğim sandalda yalnız değildim. Sandalıma 100 kadar sığır, 300 koyun, uygun ölçüde ekmek, içecek ve dört aşçının pişirebileceği kadar yiyecek varken, ayrıca canlı olarak da 6 inek, 2 boğa, 1 o kadar da koyun ve koç vardı. Amacım bunları ülkeme götürerek üretmekti. Hayvanları denizdeyken beslemek için de sandala büyük bir de demet saman, bir çuvalda tahıl koydum. Yerlilerden bir düzine kadar götürmeyi çok istedim, ama imparator izin vermedi ceplerimi arattı. Uyruklarından hiçbirini götürmeyeceğime şerefim üzerine yemin ettirdi. Böylece her şey elimden geldiği kadar tamamladıktan sonra 24 Eylül 1701'de sa sabah saat altıda yola çıktım. Rüzgar güneyden doğudan rüzgar güneydoğudan esiyordu. Kuzeye doğru dört fersah ilerledikten sonra kuzeybatıda yarım fersa küçük bir ağa gözüme ilişti. İlerledim. Adanın rüzgar altı yanına demir attım. Ada herhalde boştu. Bir parça bir şey yedikten sonra yattım. Sanırım altı saat uyumuşum. Çünkü uyandıktan iki saat sonra gün doğdu. Gece de açıktı. Güneş doğmadan kahvaltımı yaptım. Demir aldım. Uygun bir rüzgar vardı. Cep pusulamın yardımıyla bir gün önceki rotayı tuttum. Amacım başarabilirsem Van Diemen topraklarının kuzey doğusunda bulunduğu sandığım Sandığım adalardan birine gitmekti. O gün hiçbir şeye rastlamadım. Ama ertesi gün öğleden sonra saat üçte, Hesabıma göre, Bir 24 uscudan yirmi dört fersahlık bir uzaklıkta, Güneydoğu'ya doğru yol alan bir yelkenli gördüm. Benim rotam doğuya doğruydu. Bağırdım. Yanıt alamadım. Rüzgar hafiflediğinden yelkenliğe yavaş yavaş yaklaşıyordum ve hemen bütün yelkenlerimi açtım ve yarım saat sonra gemiden beni görmüş olacaklar ki bayrak çektiler, bir elde silah attılar. İçimde sevgili ülkemi ve orada bıraktığım çoluk çocuğumu görebilme umudu doğdu ansızın. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Gemi yelkenlerini gevşetti. Ben de akşam beşle altı arası yanına gelebildim. 26 altı Eylüldü. İngiliz bandırasını görünce içim titredi. İnek ve koyunlarımı ceplerime yerleştirdim. Bütün yiyeceklerimi yanıma alarak gemiye çıktım. Gemi kuzey ve güney denizleri yoluyla Japonya'dan dönen bir İngiliz ticaret gemisiydi. Kaptanı çok usta bir denizciydi. Otuz derece güney ennemindeydik. Gemide yaklaşık elli kişiydik. Bunların arasında eski bir arkadaşım rastladım. Kaptana hakkımda çok iyi şeyler söyledi. Kaptan da bana çok iyi davrandı. Nereden geldiğimi, nereye gittiğimi sordu. Ben de birkaç sözcükle her şeyi anlattım. Ama kaptan sayıkladığımı, geçirmiş olduğum tehlikelerden ötürü delirdiğimi sandı. Bunun üzerine cebimden siyah sığırımda koyunları çıkardım. Şaşırmıştı. Söylediklerimin doğru olduğuna inandı. Sonra Blafus İmparatoru'nun verdiği altınları, boy resmini, o ülkeden getirdiğim birkaç tuhaf şeyi gösterdim. Kaptana 200 sikprukluk iki kese sundum. İngiltere'ye vardığımızda bir inekle gebe bir koyun armağan edeceğime de söz verdim. Yolculuğumuz iyi geçti. 13 Nisan, 19... 13 Nisan 1702'de İngiltere'nin güney sahiline vardık. Ama canımı sıkan bir olay olmuştu. Gemideki fareler koyunlarımdan birini yemişlerdi. Zavallının kemiklerini bir delikte buldum. Öbür hayvanlarımı sağ salim karaya çıkardım. Greenwich'te bir çayır otlamalarını sağladım. Onlar nefisti, büyük bir iştahla yiyorlardı. Yolda da kaptan peksimetlerinden vermeseydi öyle uzun bir yolculukta hayvanlarımı besleyemezdim. Peksimetleri dövmüş, toza haline getirmiş, su ile karıştırmıştım. Hayvanlarımın hep hayvanlarım hep bu lapadan yemişlerdi. İngiltere'de kaldığım kısa sürede hayvanlarımı seçkinlere ve öbür isteyenlere göstererek epey para kazandım. Sonra ikinci yolculuğuma çıkmadan önce 600 altına sattım hayvanları. Son yolculuğumdan dönünce koyunların epey üremiş olduğunu gördüm. yapağılarının güzelliği inşallah yünlü sanayimizin yararına olur. Karım ve ailemle geçirdiğim zaman yalnızca iki ay. Yabancı ülkeler görmek istiyordum. O doymak bilmez istek daha fazla kalmama olanak vermedi. Karım, oğlum, kızımla vedalaşırken ağlaştık. Sonra Hindistan'a giden 300 tonluk Adventure adlı bir ticaret gemisine bindim. Bu yolculuğumu gezilerimin ikinci bölümünde anlatacağım. Ayrım 7. Sayfa 50. 20 Haziran 1702'de Adventure ile Hindistan'a doğru yola çıktım. Ümit Burnu'na gelinceye dek rüzgar çok uygundu. İçecek su almak için karaya çıktık ama gemide su sızdıran bir delik açıldığını gördük ve bütün malları boşalttık. Böylece kışı burada geçirdik. Ayrıca kaptanımız sıtmaya yakalandı. Ümit Burnu'ndan Marta Mart sonunda ayrıldık sonunda. Bu yolculukta da Madagaskar Boğazı'nı aşıncaya kadar yolculuğumuz iyi geçti. Bu denizlerde Aralık ayı ile Mayıs ayına dek kuzeybatıdan düzgün bir rüzgar esermiş ama biz 19 Nisan'da Madagaskar'ın kuzeyine 5 derece güney enlemine geldiğimizde rüzgar batıdan gelerek şiddetlendi. Bizi kaptanımız 2 Mayıs'ta saptadığına göre Moluk Adaları'nın biraz doğusuna Ekvator'un 3 derece kadar kuzeyine attı. Ardından rüzgar dindi. Her yer sessizlik içindeydi. Ben oldukça sevinçliydim ama kaptanımız bu denizlerde çok dolaşmış tecrübeli bir denizci olduğundan şiddetli bir fırtınaya hazır olmamızı söyledi. Hemen ertesi gün güney musonu denilen bir rüzgar esmeye başladı ve ardından fırtına geldi. Fırtına ise batı güneybatıdan esen bir rüzgar izledi. Öyle sanıyorum ki beş yüz fersah kadar doğuya sürüklenmiştik. Gemideki en yaşlı ve deneyimli denizciler bile nerede olduğumuzu bilmiyorlardı. Bunun yanı sıra yiyeceklerimiz ve gemimize hiçbir şey olmamıştı. Yalnızca su sıkıntısı çekiyorduk. 10 Haziran 1703'te Gabya çubuğu üzerindeki Muço bağırdı. ''Kara göründü!'' diye. 17 Haziran'da ise büyük bir ada ya da kıta adamı kıta mı bilmiyordu karşımıza çıkıverdi. Güneyinde ufak bir çıkıntı ve bir koy vardı. Koy 100 tondan fazla bir gemiyi barındıramayacak kadar sığ olduğundan bir fersah açıklarında demirledik. Kaptan 12 silahlı tayfayı karaya gönderdi. Yanlarına bir fıçı almalarını da tembihledi. Çünkü belki de su bulurlardı. Ben de kaptandan izin istedim. Tayfalarla birlikte gitmek için Ülkeyi görmek, yeni şeyler bulmak istiyordum. Karaya çıktık. Ne bir dere, ne pınar, ne de bir insan izine rastladık. Bunun üzerine tayfalarımız içecek su aramak üzere sahilde dolaşmaya başladılar. Ben de yalnız başıma, içerlere iki kilometre kadar ilerledim. Ülke kıraç ve kayalıktı. Yorulmaya başlamıştım. Merak edilecek bir şey de görmediğim için koya doğru yavaş yavaş yürüdüm. Deniz karşıma çıkınca baktım, tayfalar sandala binmiş. Can korkusuyla küreklere asılmış, gemiye doğru yol alıyorlar. Hiçbir yararı olmadığını bildiğim halde aralarından bağıracaktım. Ama ansızın dev gibi bir yaratığın denizin içinden olanca hızıyla yürüyerek onları izlediğini gördüm. Su ancak dizlerine geliyordu. Çok uzun adımlar atıyordu. Bereket versin, tayfalar yarım fersah ilerlemişlerdi. Denizde de sivri kayalar vardı. Bu yüzden dev adam sandala yetişememişti. Bunu bana sonradan söylediler, çünkü bu maceranın sonunu beklemeye cesaret edememiş, olanca hızımla döndüğüm tarafa koşmuştum. Çok dik bir yokuştan çıktım ve tepede ülkenin bir parçasının genel görüntüsüyle karşılaştım. Baştan başa ikiliydi. Sanırım saman elde etmek için ekilmiş bu topraklarda oçların uzunluğu beni şaşkına düşürdü. Boyları aşağı yukarı altı metreydi. Buradan bir ana yola çıktım. Ben bunu ana yol sanmıştım. Meğer halk arpa tarlalarını geçmek için kullanıyormuş bu patikayı. Bir süre yürüdüm. Çevremde bir şey göremiyordum. Ürün zamanı yakın olduğu için o ekinler 12 metreye kadar yükselmişti. Bir saat kadar yürüdüm ve bir tarlanın kenarına gelebildim. Çevresi en az 36 metre boyunda bir çitle çevrilmişti. Ağaçlar o kadar yüksekti ki boylarını bir türlü hesaplayamadım. Bu tarladan yanındakine geçmek için beş parmaklık bir merdiven vardı. Sonuncu basamağın üstünde kocaman bir taş duruyordu. Buraya çıkamazdım çünkü basamaklar iki, üstteki taşta da yedi metre yüksekti. Çitte geçebileceğim bir gedi kararken, yandaki tarlada bu ülke halkından birini gördüm. Merdivene doğru yürüyordu. Biraz önce sandalı kovalayan adamın boyundaydı. Bir çan kulesi kadar uzun olup her adımda on metre kadar ilerliyordu. Çok korkmuş ve şaşırmıştım. Koştum, ekinlerin arasına gizlendim ve oradan bu devin merdivenin üzerine çıktığını gördüm. Sağındaki tarlaya baktı, ses borularından birkaç derece daha gür bir sesle bağırdı. Ses o denli yüksekteki gök gürlüyor sandım. Sonra onun gibi yedi dev, ellerinde bizimkilerden yedi katı büyüklükte... Oraklarla geldiler. Bu devler kendilerini çağıran adam kadar iyi giyinmemişlerdi. Sanırım hizmetçileri ya da işçileriydiler. Çünkü onun birkaç sözü üzerine tarladaki ekinleri biçmeye başladılar. Onlardan elimden geldiği kadar uzaklaşmaya çalışıyordum. Ama ekin saplarının arası 30 santim olduğundan geçmek için büyük zorluk çekiyordum. Her neyse bir atılışla ekinlerin rüzgar ve yağmurla yere yatmış olduğu bir yere geldim. Artık bir adım daha atmama olanak yoktu. Saplar birbirine öyle dolaşmıştı ki aralarından bir, bir türlü sürünerek geçemiyordum. Yere düşmüş başakların püskülleri de öyle sağlam, öyle sivriydi ki elbiselerimi delip etlerime batıyordu. Biçilcilerin çıkardığı gürültüden yüz metre kadar arkamda olduklarını anladım. Yorgundum, cesaretim kırılmıştı, üzüntülü ve umutsuzdum. Sonra bir sabah yolu nasıl uzandım ve o an hayatımın burada sona ermesini yürekten diledim. Dul kalacak karım, yetim yavrularımı anımsadım. İçim sızladı. Dostlarımın ve akrabalarımın sözlerini dinlemeyerek ikinci kez geziye çıktığım için pişmandım. Niçin bu denli inat ve çılgınlık yapmıştım? Endişeleyle kıvranırken Lilliput'u düşündüm bu kez. Lilliputlular beni bu dünyanın en büyük Harikası saymışlardı. Koca bir imparatorluk donanmasını kol gücüyle çekmiştim ve o ülkenin tarihine geçecek, milyonlarca kişinin tanıklık ettiği ama gelecek kuşaklara inanmakta güçlük çekeceği daha birçok şey yapmıştım. Bir Lili putluğunun bizim aramızda olacağı gibi benim de bu ülkede önemsiz bir yaratık görünmekte duyacağım utancı düşündüm. Ama bu sanırım başıma gelecek belaların en kötüsü değildi. Çünkü insanlar gövdelerinin iriliği ölçüsünde yabanıl ve yıkıcı olduklarına göre bu koca yaratıkların biri beni yakalayacak olursa bir lokmada yutardı. Korku ve şaşkınlık içindeydim. Yine de bu düşüncelere dalmaktan kendimi alamamıştım. Bu ara biçicilerden biri yattığım yere 10 metre kadar yaklaşmıştı. Bir adım daha atsa ya ayağının altında ezilecek ya da bir orak darbesiyle ikiye bölünecektim. Tam adımın atacağı sıra can korkusuyla avazım çıktığı kadar bağırdım. O, kaca, o koca yaratık duru verdi. Bir süre sağa sola bakındı. Sonra beni yattığım yerde gördü. Tıpkı küçük, tehlikeli bir hayvanı ısırmasına, tırmalamasına meydan vermeden yakalamak isteyen biri gibi beni özenle süzdü. İngiltere'de gelincik yakalamak için ben de böyle davranırdım. Sonra baş ve işaret parmaklarıyla belimi arkadan kavradı ve biçimimi görmek için beni gözlerine üç metre kadar yaklaştırdı. Ne yapmak istediğini anlamıştım. Bu yüzden talihimin yardımıyla da beni yerden on sekiz metre yükseklikte sımsıkı tutup yanlarımı acıtmakla beraber parmaklarından kayarım korkusuyla hiç çırpınmamaya karar verdim. Yalnız gözlerimi güneşe doğru kaldırıp ellerimi yalvarır gibi birbirine kavuşturdum. Durumuma uygun, acıklı ve alçak gönüllü bir sesle birkaç sözcük söyledim. Bizim öldürmek istediğimiz küçük, zararlı hayvanları yere çarptığımız gibi beni fırlatıp parça parça etmesinden korkuyordum. Talihim varmış, sesim ve işaretlerim hoşuna gitmiş olacak ki beni merakla süzmeye başladı. Ne dediğimi anlamamakla beraber heceleri ses, heceli sesler çıkarmama şaşırmıştı. Bense bu ara inlemekten, yaşlar dökmekten kendimi alamıyor, başımı sürekli yanlarıma çevirerek parmaklarının baskısıyla ne acılar duyduğumu anlatmaya çalışıyordum. Ne demek istediğimi galiba anladı, ceketini açarak beni içine yerleşirdi ve zaman yitirmeden efendisinin yanına döndü. Efendisi benim tarlada ilk gördüğüm adamdı. Zengin bir çiftçiydi. Hizmetçisinin benim hakkımda dili döndüğü kadar söylediklerini dinledikten sonra yerden bir baston boyunda küçük bir saman çöpü aldı ve bununla ceketimi kaldırdı. Ceketimi galiba doğanın vermiş olduğu bir örtü sanmıştı. Yüzümü daha iyi görmek için de saçlarımı üfledi. Hizmetçine, hizmetçilerini çağırarak, Sonradan öğrendiğime göre tarlada bana benzer başka hayvanlar görüp görmediklerini sordu. Sonra beni dört ayak üstü yere bıraktı. Hemen kalktım. Aşağı yukarı yürümeye başladım. Kaçmak istemediğimi göstermek istiyordum. Hepsi çevreme toplandı. Hareketlerimi daha yakından görmek istiyorlardı. Şapkamı çıkardım. Çiftçiye dönerek saygıyla eğildim. Sonra dizüstü çöktüm. Ellerimi ve gözlerimi havaya kaldırdım. Ve var gücümle bağırarak birkaç sözcük söyledim. Cebimden altın dolu bir kese çıkararak saygıyla kendisine uzattım. Kimse keseyi avucunun içine aldı ve yeniden çıkardığı bir iğnenin ucuyla evirdi, çevirdi, ne olduğunu bir türlü kestiremedi. Elini yere koymasını işaret ettim ve keseyi aldım. Ağzını açarak içindeki bütün altınları avucuna boşalttım. Çiftçi serçe parmağını ağzına götürerek ıslattı. Büyük altın paralardan birini, sonra ikincisini parmağına yapıştırarak aldı, baktı. Ne olduklarını anlayamamıştı sanırım. Altınları keseye, keseyi de cebime koymamı işaret etti. Ben alması için birkaç kez daha uzattım. Ama sonra kesebimi cebime koymaktan başka bir çare bulamadım. Çiftçi akıllı bir yaratık olduğuma inanmıştı. Bana birkaç kez bir şeyler söyledi. Sesi tıpkı su değirmenlerinin çıkardığı gürültü gibi kulaklarımın içinde uğuldadı. Ama sözcüklerin, hecelerinin hep... Ama sözcüklerin hecelerini ayırt edebiliyordum. Bütün gücümle bağırarak bildiğim bütün dillerde cevap verdim. Kulağını bana iki metre kadar yaklaştırmıştı ama bir yararı olmadı. Bir türlü anlaşamadık. Çiftçi, hizmetçilerin işlerine gönderdi. Sonra cebimden mendilini çıkararak iki kat etti. Sol elinin içine yaydı. Elini de düz ve ayası yukarı... Olmak üzere yere koydu. İçine girmemi işaret etti. Mendil 30 santimetre kadar kalın olduğundan bunu kolaylıkla yapabilirdim. Sözünü dinlemek gerektiğini düşündüm. Yere düşmeyeyim diye de mendilin içine boylu boyunca uzandım. Çiftçi beni daha fazla emniyete almak için mendilin geri kalan kısmıyla başımı dışarıda bırakarak beni sardı. Sarmaladı ve böylece evine götürdü. Karısını çağırarak beni gösterdi. Kadın tıpkı İngiltere'deki bayanların kurbağa veya örümcek görünce irkildikleri gibi bağırarak geri çekildi. Fakat nasıl davrandığımı, kocasının işaretlerine göre nasıl hareket ettiğimi görünce bana alıştı ve giderek artan bir sevgi beslemeye başladı. Öğle vakti bir hizmetçi yemek getirdi. Bir çiftçinin sade hayatına uygun bol bir et yemeğiydi ve 7 metre çapında bir tabak içindeydi. Aile halkı, çiftçi, karısı, üç çocuğu ve yaşlı bir büyük anne sofraya oturdular. Çiftçi beni masanın üstüne kendisinden biraz uzağa yerleştirmişti. Masanın yüksekliği 10 metre kadardı. Korku içindeydim. Yere düşmeyeyim diye kenardan elimden geldiği kadar uzak kalmaya çalışıyordum. Sonra çiftçinin karısı biraz et doğradı. Ekmek ufaladı ve tahta bir çanak içinde önüme koydu. Kendisine doğru saygıyla eğildikten sonra cebimden çatal bıçağımı çıkardım, yemeğe koyuldum. Bu halim pek hoşlarına gitmişti. Çiftçinin karısı hizmetçilerinin birinden ufak bir kadeh getirmesini istedi ve kadehi içkiyle doldurdu. Aşığı yukarı on litre kadar alıyordu kade. Güçlükle kabı iki elimle kaldırdım ve ev sahibi hanımın sağlığına büyük bir saygıyla içtim. Gereken sözleri avazım çıktığı kadar bağırarak İngilizce söylemiştim. Ev halkı kahkahalarla öyle güldü ki gürültüden az kalsın sağır olacaktım. İçki hafif elma şarabı tadındaydı. Oldukça hoştu. Ev sahibi çiftçi tabağına yaklaşmamı işaret etti. Masanın üstünde yürürken iyi yürekli okuyucularımın da kolaylıkla anlayacakları ve bağışlayacakları gibi öyle bir şaşkınlık içindeydim ki ayağım bir ekmek kabuğuna takılı takılıverdi. Yüzü, kayın, yüzü koyun düştüm fakat bir yerime bir şey olmadı. Hemen ayağa kalktım ve bu iyi adamların kaygılandıklarını görerek nezaket yolu kolumun altında taşıdığım şapkamı aldım. Başımın üstünde sallayarak üç kez selam verdim. Bir şey olmadığını anlatmak istiyordum. Efendime, bundan böyle çiftçi efendim diyeceğim. Doğru yürürken en büyük ve en yaramaz oğlu bacaklarımdan yakaladı ve beni öyle yükseklere kaldırdı ki tir tir titremeye başladım. Babası beni hemen elinden kaptı ve kulak tozuna öyle bir şamar patlattı ki bu tokatla bir Avrupa atlı birliği yere serebilirdi. Çocuğun sofradan kaldırılmasını emretti. Fakat ben çocuğun kin beslemesinden korkarak ve bizimkilerin serçe, tavşan, kedi ve köpek yavruları gibi hayvanların nasıl canlarını yaktıklarını düşünerek diz çöktüm ve çocuğu göstererek bağışlanmasını rica ettiğimi efendime anlatmaya çalıştım. Razı oldu. Böylece çocuk yine sofraya oturdu. Ben de gidip elini öptüm. Efendim oğlunun elini tutarak beni yavaş yavaş okşattı. Yemekte hanımımın en çok sevdiği kedisi kucağına atlamıştı. Ben bir düzine çorap dokuyucusunun makineyle çıkarabileceği bir gürültü işitmiş, başımı çevirmiştim. Meğer bu gürültü hayvanın hırıltısıymış. Hanımım kediye yiyecek veriyor, sırtına okşuyordu. Başını ve pençelerinden birini görerek hayvanın üç öküz büyüklüğünde olabileceğini tahmin ettim. Masanın en uzak ucunda, ondan on beş metre ötedeydim. Hanımım birden üzerime atılıp beni pençesiyle yakalamasın diye hayvanı sıkı sıkı tutmuştu ama hayvanın yabanlı görünüşü rahatımı kaçırıyordu. Fakat çok geçmeden hiçbir tehlike olmadığını anladım. Efendim beni alıp kedinin üç metre yakınına koyduğu halde hayvan aldırış bile etmedi. Yabanlı hayvanlar bir kimsenin kendilerinden kaçtığını veya korktuğunu görürlerse onu kovalar ya da ona saldırırlarmış. Ben bunu birkaç kez duymuş, gezilerimde edindiğim tecrübelerle de doğru olduğunu anlamıştım. Onun için bu nazikanda ürkeklik belirtisi göstermemeye karar verdim. Kedinin yanı başında hiç yılmadan aşağı yukarı dolaştım. Hatta yarım metre yanına bile sokuldum. Kedi benden, benim ondan korktuğumdan daha fazla ürke, ürkerek sindi. Köpeklerden pek o kadar korkmuyordum. Üç dört tanesi odaya girdi. Çiftçilerin evlerinde böyle şeyler olağandır. İçlerinde iri bir bekçi köpeğiyle bir tazı vardı. Köpek dört fil kadar büyüktü. Tazı ondan daha boylu olmakla beraber o kadar iri değildi. Derken yemek bitmek üzereyken bir süt nine, kucağında bir yaşında bir çocukla içeri girdi. Çocuk beni görünce öyle bir yaygara kopardı ki sesi kilometrelerce uzaktan duyulabilirdi. Bu yaygarayla beni oyuncak olarak eline vermelerini anlatmaya çalışıyordu. Annesi çocuğu memnun etmek için beni kaldırarak çocuğa uzattı. O da hemen belimden yakalayarak başımı ağzına soktu. Öyle bağırdım, öyle bağırdım ki çocukcağızın ödü koptu. Beni hemen bıraktı. Annesi yetişip de önlüğünü tutmasaydı yere düşecek parça parça olacaktım. Sütline çocuğu yatıştırmak için eline çıngırağını verdi. Bu, çocuğun beline halatla asılı, içinde koca taşlar bulunan oyuk bir kaptı. Fakat oyuncağın da yararı olmadığını görünce son çareye başvurdu. Çocuğu emzirmeye koyuldu. Yemek bitti sonunda. Efendim odadan çıkıp işçilerin yanına gitti. Karısına beni koruması için sıkı sıkı tembih ettiğini anladım sesinden. Çok yorgundum. Uykum vardı. Hanımım farkına vardı. Beni yatağının üzerine koydu ve temiz beyaz bir mendille üstümü örttü. Bu mendil savaş gemilerinin maistra yelkeninden daha geniş, daha kabaydı. İki saat kadar uyumuşum. Rüyamda karım ve çocuklarımla birlikte evde olduğumu gördüm. Ama uyanıp da kendimi iki üç yüz metre genişliğine iki yüz metreden fazla yükseklikte koca bir odada yirmi metre eninde bir yatakta bulunca üzüntüm büsbütün arttı. Hanımım ev işlerini görmek üzere yanımdan ayrılmış, odayı kilitlemişti. Yatak yerden sekiz metre kadar yüksekti. İnmek istiyordum ama kimseyi çağırmaya kalkışmadım. Çünkü ne kadar bağırsam yararı olmayacaktı. Sesimin yattığı odadan epey uzakta olan ve ev halkının bulunduğu mutfağa kadar gidebilmesine olanak yoktu. Ben bu durumdayken iki fare yatağımın perdelerine tırmanarak yatağıma çıktı. Koklaya koklaya aşağı yukarı koşuşmaya başladılar. Bir tanesi hemen hemen yüzümün yanına gelince korkuyla yerimden fırladım. Kendimi savunmak için kemerimdeki kılıcı çektim bu korkunç hayvanlar bana iki yandan saldırıyordu biri ön ayaklarımı boynuma bile uzattı ama bereket versin bana bir zararı dokunmadan karnımı deştim. ayaklarıma sarı, serili verdi karnını değdim ayaklarıma serili verdi ötekisi arkadaşının başına geleni görünce kaçmak istedi ama ben daha önce davranarak sırtında koca bir yara açtım hayvan arkasından kan sıza, sıza gözden kayboldu Başarıyla sona eren bu serivenden sonra yatağın üzerinde aşağı yukarı gezinmeye başladım. Biraz nefes almak, kendimi toparlamak istiyordum. Fareler iri bir köpek kadar büyüktü. Fakat daha çevik, daha yabanıldılar. Bereket versin, yatarken kemerimi çıkarmamıştım. Yoksa beni muhakkak paramparça eder, yutuverirlerdi. Ölen farenin kuyruğunu ölçtüm. iki metreden beş santim eksikti. Hala kan sızan ölüsünü yatağın üzerinde sürüklerken midem bulandı. Ölmediğini anlayınca da kılıcımla boynuna bir daha vurdum ve öldürdüm. Kısa bir süre hanımım... Kısa bir süre hanımım geldi, beni böyle kanlar içinde görünce koştu, elini aldı. Gülümseyerek yaralı olmadığımı anlatmak için başka işaretler yaparak ölü fareyi gösterdim. Sevindi buna ve hizmetçiyi çağırdı. Hizmetçi fareyi bir maşayla tutturarak pencereden dışarı attı. Sonra beni bir masanın üstüne koydu. Kan içindeki kılıcımı gösterdim ona. Sonra ceketimin eteğiyle üstündeki kanı silerek kınına yerleştirdim. Ayrım 8 Sayfa 58 Hanımmın bir kızı vardı. Dokuz yaşındaydı. Bu kız yaşına göre çok olgun, iğne işlerinde usta ve bebeğini giydirmede çok becerikliydi. Bana gece yatmam için annesiyle birlikte bebeğinin beşiğini kurmuştu. Beşiği küçük bir konsolun gözüne koydular ve farelerden uzak olması için tavana asılı bir rafa yerleştirdiler. Bu evde kaldığım sürece hep orada yattım. Sonra yavaş yavaş dillerini öğrendikçe istediklerimi anlatabiliyor, gittikçe rahat ediyordum. Genç kız o kadar becerikliydi ki elbiselerimi birkaç kez önünde çıkardıktan sonra beni giydirip soymayı öğrenmişti. Ama izin verdiğinde onu bu zahmete sokmazdım. Bulabildiği en ince bezlerle, bunlar çuval bezinden daha kabaydı, bana yedi gömlek ve çamaşır dikti. Çamaşırlarımı hep kendi elleriyle yıkardı. Bana dillerini de öğretiyordu. Ben bir şeyi işaret et, ederdim, o da bunun kendi dillerindeki adını söylerdi. Böylece birkaç gün içinde istediğim şeyleri atlarıyla söyleyebildim. Çok iyi huylu bir kızdı, boyu 12 metreden biraz fazlaydı ve yaşına göre kısa sayılırdı. Bana girildirik adını taktı, ev halkı, sonradan bütün ülke beni bu atla çağırdı. Bu sözcük minik yavru demektir, bu ülkede sağ kalabildiysem bunu bu kıza borçluyum. Onun yanından hiç ayrılmadım. Onu bulumdaldık çiçim yani küçük dadım diye çağırırdım. Bana gösterdiği özen ve sevecenliği böylece belirtmeyi unutmuş olsaydım nankörlük etmiş olurdum. Efendimin kendi tarlasında, Sıplaknuk büyüklüğünde tuhaf bir hayvan bulduğu haberi bütün yörede duyulmuştu. Bu yaratığın her yanı tıpkı insan şeklindeydi. insan hareketlerini taklit ediyor, kendisine özgü bir dille konuştuğu gibi ülkenin dilinde de birkaç sözcük söyleyebiliyordu. İki ayak üstünde dimdik yürüyebiliyordu. Uysal ve yumuşak huylu olup çağrıldığında geliyor, emredilen her şeyi yapıyordu. Çok ince kolları, bacakları, üç yaşında bir soylu kızdan daha güzel bir teni vardı. Sonra efendimin komşusu ve iyi bir dostu olan bir çiftçi söylenenlerin doğru olup olmadığını öğrenmek için bir gün bizi ziyarete geldi. Beni ortaya çıkardılar ve bir masanın üstüne koydular. Efendimin emri üzerine yürümeye başladım, kılıcımı çektim, sonra tekrar kınına soktum. Sonra konuğumuzun önünde saygıyla eğildim ve küçük dadımın öğrettiği gibi kendi dilimde hatırını sordum. ''Hoş geldiniz'' dedim. Bu adam oldukça yaşlıydı, gözleri iyi görmüyordu. Bu yüzden beni daha iyi görebilmek için gözlük takmıştı. Kahkahayla gülmekten kendimi alamadım. Çünkü gözleri bir odaya iki pencereden ışığını döken tam bir aya benziyordu. Bizim ev halkı kahkahalarımın nedenini anlayınca benimle beraber güldüler Yaşlı adam buna sinirlenip kızacak kadar budalalık gösterdi. Yaşlı adam çok pinte olarak tanınmıştı ve bunun ne kadar haklı olduğunu başıma gelen felaketle anladım. Yaşlı adam efendime evimizden kırk kilometre ötede atla yarım saatlik bir kentte kurulacak pazarda beni parayla halka göstermesini alçakça önerdi. Ben, efendimle dostunun de bir beni göstererek fısıldaşlıklarını görünce başıma bir çorap örüldüğünü tahmin etmiş, korkumdan bazı sözlerini işittiğimi anladığımı sanmıştım. Ertesi, Ertesi sabah Gulumdalt Klilt bana annesinin ağzından kurnazlıkla alabildiği her şeyi anlattı. Kızcağız beni kucağına aldı, utanç ve üzüntüden iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Başıma bir kötülük geleceğinden, kaba saba adamların beni ellerine alarak sıkıp öldüreceklerinden ya da sakat bırakacaklarından korkuyordu. Ne kadar alçak gönüllü olduğumu, onuruma ne kadar bağlı bulunduğumu ve o bayığı adamlara para karşılığı gösterilmekle ne derin bir tiksinti duyacağımı biliyordu. Annesiyle babası, grill dirigi, kendisine armağan etmeye söz vermişlerdi. Ama şimdi tıpkı geçen yıl yaptıkları gibi davranıyorlardı. Geçen yılda güya bir kuzu armağan etmişler, ama hayvan beslenip yağlanınca kasaba satmamış. Ama hayvan beslenip yağlanınca kasaba satmışlar. Oysa ben küçük dadım kadar endişeli değildim, umudumu hiç yitirmemiştim bir gün gelecek özgürlüğe kavuşacaktım ve oraya buraya götürülmekle uğrayacağım hakarete gelince bu ülkede tam bir yabancıydım ve yurduma dönebilirsem başıma gelen bu felaketten ötürü beni kimse ayıplayamazdı büyük britanya kralı benim durumumda olsaydı aynı felakete boyun eğmek zorundaydı çünkü Efendim dostunun dediği gibi beni bir kutuya koydu. Kızını da arkasında bir yastığa oturtarak panayır günü yanın yakındaki bir kente götürdü. Kutumun her yanı kapalıydı. Ayrıca girip çıkabilmem için küçük bir kapı, birkaç tane de ufak hava deliği vardı. Ama küçük dadım uzanıp yatmam için bebeğimin yorganını, bebeğinin yorganını kutuya yerleştirmeyi unutmamıştı. Bu yolculuk ancak yarım saat sürdüğü halde beni fazlaca sarsmış, bitkin bir hale getirmişti. Çünkü beygirin her adımı on iki metreydi ve yürürken öyle yükseklere sıçrıyordu ki kutum tıpkı fırtınaya atılan bir gemi, gemi gibi fakat daha sık olarak inip çıkıyordu. Efendim her zaman uğradığı bir hana gelince altından indi danışıp gereken hazırlıkları yaptıktan sonra bir çığırtkan tuttu. Çığırtkan, bedeninin her yanı insana benzeyen, birçok sözcükler söyleyebilen ve daha birçok maskaralıklar yapan Sıplakluk, bu ülkede bulunan 1 metre 80 santim uzunluğunda ince yapılı bir hayvan, Sıplakluk boyunda çok tuhaf bir hayvanın yeşil kartal hanında görülebileceğini bütün kente duyurdu. Han'ın 150 metrekare büyüklüğünde en büyük odasındaki bir masanın üstüne koydular beni. Küçük dadım bana bakmak ve ne yapmam gerektiğini söylemek üzere masanın kenarında alçak bir iskenmeye oturtmuştu. Efendim kalabalığı önlemek için içeriye 30 kişiden fazla seyirci almıyordu. Dadımın emirlerine uyarak masanın üstünde dolaşmaya başladım. Bana anlayacağımı bildiği sorular soruyordu. Ben de avazım çıktığı kadar bağırarak cevaplar veriyordum. Birkaç kez seyircilere döndüm. Eğilerek selamladım. Hoş geldiniz dedim ve öğrenmiş olduğum daha başka şeyleri söyledim. Bulumda klit bana bardak olarak verdiği içecek dolu bir yük aldım. Seyircilerin sağlığına içtim. Kılıcımı çekerek İngiltere'deki eskrimciler gibi iki yana savurdum. Dadım küçük bir saman çöpü verdi. Bununla da mızrak talimleri yaptım. O gün 12 gruba gösterildim. 12 kez aynı maskaralıkları tekrar etmek zorunda kaldım. Yorgunluk ve üzüntüden bitkin bir hale gelmiştim. Beni görenler yaptıklarımı öyle ballandıra ballandıra anlatmışlardı ki halk içeri girmek için az kalsın kapıları kıracaktı. Çıkarını düşünen efendim dadımdan başka kimsenin bana dokunmasına müsaade etmiyordu. Her türlü tehlike ve kazayı önlemek için de masanın etrafına ve oldukça uzağına sıralar koydurmuştu. Böylece bana kimse erişemiyordu. Ama yaramaz bir öğrenci başım nişan alarak bir fındık attı. Tam başımın yanından geçiverdi bereket versin. Öyle hızla atmıştı ki isabet etseydi başım parça parça olurdu herhalde. Çünkü fındık küçük bir bal kabığı kadar vardı. Yaramaz çocuğu dövüp odadan dışarı attılar. Sevinmiştim buna. Sonra efendim gelecek panayırda beni tekrar görebileceklerini halka duyurdu. Beni taşımak için de daha rahat bir kutu yaptırdı. Bunun nedeni vardı. O ilk yolculukta ve sonra durmadan sekiz saat halkı eğlendirerek o kadar yorulmuştum ki ayakta duramıyordum ve sesim kısılmıştı. Ancak üç günde kendime gelebildim. Evde de rahat yüzü görmedim. İki yüz kilometrelik bir çevre içindeki bütün komşular ünümü duymuş, beni görmek için eve akın etmişlerdi. Çoluk çocuklarıyla gelenler herhalde otuz kişiden aşağı değildi. Bu ülke çok kalabalıktı. Efendim de beni göstermek için her aileden bütün odayı dolduracak seyircilerden alacağı kadar para istiyordu. Böylece kente götürülmemekle beraber hiçbir gün bunların tatil günü olan çarşamba dışında adam akıllı rahat edemedim. Efendim kendisine kazanç getirebileceğimi düşünerek beni ülkenin en büyük kentlerine götürmeye karar verdi. Uzun bir yolculuk için gereken şeylere hazırladı ve evdeki işlerini de yoluna koyduktan sonra karısıyla vedalaştı. Ve 17 Ağustos 1703'te yani bu ülkeye ayak bastığımdan iki ay sonra evimizden 5000 kilometre uzakta bulunan başkente gitmek üzere yola çıktık. Çiftçi kızı glumdal kliki arkasına bindirmişti. Ben glumdal klikin kucağında beline bağlı olan kutumun içindeydim. Kızcağız kutumun iç, ya iç yanlarını bulabildiği en yumuşak bezlerle kaplamış, altlarını pamukla beslemişti. Bebeğinin yatağını da içeri koymuş, çamaşır ve başka gerekli eşya getirmiş, rahatım için elinden geleni yapmıştı. Yanımızda bizim evden bir hizmetçi olandan başka kimse yoktu. Eşyalarla birlikte arkamızdan geliyordu. Efendimin amacı yolumuzun üstündeki bütün kentlerde beni halka göstermekti. Hatta 80 yüz kilometre sağa sola Saparak izleyici bulabileceği köylere ve soyluların evleni uğramayı planlıyordu. Yavaş gidiyorduk. Günde ancak 300 kilometre kadar yol alıyorduk çünkü bulundal klik beni düşünerek atın hızı gittiğinden yakınmıştı. İstediğim zaman beni kutumdan çıkarıyor, hava, havaya istediğim zaman beni kutumdan çıkarıyor, hava aldırıyor, yöreyi gösteriyordu fakat bana bağlamış olduğu bir çocuk kuşağından sımsıkı tutuyordu Nil ve Ganj'dan daha geniş ve derin nehirlerden geçtik çayları bile Thames'ten daha büyüktü 10 hafta boyunca dolaştık pek çok köyde ve özel evlerde ve 18 büyük kente halka gösterildi 26 Ekim'de Lord Gru grupta, yani evrenin Övüncü denen başkente geldik. Efendim kentin ana caddesinde Kral Sarayı'na yakın bir yerde bir ev tuttu. Her zaman yaptığı gibi her yere biçimimi, becerilerimi belirten ilanlar yapıştırdı. Yüz metre gen genişlikte büyük bir salon kiralayarak yirmi metre çapında bir masa buldu. Ustalığımı bu masa üstlerine gösterecektim. Düşmeyeyim diye de masanın her yanını kenardan bir metre içeride, bir metre yükseklikte parmaklıklarla çevirtti. Burada bütün halkın şaşkınlık ve memnunluk dolu gözleri önünde günde on kez gösteriliyordum. Artık bu ülke dilinde de oldukça iyi konuşuyordum. Bana söylenen her sözü anlıyordum. Ayrıca alfabelerini bellemiştim. Kitaplardaki bazı tümceleri şöyle böyle sökebiliyordum. Evde ve yolculuğumuzun boş zamanlarında Gulumdal Klik bana öğretmenlik etmişti. Cebinde bizim atlaslardan pek büyük olmayan bir kitap taşırdı. Bu genç kızlara dilleriyle ilgili kısa bilgiler veren bir yapıttı. Gulumdar Klit işte bu kitaptan bana harfleri öğretmiş, sözcüklerin ne anlama geldiğini anlatmıştı. Ayrım 9 Sayfa 62 Yaptığım yorucu işler yüzünden birkaç hafta içinde sağlığım bozuldu. Efendim ise kazandığı paradan memnundu ve kazandıkça isteği daha da artıyordu. Ben iştahsızlaşmış, bir deri bir kemik kalmıştım. Sonunda çiftçi bunun farkına vardı ve yakında öleceğimden korkarak benden elimden geldiği kadar yararlanmaya karar verdi. O böyle hesaplar yürütüp kararlar verirken saraydan bir protokol görevlisi geldi ve ile saray bayanlarını eğlendirmek için beni hemen saraya götürmesini emretti. Bu bayanlardan birkaçı beni görmüş ve güzelliğim, davranışım, akıllılığım konusunda sarayda övgüyle söz etmişlerdi. Gittik ve kraliçe, saray bayanları benden son, son derece memnun kaldılar. Diz çökerek kraliçe hazretlerinden sayın ayağını öpme izin vermelerini rica ettim. Lütfedip serçe parmağını uzattı. Ben de buna iki elimle sarıldım ve ucunu büyük bir saygıyla dudaklarıma götürdüm. Ülkem ve gezilerimle ilgili sorularıma elimden geldiği kadar açık ve kısa cevaplar verdim. Kraliçe sarayda kalmak isteyip istemediğimi sorunca yerlere kadar eğilerek efendimin kölesi olduğumu ama özgürlüğüm elimde olsaydı hayatımı kraliçe hazretlerinin hizmetine adamakla kıvanç duyacağımı söyledim. Böylece efendime döndü ve beni iyi bir fiyata satmaya razı olup olmayacağını sordu. Çiftçi bir aydan fazla yaşayamayacağını sandığından beni satmaya hazır olduğunu, bin altın istediğini söyledi. Para hemen orada kendisine verildi. Her altın sekiz yüz portekiz altın iriliğindeydi. Kraliçe hazretlerinden bana özen ve sevgiyle bakan ve bu işi çok iyi başaran gulumdal dadım ve öğretmenim olarak hizmetlerine kabul etmelerini, kendilerinin bir kölesi ve uyruğu olarak benden bunu esirgememelerini rica ettim. Kabul etti. Kızının saray hizmetine yükseldiğine çok memnun olan çiftçiyi de razı etti. Kızcığı sevincini gizleyemiyordu. Eski efendim veda etti ve beni iyi bir yere bıraktığını söyleyerek çekip gitti. Ağzımı açıp cevap bile vermedim. Yalnız hafifçe eğildim. Kraliçe hazretleri eski efendime çok soğuk davrandığımı sezmişti. Çiftçe gittikten sonra bunun nedenini sordu. Ben de kraliçeye şöyle cevap vermeyi göze aldım. Eski sahibime bir rastlantı sonucu tarlası Sonucu tarlasında bulduğu zararsız, zavallı bir yaratığı parçalayıp öldürmemesinden başka hiçbir gönül borcum yoktu. Bu borcumu da beni ülkenin hemen hemen yarısına göstererek sağladığı kazanç ve şimdi aldığı bin altınıyla fazlasıyla ödemiştim. Şimdiye kadar burada geçirdiğim sıkıntılı hayat benden on kat daha güçlü bir hayvanı bile yok edecek derecede yorucu olmuştu. Günün her saatinde halkı eğlendirmek için gördüğüm ağır işler sağlığımı bozmuş, efendim de hayatımın tehlikede olduğunu sanmamış olsaydı beni kraliçe hazretlerine bu kadar ucuza satmazdı. Ama artık doğanın süsü, dünyanın sevgili yaratığı, uyruklarının sevinç kaynağı, yaratılışın eşsiz örneği olan iyi yürekli ve yüce bir kraliçe beni koruyordu. Kötü davranışlarla karşılaşacak değildim ve bundan ötürü eski sahibimin korkusunun gerçekleşmeyeceğini umuyordum. Hem daha şimdiden kraliçe hazretlerinin yanında bulduğum için kendime gelmeye başlamıştım. Güçlükle bunları söylemiştim işte. Sözlerimin sonunda glumdan klik, beni saraya götürürken öğrettiği deyimleri kullanarak bu ülkenin dilindeki değiş özelliklerine göre bir biçim vermiştim. Kraliçe konuşmamdaki aksaklıkları hoş görerek bu kadar küçük bir hayvanda bu derece zeka ve sağduyu bulunmasına şaştı. Beni eline alarak çalışma odasına çekilmiş olan krala götürdü. Kral hazretleri ilk bakışta şeklimi iyice göremedi ve soğuk bir biçimde kraliçeye ne zamandan beri sınaplak... Sıplak nukları bu değerini sevdiğini sordu. Kraliçenin avucunda yüzü koyun yattığımdan biri ülkelerin, ülkelerinde bulunan bir böcek sanmıştı. Ama çok zeki ve ince bir bayan olan kraliçe beni ayaküstü kralın masasına bıraktı ve kim olduğumu krala söylememi emretti. Ben de birkaç sözcükle emrini yerine getirdim. Beni hiç yüzünden kaçırmak istemeyen gulumdar klik kapıda bekliyordu o da içeri alındı ve babasının evine geldiğimden beri bütün olup bitenleri anlatarak söylediklerimin doğru olduğunu kanıtladı kral da ülkesindeki herhangi biri kadar bilgindi Felsefe ve matematik okumuştu. Ben daha konuşmaya başlamadan biçimimi inceleyip dindik yürüdüğümü görünce beni bir ustanın büyük bir beceriyle yaptığı makineyle işleyen bir oyuncak sanmıştı. Bu ülkede böyle oyuncaklar yapan ustalar vardı. Ama konuştuğumu duyup söylediklerimin düzgün ve akıllı sözler olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ülkesine nasıl geldiğimle ilgili olarak söylediklerime inanmadı. Bunları bana bir takım sözler öğreterek beni fazlaya satmak isteyen hulumdal klikle babasının uydurduğu bir masal sanıyordu. Böyle olup olmadığını anlamak için birkaç soru daha sordu ve akıllı cevaplar aldı. Yalnız söyleşim yabancıydı. Dillerini iyi bilmiyordum. Çiftçinin evinde öğrendiğim ve bir sarayın ince değiş biçimine uymayan kaba deyimler kullanıyordum. Cevaplarımın kusurları bunlardı. Kral, bu ülkenin göreneklerine göre haftalık nöbetlerini tutan üç ünlü bilgini çağırdı. Bunlar şeklimi bir süre titizlikle inceledikten sonra hakkımda birbirini tutmayan sonuçlara vardılar. Doğanın genel kurallarına göre yaratılmış olamayacağım ileri sürdüler. Çünkü şeklim yaşamaya elverişli değildi. Ne çeviktim, ne ağaçlara tırmanabilir... Ne de açarak toprağa gömülebilirdim. Dişlerime büyük bir dikkatle baktıktan sonra et yiyen hayvanlardan olduğunu anladılar. Ancak birçok dört ayaklılar benden çok üstün tarla fareleri ve başka hayvanlar da benden çok daha çevik olduklarına göre kendime nasıl yiyecek bulabileceğimi bir türlü kestiremediler. Salyangoz ya da başka böcekler yiyerek yaşayabileceğimi bir ara düşündülerse de bilime dayanan birçok kanıtlar ileri sürerek bunun da imkansız olduğu sonucuna vardılar. Bir cüce olabileceğimi kabul etmiyorlardı. Uzun uzun tartışmalardan sonra yaratılışın yabansı bir ürününden başka bir şey olamayacağıma oy birliğiyle karar verdiler. Kraldan bilginlerinin vardıkları bu kesin sonuçtan sonra birkaç sözcük söylememe izin vermesini rica ettim. Beynim benim boyumda milyonlarca erkek ve kadın bulunan bir ülkeden geldiğimi, orada ağaçlar, hayvanlar, evler hep aynı ölçüde olduğundan, tıpkı buradaki halk gibi hem kendisi... Hem kendimi savunabildiğimi, hem de yiyecek bulabildiğimi belirttim. Ben bu sözlerimi bilginlere bir yanıt sayıyordum. Ama onlar, çiftçinin öğrettiklerini iyi berlediğimi öne sürerek dudak büktüler. Daha anlayışlı olan kral, bilginlere çekilmelerini emrettikten sonra çiftçiyi çağırdı. Neyse ki çiftçi hala kentteydi. Onu sözel olarak... Onu özel olarak sorguya çekti ve sonra kızı ve benimle karşılaştırdı. Söylediklerimizin doğru olabileceğine inanmaya başlamıştı. Kraliçeden daha iyi bakmalarını emretmesini istedi. Gulumdal Klik benim birbirimizi çok sevdiğimizi anladığından, çiftçi kızının bana bakmaya devam etmesini buyurdu. Gulumdal Klik'e sarayda güzel bir daire verdiler. Eğitimin üstlenmek üzere bir kadın eğitici atadılar. Bir hizmetçi onu giydirecek, iki hizmetçi de sıradan işlerini görecekti. Ama bana bakmak görevi gulumdal klik indi. Kraliçe gulumdal klikle benim de beğeneceğimiz bir modele göre bana yatak odası olacak bir kutu yapmasını marangozuna emretti. Bu adam çok becerikli bir ustaydı. Verdiğim bilgiye göre bana üç haftada beş metre karelik, dört metre yükseklikte tahtadan bir oda yaptı. Odamın kasalı pencereleri, bir kapısı ve iki bölmesi vardı. Tavan tahtası iki menteşe etrafında kaldırılıp indirilebiliyordu. Kraliçenin döşemecisinin yaptığı yatak buradan içeri sokuluyordu. Gulumdal klik bu yatağı her gün havalandırıyor, kendi eliyle yapıyor, geceleri tavandan odama indiriyor, çatıyı kapayıp kilitliyordu. Ufacık oyuncaklar, biblolar yapmakla oyun salmış usta bir işçide fil dişine benzeyen bir nesleyle arkalıklı ve koltuklu iki sandalye, iki masa, giysilerimi koymak için bir dolap yapmıştı. Odamın duvarları, döşemesi ve tavanı beni taşıyanların dikkatsizliği yüzünden olabilecek kazaları önlemek ya da arabayla giderken sarsıntıların etkisini azaltmak için pamukla kaplanmıştı. Fare ve sıçanların içeri girmemesi için kapıma bir Kilit takılmasını istedim. Bir çilingir birçok deneylerden sonra bu ülkede benzeri görünmemiş olan ufacık bir kilit yapmayı başardı. Glumdal kliğin kaybetmesinden korkarak anahtarı cebimde saklamak yolunu da buldum. Kraliçe ince ipeklerden bana giysi yapılmasını emretmişti. Bu ipekler İngiliz battaniyelerinden biraz kalındı. Alışıncaya kadar epey sıkıntı çektim. Ülkenin modasına göre yarı İran yarı Çin biçiminde dikilmişti. Çok ağırbaşlı ve ciddi bir giysiydi. Kraliçe hazretleri beni çok seviyordu. Bensiz yemek yemiyordu. Yemek masasının üstünde kraliçenin dirseğinin tam yanında bir masam ve bir iskemlem vardı. Gulumdal klikte bana yardım etmek ve hizmetimi görmek için yanı başımda bir sandalyenin üzerinde oturuyordu. Gümüşten yemek takımlarım kraliçeninkilerle ölçülecek olursa Londra'daki oyuncakçı dükkanlarında gördüğüm bebek takımlarından biraz büyüktü. Bunları küçük, da, bunları küçük dadım gümüş bir kap içinde cebinde saklar, istediğim zaman verir ve hep kendi yıkardı. Yemekte kraliçeyle beraber büyüğü on altı, küçüğü de 13 yaşında olan iki prensesten başka kimse bulunmazdı. Kraliçe tabaklarımdan birine bir parça et koyar, ben de bunu keser doğrardım. Böyle mini mini lokmalarla yiyişim onu çok eğlendirirdi. Kendisi midesi biraz zayıf olduğundan çok yemezdi. Bizim İngiliz çiftçilerinden 12'sinin bir öğünde yiyeceğini bir lokmada yutardı. Onun böyle yiyeşi uzun zaman midemi bulandırdı. Kraliçe iyi beslenmiş 9 hindi büyüklüğünde bir çayır kuşunun kanadını kemikleriyle beraber çıtır çıtır yer, bizim en büyük somunlarımızın ikisi kadar bir ekmek parçasını da ağzına atardı. Bir fıçı kadar büyük altın bir kupadan içer, bunu bir yudumda bitirirdi. Bıçakları açılarak sapları üzerine dikine konmuş tırpanlarda iki kat daha uzundu. Çatal kaşıklar ve öteki takımlar hep aynı ölçüdeydi. Hiç unutmam bir gün merakımı gidermek için bulumdal klik beni saraya götürmüş, saraylıları nasıl yemek yediklerini göstermişti. O koca bıçaklarla çatallardan on on beşinin hep birden kaldırılması o zamana kadar benzerini görmediğim korkunç bir görüntüydü. Geleneklere göre her çarşamba kral, kraliçe ve kral soyundan prens ve prensesler, kral hazretlerinin dairesinde birlikte yemek yerdi. Artık kralın gözüne girmiştim ve bu yemeklerde ufak masamlı iskemlem elinin yanında bir tuzluğun önüne konurdu. Hükümdar benimle konuşmaktan hoşlanırdı. Avrupa'nın görenekleri, din ve yasaları, yönetimi ve bilimin durumu hakkında bilgi isterdi. Ben de, ben de elimden geldiği kadar iyi yanıtlar vermeye çalışırdım. Her şey o kadar iyi kavruyor, o kadar doğru yargılar veriyordu ki, söylediklerim üzerinde gerçekten akıllı fikirler ileri sürüyor, gözlemlerde bulunuyordu. Şunu da söylemeliyim ki, ön yargılarının o kadar etkisi altında kalıyordu ki, bir gün ona sevgili yurdumdan biraz ayrıntılı olarak söz edip, ticaretimiz, denizde ve karada savaşlarımız, din kavgaları ve devletleri, siyasal partiler hakkında bilgi verdikten sonra beni sağ alıp sol eliyle okşadı ve kahkahalarla gülerek, Söyle bakalım minik yavru, sen hangi partidensin? Vic misin, Tory misin? Sonra elinde bir savaş gemisinin ön direği kadar büyük beyaz bir sopa tutan başbakanına dönerek şunları söyledi. Şu insan denen yaratık ne bayağı bir şey olacak ki, böyle ufacık böcekler bile taklit edebiliyor. Eminim bu yaratıklarında ev... Kent dedikleri ufacık yuvaları, inleri var. Bunların da giysileriyle, atlı arabalarıyla kendine göre gösterişleri var. Ve onur, nişan ve aşamaları var. Bunlar da seviyor, dövüşüyor, aralarında anlaşmazlıklar çıkıyor. Birbirlerini kandırıyor, birbirlerine hainlik ediyorlar. Kral sözlerini böyle sürdürüyor, ben de yüce yurdumun böyle aşağılanması karşısında derin bir öfke duyuyor, renkten renge giriyordum. Ancak bu aşağılamalarak kızacak durumda değildim, ister istemez katlanmak zorundaydım. Ama beni en çok öfkelendiren ve gururumu kıran kraliçenin cücesiydi. Ülkenin en boysuz insanı olan bu cüce on metre bile yoktu. Beni kendinden daha alçak görerek edepsizlikler ediyor. Kraliçenin ön odasında bir masanın üstünde saray lord ve bayanlarıyla konuşurken önümden çalım satıp kabararak geçiyor. Boysuzluğumu halay etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Ben de ona kardeşim diyor, güreşe çağırıyor. Saray oğlanlarının ağzından eksik olmayan o hazır cevaplardan veriyor. Ondan böyle öç alıyordum. Bir gün biz sofrada otururken bu takılgan yumurcak kendisine söylediğim bir söze, söze o kadar içerledi ki kraliçe hazretlerinin sandalyesi üzerine çıkarak belimden yakaladı ve beni süt dolu gümüşten bir kasenin içine atıverdi. Sonra olanca hızıyla kaçtı. Ben böyle bir şey yapacağını aklıma bile getirmemiş, boş bulunmuştum. Kulaklarıma kadar sütün içine battım. İyi yüzme bilmeseydim yüzde yüz başıma bir bela gelirdi. Çünkü gulumdan klik o anda odanın öteki ucundaydı. Kraliçe de bir öylesine korkmuştu ki bir türlü akıl edip bana yardım edememişti. Bereket versin küçük dadım yetişerek beni kasenin içinden çıkardı. Bir kilo kadar süt yutmuştum. Beni yatağıma yatırdılar. Bir şey olmamıştım. Yalnız giysilerim berbat olmuştu. Cüceye bir temiz dayak attılar, üstelik beni içine attığı sütü de içirdiler, gözden de düşmüştü, çok geçmeden kraliçe onu soylu bir bayana armağan etti, cüceyi artık görmedim, sevinçliydim, kim bilir böyle kötü niyetli bir yumurcağı öfkesi daha neler yaptırırdı. Bu olaydan önce de bana aşağılık bir oyun oynamış, kraliçeyi güldürmüştü ama sonra kraliçe buna çok kızmıştı. Büyüklük edip araya girmeseydim hemen o anda kovulurdu. Kraliçe bir ilik kemiği almış, iliğini çıkardıktan sonra kemiği dik olarak tabağa koymuştu. Glümdal klik bir şey almak üzere büfeye gitmişti. Cüce bunu fırsat bilmiş, Blumdal Klee'nin bana yemekte yardım için kullandığı sandalyenin üzerine çıkarak beni iki eliyle kavramış ve bacaklarımı birbirine birleştirerek beni belime kadar ilik kemiğinin içine sokmuştu. Bir süre böyle kalmıştım, gülünç bir duruma düşmüştüm. Bağırıp çağırmayı da onuruma yediremediğimden bir dakika kadar kimse ne olduğumun farkına varmıştı. Bereket versin, hükümdarlar sıcak yemeklerden pek hoşlanmazdı. Yoksa bacaklarım haşlanırdı. Çoraplarım ve pantolonum berbat olmuştu. Ricam üzerine cüce, yalnız iyi bir dayakla yakayı kurtarmıştı. Kraliçe bana sık sık takılır, korkaklığımla alay eder, ülkemin bütün insanların benim kadar korkup olup olmadığını sorardı. Bunun da nedeni şuydu, yazın bu ülkede sürü sürü sinek oluyor, her biri çayır kuşu kadar iri olan bu iğrenç böcekler kulaklarım içinde vızıldayarak beni yemekte hiç rahat bırakmıyorlardı. Bazen yemeklerime konuyorlar, bazen de alnıma burnuma yapışıyor, beni sokarak canımı yakıyorlardı. Bu iğrenç hayvanlara karşı kendimi güçlükle koruyor ve yüzüme konduklarında irkilmekten kendimi alamıyordum. Cüce bizim öğrencilerin yaptıkları gibi bu pis hayvanlardan birkaçını yakalayarak beni korkutmak ve kraliçeyi eğlendirmek için burnuma doğru salıvermeyi, Adet edinmişti. Ben de buna karşı çakımı çıkararak sinekleri uçarken ikiye böler bu ustalığımla herkese hayretle bırakırdım. Hiç unutmuyorum. Bir sabah gulum klik kutumu penceremin önüne koymuştu. Havalar güzel olduğunda bunu hep yapardı. Ben de bol hava alırdım. Penceremi açmış, masama oturmuş ve kahvaltı olarak şekerli çöreğimi yemeğe koyulmuştum. Sonra sızın kokuyu almış, yirmiden fazla eşe karısı odama girdi. Öyle vızıldıyorlardı ki, yirmi tane gayda çalınıyor sandım. Birkaçı çöreğimi elimden kapıp parçalayıp götürdü, öbürleri de başımın ve yüzümün çevresine uçuşuyor, vızıntılarıyla beni serseme çeviriyorlardı. Korkuyordum. Sokacaklar diye ödüm kopuyordu. Sonunda cesaretimi toplayıp kalktım. Kılıcımı çekip arılara saldırdım. Dördünü öldürdüm, öbürleri de kaçtı. Bunun üzerine pencereyi hemen kapadım. Eşek arıları bir keklik kadar büyüktü. Ölen eşek arılarının iğnelerini çıkardım, baktım. 4 santim boyunda ve çok sivriydiler. Arıları sakladım ve Avrupa'da birçok yerde başka tuhaf şeylerle birlikte sergiledim. Sonra İngiltere'ye döndüm ve üçünü bir koleje bağışladım. Dördüncüsünü hala saklıyorum. Ayrım 10 Sayfa 70 Krallığın bulunduğu topraklar yarım adadır. Kuzey doğusunu 40 kilometre yükseklikte sıra dağlar örtmekte. Bu dağlar geçit vermez. Çünkü üzerinde birçok yanardağ vardır. Bu insanların en bilginleri bile bu dağların ötesinde insan olup olmadığını, varsa ne biçim yaratıklar olduğunu bilmez. Yarımada'nın geriye kalan bölümü denizle çevrilidir. Ülkede hiç liman yok. Nehirlerin denize döküldüğü yerlerde öyle sivri kayalar var ve deniz çoğunlukla öylesine dalgalı ki kimse en küçük gemilerle bile denize açılmayı göze alamıyor. Ülkenin dünyaya ilişkisi böylece kesilmiş oluyor. Ama geniş nehirlerde pek çok gemi var ve çok lezzetli balıklar tutuluyor. Ülke halkı denizde pek balık avlamıyor. Çünkü deniz balıkları bizimkiler kadar. Bu da zahmete değmez. Bundan da anlaşılacağı gibi doğa o olağanüstü büyüklükteki hayvan ve bitkileri bu kıta içinde yaratmıştır. Niçinini nedenini filo filozoflara bırakıyorum. Kimi zaman karaya vuran balinaları yakaladıkları oluyor ve bunları büyük bir iştahla yiyorlar. Yakalanan balinalar arasında öyle büyüklerini gördüm ki buralıların sırtlarında taşımalarına hemen hemen olanak yoktu. Balinalar kimi zaman halk görsün diye sepetlerle başkente getiriliyor. Bir keresinde kralın sofrasında da bir balina gördüm. Bir tabağa konmuştu ama galiba kralın pek hoşuna gitmemişti. Bu kadar büyük bir balıktan hoşlanmamıştı. Gulumdal klikle benim emrime bir araba vermişlerdi. Dadımın eğiticisi onu sık sık kentte dolaştırır, dükkanları gezdirirdi. Ben de kutumun içine girer, onlarla birlikte giderdim. Gulumdal klike rica ederdim ve beni kutumdan çıkarır, eline alırdı. Böylece sokaklardan geçerken evleri ve halkı daha rahat izlerdim. Beni taşımak için yaptıkları o büyük kutu dışında ayrıca kraliçe oraya buraya daha kolaylıkla götürebilmem için üç buçuk metre yükseklikte üç metre karelik daha küçük bir kutu yapılmasını emretti. Çünkü büyük kutu dadımın kucağından taşıyor, arabada da çok yer tutuyordu. İkinci kutuyu da aynı usta yaptı verdiğim bilgiye göre. Geri gezdi kutum dört duvarla çevriliydi. Bu duvarlardan üçünün ortasında birer pencere vardı ve bunları uzun yolculuklarda her türlü kazayı önlemek için dışarıdan demirle kafeslenmişlerdi. Penceresiz olan dördüncü duvara iki sağlam halka takmışlardı. At üstüne gitmek istediğim zaman beni taşıyan kimse bu halkalardan bir kayış geçirecek, beline bağlayacaktı. Kral ve kraliçeyle beraber yolculuk ettiğim, par parkları gezmek istediğim ve sarayda yüksek bir bayan ya da bakanı ziyaret etmek istediğim zamanlar glümdal klip keyifsiz olunca beni taşımak ağırbaşlı, güvenilir bir memurun göreviydi. En yüksek memurlar beni tanıyor, sayıyordu. Bu, kendi değerimden ziyade kralın bana gösterdiği sıcak ilgiden ileri geliyordu. Yolda arabanın içine gitmekten bakınca at üstünde bir memur gezi kutumu beline bağlıyor, önündeki yastığın üstüne koyuyordu. Ben de pencerelerimden bakarak ülkeyi üç yandan seyredebiliyordum. Gezi kutumda bir portatif kar yola, tavana asılı bir hamak, iki sandalye ile bir masam vardı. Bunlar atın ya da arabanın hareketiyle devrilmemek için yere iyice çakılıydı. Bana gelince deniz yolculuklarına alışık olduğumdan bazen çok kuvvetli olan sarsıntılardan pek rahatsız olmuyordum. Kendi görmek isterdim. O zaman gezi kutumda götürülürdüm. Glumdal Krik ülkenin geleneklerine göre açık bir tahterevanda oturur ve kutumu kucağına alırdı. Tahterevana dört kişi taşırdı. Ayrıca üniformalı iki kraliçe hizmetçisi de bize eşlik ederdi. Benden söz edildiğini duyanlar taht çevresini sarar ve dadım da bunu hoş görerek taşıyıcılarını durdurur ve iyice görmeleri için beni eline alırdı. Küçük olduğum için kimi zaman gülünç ve can sıkıcı durumlarla karşılaşmasaydım bu ülkede mutlu olarak yaşayabilirdim. Başıma gelenlerin birkaçını anlatayım dadım beni küçük kutumun içinde sık sık sarayın bahçesine götürürdü kutumdan çıkarır elinin içinde tutar ya da biraz yürümem için yere bırakırdı bir gün cüce daha kovulmadan önce peşimizden bahçeye gelmişti dadım beni yere bırakmıştı cüceyle birlikte botur elma ağaçlarının arasında duruyordum sanki zekamı göstermek gerekiyormuş gibi cüceyle bodur ağaçlar arasında bir benzetme yaptım meğer böyle bir benzetmeyi ora halkı da yaparmış Hain cücede fırsat kollayarak ben tam bu ağaçlardan birinin altından geçerken dalları silkti. Her biri fıçı büyüklüğünde on kadar elma yanı başımdan yere düştü ve tam eğilmişken bir tanesi sırtıma çarparak beni yüzü koyun yere serdi. Bir yerime bir şey olmadı neyse ki cücede ricam üzerine bağışlandı öyle ya onu ben kışkırtmıştım. Bir günde gulumdal klik biraz eğleneyim diye beni yumuşak bir çayıra bırakmıştı. Eğiticisiyle birlikte uzaklaşmıştı. Ansızın öyle şiddetli bir dolu yağmaya başladı ki boylu boyunca yere serildim. Dolu taneleri her yanımı dövüyordu. Binlerce tenis topu altında kalmıştım adeta. Emekleyerek bir limonluğa sığınmayı ve orada yere yüzük oyun uzanarak kendimi korumayı başardım. Ama baştan aşağı yara içindeydim. On gün evden çıkamadım. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Bir dolu tanesi bizim birliklerimizden 1800 kat daha büyüktü. Bunu deneyime dayanarak söylüyorum. Çünkü merak ettim ve dolu tanelerini ölçüp tarttım. Yine aynı bahçede daha büyük bir kaza atlattım. Küçük tadım Kutumu taşımamak için evde bırakmıştı. Kendisine her zaman rica ettiğim gibi beni eğlenmem için güvenli bir yere koyduğunu sanarak eğiticisi ve tanıdığı birkaç bayana bahçenin başka bir yanına gitmişti. Böylece uzakta ve sesimi işitemeyeceği bir yerdeyken baş bahçıvanlardan birinin küçük beyaz köpeği bir rastlantı sonucu bahçeye girmiş, bulunduğum yerde dolaşmaya başlamıştı. Kokumu alarak doğruca yanıma geldi. Beni ağzına aldı ve kuyruğunu sallayarak efendisinin yanına koştu. Orada yavaşça yere bıraktı. Bereket versin çok iyi eğitilmiş bir hayvandı. Beni dişleri arasında taşıdığı halde ne bir yerime bir şey olmuş ne de elbisem yırtılmıştı. Beni tanıyan ve çok seven bahçıvan korkuya kapıldı. Beni yavaşça yerden kaldırdı ve nasıl olduğumu sordu. Ama öyle sersemlemiş, öyle nefes nefes ki ağzımı açıp bir şey söyleyemedim. Birkaç dakika sonra kendime gelebildim. Dadın beni bıraktığı yere dönmüş ve orada kimseyi göremeyince, çağırınca da bir cevap alamayınca sıkıntılar içinde kıvranmaya başlamış. Bahçıvanı köpeği yüzünden epey azarladı. Ancak olay örtbas edildi. Sarayda kimsenin kulağına gitmedi. Kızcağız kraliçenin kızacağından korkuyor. Ben de böyle bir şeyin yayılıp duyulmasını onuruma yediremiyordum. Bu kazanın ardından gulumdal klik beni dışarıdayken bir daha gözünden uzaklaştırmamaya karar verdi. Ben böyle bir karar vereceğinden uzun zamandır korktuğum için kendi kendime kaldığımda başıma gelen ufak tefek olayları ondan gizlemiştim. Bir gün bahçenin üzerinde uçan bir şahin bana doğru dalarak üzerime atılmıştı. Hemen cesaretle kırılcımı çekip gür yapraklı bir ağacın altına girmemiş olsaydım beni muhakkak pencesinin altına alıp götürürdü. Başka bir günde yeni bir köstebek yuvasının tepesine çıkarken deliğin içine düşüvermiştim. Giysilerimin kirlenmesini şimdi hatırlamaya değmeyecek bir yalan uydurarak açıklamış, özür dilemiştim. Gene böyle yalnızca dolaşıp zavallı yurdumu düşünürken bir saryangoz kabuğuna çarpmış, sağ bacağımı incitmiştim. Kendi başıma dolaşırken ufacık kuşların bile benden korkmadıklarını görmekle memnun mu oluyordum, küçük mü düşüyordum, doğrusu pek bilmiyordum. Bunlar bir metre ötemde sıçrayarak yakınlarında kimse yokmuş gibi hiç aldırmadan büyük bir güven içinde kurt ve daha başka böcekler ararlardı. Hatta bir ardıç kuşu dadımın bana kahvaltı olarak verdiği bir çöreyi elimden gagasıyla kapmak cesaretini gösterdi. Bu kuşlardan birini yakalamaya kalksam hemen hiç korkmadan üzerime atılır parmaklarımı gagalardı. Fakat ben elime erişebilecekleri yere kadar uzatmaktan çekinirdim. Sonra gene geri dönerler, hiç arola olmadan kurt ve salonga avlamak üzere sıçramaya koyulurlardı. Bir gün kayın bir sopa aldım ve var kuvvetimle bir keten kuşuna fırlattım. Hayvan yere serildi. İki elimle boynundan yakalayarak övünçle dadımın yanına koştum. Sadece sersemlemiş olan kuş kendine gelince kanatlarıyla başıma ve vücuduma öyle vurmaya başladı ki onu kolumun uzunluğunca ötemde pençelerinin bana erişemeyeceği kadar uzakta tuttuğum halde birkaç kez salıvermeyi düşündüm. Fakat hizmetçilerden biri yetişti. Hayvanın boynunu sıkı verdi, Kraliçenin emriyle de ertesi gün kuşu yemekte yedim. Anımsadığım kadarıyla bizim kuğu kuşlarından biraz daha büyüktü. Kraliçeye sık sık deniz gezilerimi anlatırdım. Beni üzüntülü görünce eğlendirmek için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Bir gün yelken ya da kürek kullanmasını bilip bilmediğimi, biraz kürek çekersem sağlığıma yarayıp yaramayacağını sordu. Her ikisini de yapabileceğimi söyledim. Gerçi asıl işim gemi doktorluğuydu ama sıkışık anlarda birçok kez düpedüz bir denizci gibi çalışmak zorunda kalmıştım. Ancak bu ülkede sandalla nasıl gezebileceğimi aklım yatmıyordu. En ufak kayıkları bile bizim birinci sınıf savaş gemilerinden daha büyüktü. Benim kullanacağım kayık da bu ülke ırmaklarında yüzemezdi. Kraliçe hazretleri bir örnek verecek olursam marangozuna bir sandal yaptıracağını, yüzdürmek için de bir yer bulacağını söyledi. Marangoz çok usta bir işçiydi. Gösterdiğim biçimde ve on gün içinde bana bütün donatımıyla bir sandal yaptı. İçine sekiz Avrupalı rahat rahat sığardı. Sandal tamamlanınca kraliçe öyle sevindi ki kucağını alarak hemen kralın yanına koştu. O da sandalın denenmesi için ben de içinde olarak su dolu bir kaba konmasını emretti. Yer çok dardı. Küçük küreklerimi bir türlü kullanamadım. Fakat kraliçe başka bir çare düşünmüştü. Marangozuna yüz metre uzunluğunda on beş metre genişlik ve üç metre derinliğinde bir tahta tekne yapmasını emretti. Bunu su sızmamak için iyice katranladıktan sonra sarayın dış odalarından birini duvarın kenarına yere koydular. Teknenin dibine yakın bir yerde su bayatlayınca boşaltmak için tapalı bir delik vardı. İki hizmetçi de yarım saat içinde tekneyi kolayca doldurabiliyordu. Ben bu teknenin içinde hem kendimi hem kraliçe ve saray bayanlarını eğlendirmek için kürek çekerdim. Onlar da ustalığımı ve çevikliğimi seyrederek vakit geçirirlerdi. Bazen yelken açardım, saray bayanları yelpazeleriyle rüzgar yaparlar, ben sadece dümen kullanırdım. Bayanlar yorulunca da saraya olanları üfleyerek yelkenlerimi şişirirlerdi. Ben de iskele, sancak, dümen kırar ustalığımı gösterirdim. Gezintim sona erince, Gulumdal Kılık sandalımı odasına götürür, bir çiveye asarak kuruturdu. Bu, araç, bu alıştırmalarımdan birinde başıma kötü bir kaza geldi. Az kalsın hayatıma mal oluyordu. Saraya olanlarından biri sandalı tekneye koymuştu. Gulumdal Kılık'ın eğitmeni beni iyilik olsun diye elini alarak kaldırdı. Sandala bindirecekti. Fakat nasıl oldu? Bilmem, birden biri elinden kayıverdi. Bayanın göğsüne sokulu bir topla iğneye takılmamış olsaydım 12 metre yükseklikten yere düşecektim. İğnenin başı gömleğimle pantolonum arasına girmiş, ben de dadım yetişinceye kadar havada belimden asılı kalmıştım. Bir kez de tekneye 3 günde bir taze su dolduran bir hizmetçi dalgınlık etmiş ve farkında olmadan teknenin içine kovadan koca bir kurbağa düşmüştü. Ben sandala bindirilinceye kadar hayvan bir kenara gizlenmiş, sonra çıkabilecek bir yer bulunca sandala atlamıştı. Sandal kurbanın ağırlığıyla bir yana öyle yattı ki devrilmemesi için ben de öteki yanına ağırlığımı vermek zorunda kaldım. Hayvan içeri girince hemen sandalının yarı boyu sıçradı, sonra ileri geri atlayıp durdu. Yüzünün ve bacaklarının iriliğiyle düşünebilecek en biçimsiz bir hayvan gibiydi. Gulumdal Kliğe'ye bu hayvanla kendi başıma hesaplaşmama izin vermesini rica ettim. Küreklerimden birini çıkararak kurbağaya vurmaya başladım. Sandaldan atlayıp kaçmak zorunda kaldı. Mutfak hizmetçilerinden birinin maymunu bu ülkede geçirdiğim en büyük tehlikeye neden olmuştur. Gulumdal Kliğe iş ya da ziyaret için bir yere gitmiş, beni odasına kilitlemişti. Hava çok sıcak olduğundan odanın penceresi açıktı. Ben de geniş ve rahat... Olduğu için çok kez içinde bulunduğum büyük kutunun pencerelerini kapısını açmıştım. Masamın başında sessiz sessiz oturmuş düşünürken bir şeyin odanın penceresine atladığını ve oraya buraya sıçradığını duydum. Epey üklüğüm halde yerimden kalkmadan dışarı baktım. Bu oynak hayvanın odanın içinde aşağı yukarı sıçrayıp oynadığını gördüm. Kutuma yaklaştı. Kapıdan, pencerelerden içerisini merak ve zevkle gözledi. Kutumun en uzak köşesine çekilmiştim. Fakat maymun odamın her yanına baktığından o kadar korkmuştum ki yatağımın altına kolaylıkla saklanabileceğim halde bunu bir türlü akıl edemedim. Maymun bir süre baktıktan sırıtıp bir takım sesler çıkardıktan sonra beni gördü. Ellerinden birini fareyle oynayan bir kedinin yapacağı gibi kapıdan soktu. Yakalanmamak için oraya buraya kaçtığım halde elbisemin eteğinden tuttu beni çekerek dışarı çıkardı beni sağ eline aldı tıpkı bir çocuğu emziren süt nine gibi göğsünde tuttu ben çabalamak istedikçe yanlarımı öyle sıkıyordu ki en doğru hareketin hayvana karşı koymamak olacağını anladım öteki eliyle yüzümü yavaş yavaş okşadığından beni kendi soyundan bir yavru sandığına eminim bu ara birisi oda kapısını açıyormuş gibi bir gürültü oldu Maymun hemen durdu. Odaya girdiği pencereye atladı. Oradan olukları, bir kurşun Oradan olukları ve kurşun saçağı fırladı. İki ayağı ve bir eliyle yürüyordu. Ben öteki dinleydim, elindeydim. Sonunda bitişik evin damına tırmandı. Maymun beni dışarı çıkarırken gulumdar kliğin keskin bir çığlık kopardığını duymuştum. Zavallı kız deliye dönmüştü. Sarayın bir kız da hayhu içindeydi. Hizmetçiler merdiven getirmeye koşuyorlardı. Sarayda bulunan yüzlerce kişi maymunu seyrediyordu. O damın sırtına oturmuş, beni bir çocuk gibi eline almıştı. Öteki eliyle de avuçlarına doldurmuş olduğu yiyecekleri çıkartarak ağzıma tıkıyordu. Ben yemek istemedikçe de sırtıma vuruyordu. Bunu gören aşağıdaki ayak takımı kimselerden çoğu gülmekten kendilerini alamıyorlardı. Onlara ayıplamaya hiç vaktim yoktu. Durumum benden başka herkes için gerçekten çok gülünç bir görüntüydü. Bazı kimseler taş atıyor, maymunu böyle aşağı indireceklerini sanıyorlardı. Fakat bu hemen yasak edildi, yoksa kafan parça parça olurdu. Binaya birkaç merdiven dayadılar, birkaç kişi de çıkmaya başladı. Bunu gören maymun, her yanının çevrildiğini, iki ayağı ve bir eliyle hızlı gidemeyeceğini anlayınca, beni bir kireminin üstüne bırakarak kaçtı. Burada, yerden 300 metre kadar yükselin, yükseklikte bir süre kaldım. Her an rüzgarın beni sürükleyeceğinden ya da gözüm karararak düşeceğinden ve yuvarlana yuvarlana saçaklara kadar geleceğimden korkuyordum. Fakat dadımın hizmetçilerinden yiğit bir delikanlı dama tırmandı, beni pantolonun cebine sokarak sağ salim aşağı indirdi. Maymunun boğazıma kadar tıktığı o pis şeylerle boğulacak gibiydim. Fakat benim sevgili küçük dadım bunları ufak bir iğneyle birer birer çıkardı. Ben de kusarak rahatladım. O kadar halsiz düşmüş, o iğrenç hayvan her yanımı sıktığından yanlarım o kadar berelenmişti ki on beş gün yatmak zorunda kaldım. Kral, kraliçe ve bütün saray her gün sağlığımı sordurdukları gibi kraliçe hastalığım sırasında beni birkaç kez ziyarette etmişti. Maymunu öldürdüler ve böyle hayvanların saray yakınlarına bulundurulmamalarına emredildi. İyi olduktan sonra bana gösterdiği ilgiye teşekkür etmek için kralın yanına gittiğim zaman kral geçirdiğim serüvenler ötürü epey şaka ederek övgülü sözler söyledi. Maymunun Elindeyken neler düşündüğümü, neler kurduğumu, bana verdiği yiyecekleri ve yedirişini beğenip beğenmediğimi, damdayken açık havanın içimi açıp açmadığını sordu. Kendi ülkemde böyle bir durumla karşılaşsaydım ne yapacağımı öğrenmek istedi. Avrupa'da maymun olmadığını, yalnız başka yerlerden antika şeyler olarak getirildiklerini, bunlar da küçük olduğundan 10-15'i bana saldırmaya kalksa hepsinin hakkından gelebileceğimi söyledim. Bir süre önce karşılaştığım o koca hayvana gelince, fil kadar vardı, elini odama soktuğu zaman ürkmeyip kılıcımı çekebilseydim, bunu söylerken korkunç bir bakışla kılıcımın kabzasına kavramıştım, onu öyle bir yaralardım ki maymun elini içeri soktuğundan daha büyük bir hızla geri çeker, bu kadarla kurtulduğuna şükrederdi. Bunları cesaretinden şüphe edilmesine dayanamayacak bir kimse gibi, kesin bir anlatışla söylemiştim. Fakat sözlerim herkesi kahkahayla güldürmekten başka bir etki yapmadı. Kralı olan saygılarına rağmen yanındakiler gülmekten kendilerini alamamışlardı. Ayrım 11 Sayfa 78 Haftada iki kez kralın yataktan kalkış törenine giderdim. Tıraş olurken de pek çok kez yanına gitmiştim. Önceleri insana korku verirdi tıraşın gürültüsü. Ustura hemen hemen iki tırpan uzunluğundaydı. Ülke göreneklerine göre kral hazretleri haftada iki kez tıraş olurdu. Bir gün berbere rica ettim ve kralın yüzünden usturasıyla sıyırdığı köpükleri aldım. Köpüklerin içinden kırk 50 adet sağlam kıl ayıkladım. Sonra ince bir tahta parçası buldum. Yontarak tarak sırtı olabileceği bir duruma getirdim. Bunu gulumdal klikten aldığım ufak, ufacık bir iğneyle eşit aralarla deldim. Kılları bu delikleri ustalıkla yerleştirdim ve diplerinden uçlarına doğru çakımla kazıyarak sivrilttim. Böylece oldukça işe yarar bir tarak elde ettim. Bunu tam zamanında yapmıştım. Birçok dişi kırılmış olduğundan eski tarım kullanılmaz bir hale gelmişti. Bu ülkede bana tarak yapacak kadar ince işlerle uğraşan bir usta olup olmadığını bilmiyordum. Anımsamamışken boş saatlerimi... Anımsamışken boş saatlerimi geçirmek için bulduğum bir eğlenceyi de anlatayım. Kraliçenin bir hizmetçisinden hanımının başını tararken dökülen saçlarını biriktirmesini rica ettim. Bir süre sonra epeyce saç elde ettim. Bana küçük şeyler yapmak emrini almış olan marangoza danışarak kutumdaki koltuklar boyunca iki koltuk çerçevesi yapmasını istedim. Bunların arkalarına ve oturacak yerlerine ince bir bizde. Küçük küçük delikler açmasını da söyledim. Bu deliklere kraliçenin saçlarından en sağlamlarını geçirerek İngiltere'de hazır sandalyecilerinin yaptıkları gibi sıkıca ördüm. Koltuklar bir bitince kraliçe hazretlerine armağan ettim. O da bunları antika eşya olarak ona buna göstermek için odasına koydu. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Kraliçe bu koltuklardan birine oturmamı istediyse de, bir zamanlar kraliçe hazretlerinin başlarını sürmemiş olan bu değer biçilmez saçların üzerine vücudumun en bayağı parçasını koymaktansa en korkunç ölümleri göze alacağımı söyleyerek bunu yapmadım. Müziği çok seven kral sarayda sık sık konser verdirirdi. Bu konserlere kimi zaman beni de götürürler, iyi işitmem için kutumu bir, insan, bir masanın üstüne koyarlardı. Ama o kadar gürültülüydü ki melodiyi bir türlü ayırt edemezdim. Eminim bir krallık ordusunun bütün davul ve borazanlarını kulağınızın dibinde hep bir arada çalsalar bile aynı görüntülü sesi çıkaramazlar. İyi dinleyebilmek için şu çareyi bulmuştum. Kutumu çalgıcılardan olabildiğin ve Olabileceği kadar uzak bir yere koydurur, kapımı, pencerelerimi kapar, perdelerimi çekerdim ve böylece müziklerinin çok da kötü olmadığını anladım. Gençliğimde biraz klavse çalmasını öğrenmiştim. Gulumdal Klin odasında da klavse'ne benzediğinden ve onun... Gibi çalındığından klavsen diyebileceğim bir alet vardı. Haftada iki kez bir öğretmen gelip ona ders verirdi. Bir gün kralla kraliçeye bu aletle bir İngiliz havası dinletmek iste isteğine kapıldım. Ama bu iş çok güç olacaktı. Çünkü klavsen 20 metre uzunluğunda her tuşta hemen hemen 30 santim genişliğindeydi. Öyle ki iki kolumu uzattığım halde ancak 5 tuşa yetişebiliyordum. Bunlara basmak için de olanca gücümle vurmam gerekiyordu. Bu da çok yorucu hem de boş bir çaba olacaktı. Sonunda çaresini buldum. Bas bayığı bir sopa kalınlığında iki değnek hazırladım. Değneğin bir ucu öteki ucundan daha kalındı. Kalın uçları fare derisiyle kapladım. Böylece kuşlara vurun, tuşlara vurunca ne onlara bir zarar gelecekti ne de çıkacak sesi bozacaktım klavsenin önüne tuşlardan 120 santim kadar aşağıya bir sıra yerleştirdiler ve beni üzerine çıkardılar. Bu sıranın üstünde yan yan sağa sola koşup değneklerimle gereken tuşlara vurup bir İngiliz dans savaşı çalmaya başardım. Kral da kraliçe son derece memnun kaldılar. Ömrümde bu denli yorucu bir iş görmemiştim. Ama ancak 16 tuş kullanabilmiş, başka sanatçıların yaptığı gibi yukarı aşağı perdeden tuşları bir arada çalamamıştım. Konserim de bu yüzden biraz aksamıştı. Daha önce de söylediğim gibi çok anlayışlı bir hükümdar olan kral sık sık kutumun çalışma odasına getirilmesini masasının üzerine konmasını emrederdi. Sonra kutumdan bir iskemle çıkararak kendisinden üç metre ötede çalışma masasının üstünde oturmamı isterdi. Böylece tam yüzünün karşısına gelmiş oluyordum. İşte bu durumda kralla birçok kez konuştum. Bir gün hükümdara Avrupa'yı ve tüm dünyayı aşığı görmesinin o yüksek akıl niteliklerine ters düştüğünü söylemeye cesaret ettim. Aklın irilikle beraber gitmediğini, tersine akıldan en az payı olanların ülkemizde de görüldüğü gibi en uzun boylular olduğunu belirttim. Öteki hayvanlara bakacak olursa karınca ve arıların çalışkanlık, beceri ve anlayış bakımından daha iri hayvanlardan daha çok ün salmış olduklarını görürdü. Beni de çok önemsiz bir yaratık saymakla beraber bir gün kendisine büyük hizmetlerde bulunabileceğimi umuyordum. Kral sözlerimi dikkatle dinledi. hakkında Hakkımda önce olduğundan daha iyi fikirler beslemeye başladı. İngiltere'nin yönetimi hakkında kendisine elimden geldiği kadar tam ve doğru fikir vermemi istedi. Hükümdarlar genellikle kendi göreneklerini tercih etmekle beraber ülkemde taklide değer bir şey olup olmadığını öğrenmekle çok memnun olacaktı. Benim iyi yürekli okuyucularım, sevgili yurdumu değerine uygun bir biçimde övebilmem için, eski çağların o ünlü konuşmacılar gibi konuşmayı çok isterdim bir bilseniz. Konuşmama ülkemizin Amerika'daki yerleşmelerimizden başka bir hükümdarın yönettiği üç krallıktan oluşan iki adayı kapladığını anlatarak başladım. Toprağımızın verimliliğini, iklimimizin ılımlılığı üzerinde uzun uzun durdum. Sonra İngiliz parlamentosunun ana hatlarını çizdim. Lordlar kamerası denen seçkin bir topluluk bulunduğunu, lordların da çok eskiden kalma yüksek gelirleri olan en soylu kişiler olduğunu söyledim. Lordlara bu meclisin bir parçası olarak hayatlarının kutsallığı ve bilgilerinin derinliğiyle haklı olarak kendilerini göstermiş din adamları arasından seçilen ve psikopos denen birçok kutsal kimseler katıldığını da belirttim. Parlamento'nun diğer bölümünün avam kamerasının halkın tüm ülke ve bilgeliğini temsil etmek üzere seçtiği büyük yetenekleri ve yurt sevgileri bakımından ön sırada gelen kişilerden oluştuğunu anlattım. Bu iki bölüm Avrupa'nın en yüce meclisini oluşturur ve kral da birlikte bu meclise bütün yasaları yapma yetkisi verilir diye de ekledim. Sonra mahkemelere geçtim ve başlarında insanlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözüp karara bağlayan, düşkünlükleri cezalandırıp masumları koruyan yargıçlar, o yasa yorumcuları, o saygıdeğer bilgeler bulunduğunu söyledim. Maliyemizin ne büyük bir anlayışla yönetildiğinden, askerimizin denizde, karada kazandıkları başarılardan söz ettim. Ülkemin nüfusunu çeşitli din mezheplerinde ve siyasal partilerde olan yurttaşlarımın sayısına göre hesapladım. Oyunlarımızı, eğlencelerimizi bile unutmadım. Kısacası yurdumun onurunu yükseltecek her şeyi söyledim ve sözlerimi İngiltere'de son yüzyıl içinde olup bitenlerin kısa bir tarihini anlatarak bitirdim. Buraya bir özetini aktardığım bu bilgileri ancak her biri, her biri saatlerce süren beş konuşmada verebildim. Kral her şeyi büyük bir dikkatle dinledi, sık sık not aldı, soracağı soruları defterine geçirdi. Bu uzun konuşmalar bitince kral, altıncı konuşmamızda notlarını gözden geçirdi. Birçok şeyi iyi anlayamadığını, birçok sorusu ve başka söyleyeceklerinin olduğunu söyledi. Genç soyluların... Ruh ve bedenlerinin eğitimi için ne gibi yöntemlere başvurduğunu, lordluk denen kimselerde ne gibi nitelikler arandığını, avam kamerası üyeleri seçilirken kesesi dolu bir kimsenin bilgisiz seçmenleri etkileyip meclise girip giremeyeceğini sordu. Mahkelerim, mahkemelerimiz hakkında söylediklerimi de yetersiz buldu. Dinsel görüşlerin ve siyasal partilerin adalet terazisinde ağır bastıkları oluyor muydu? Avukatlar haklılık bilgisi temellerine göre eğitilmişlerdi? Kral sonra maliyemize geçti ve burada berleğimin yanılmış olduğunu sandığını söyledi. Çünkü vergilerin yılda 5-6 milyon getirdiğini hesaplamış, bu gelirin nasıl harcandığını anlatmıştım. Kral da harcamaların geliri iki kat aştığını görmüştü. Bu yolda nasıl davrandığımızı öğrenerek yararlanabileceğini umduğundan not almaya özellikle dikkat etmişti. Hesabında yanılmış olamazdı. Söylediklerim doğruysa bir devletin nasıl olup da başbağıyağı bir kimse gibi gelirinden fazlasını harcadığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Bize borç verenlerin kimler olduğunu, bu borçları ödemek için nereden para bulabileceğimizi sordu. Bu kadar masraflı, bu kadar geniş çapta savaşlara girdiğimizi duyunca hayretler içinde kaldı. Herhalde kavgacı bir millettik ya da çok kötü komşular arasında yaşıyorduk. Ticaret ya da anlaşma yapmak, kıyılarımıza donanmamızla korumak gibi nedenlerden başka adalarımızın dışında ne işimiz olabilirdi? Bir diğer konuşmamızda kral bütün söylediklerimi şöyle bir derleyip topladıktan sonra sorduğu sorulara verdiğim yanıtları karşılaştırdı. Ardından beni eline alarak yavaşça okşayıp şunları söyledi. Bu sözleri hele kralın söyleyişini ömrüm boyunca unutmayacağım. Benim minicik dostum Grildik. Ülkeni övmene hayran kaldım. Ülkenizde ilke olarak kötü olmayan, örgütlenmeye benzer bir şeyler görüyorum. Ama bunların bir bölümünün ancak silik bir belirtisi kalmış. Ahlak bozuklukları da öteki bölümünü lekelemiş, yok etmiş. Bütün söylediklerin bir memurluk elde etmek için erdem gerektiğini göstermiyor. Hele yurttaşların erdemlerinden ötürü soyluluk verildiğini, din adamlarının dini bütünlük ve bilgilerine, yargıçların doğruluklarına, meclis üyelerinin yurt sevgilerine, danışmanların bilgeliklerine göre yükseldiklerini göremiyorum. Sana gelince... Hayatının büyük bir bölümünü gezilerde geçirdiğin için yurdundaki bozuklukların bir çoğundan uzak kalmış olmalısın. Ama konuşmalarından çıkardıklarım, senden binbir zorlukla çekip koparabildiğim yanıtlara bakılırsa, yurttaşlarının çoğu doğanın yeryüzünde sürünmelerine katlandığı o küçük böceklerin en zararlıları. Bu konuşmalarımızı yazmayıp geçebilirdim ama doğruluğa beslediğim aşırı sevgi buna engel oldu. Öfke ve üzüntümü açığa vurmak boş bir şey olacaktı. Çünkü buna benzer durumlar hep alayla karşılanmıştı. Bu yüzden yüce ve sevgili yurdumun uğradığı bu aşağılamalara katlanmak zorunda kaldım. Sesimi çıkaramadım. Krala böyle bir fırsat vermiş olmaktan herhangi bir okuyucumun olacağı gibi ben de yürekten üzgünüm. Ama ne yaparsınız ki kral her şeyi öğrenmek araştırmak istiyordu. İsteklerini yapabildiğim kadar karşılamamak da ne terbiyeme ne gönül borcuma uyardı. Ancak kendimi aklamak için şunu söylemeliyim ki sorularının birçoğuna yanıt vermemek için kaçamak yollar buldum ve her noktayı tam doğruya uymayacak derecede elverişli göstermeye çalıştım. Yazık ki başarılı olamadım. Şu var ki bütün dünyaya kapalı bir ülkede yaşayan, başka ulusların yaşayış ve görenekleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir kralın düşüncelerini hoş görmeliyiz. Böyle bir bilgi eksikliği dar görüşlülüğe, ön yargılara yol açar. Sözlerimin doğruluğunu dar bir çerçeve içinde kalmış bir eğitimin köklü, kötü etkilerini göstermek için bir şeyden söz etmek istiyorum. Buna belki de inan, inanmayacaksınız. Hükümdarın daha da gözüne girmek için 3-4 yıl önce barut denen bir toz bulunduğunu söyledim. Pirinç ya da demir bir boru içine büyüklüğüne uygun bir ölçüde bu tozdan konup ateşleyince demir ya da kurşun bir mermiyi öyle şiddet ve hızda fırlatırdı ki bunun kuvvetine hiçbir şey dayanamazdı. Böylece atılan mermiler saf saf orduları bile yok eder, en sağlam duvarları çökertip yıkar, binlerce kişiyle dolu gemileri denizin dibine gönderebilirdi. Bu tozu yapmak için neler gerektiğini, bunların birbirine nasıl karıştırılacağını öğrenmiştim. Kral hazretleri işçilerine göstereceğim biçime göre demir boru yapmalarını emreder, bu boruların 20-30'una gereken ölçüde toz doldururlar, her birine de bir mermi konursa ülkelerindeki en dayanıklı kent duvarını birkaç saat içinde yıkabilir, başkenti emirlerini dinlememeye kalkışacak olursa yok edebilirdi. Kendisinden gördüğüm yardımların bir karşılığı olmak üzere bu hizmetimi kabul buyurmalarını kraldan rica ettim. O korkunç aletleri ayrıntılarıyla anlatmam ve önerim kralı dehşete düşürdü. Benim gibi güçsüz ve yerlerde sürünen bir böceğin bunlar kendi deyimleridir. İnsanlığa bu kadar aykırı düşünceler beslediğine bu aletlerin olağan etkileri olarak çizdiğim kan ve yıkım sahneleri karşısında nasıl olup da hiç sar sarsılmadan vasbayı şeylerden sözü der gibi konuştuğuma şaştığını söyledi. Bu aletleri ilk ortaya çıkaran da herhalde insanlığa düşman kötü bir ruhtu. Kendisi sanat ve doğada yeni buluşlardan olduğu kadar pek az şeyden hoşlandığı halde böyle bir sırrı öğrenmektense ülkesinin yarısını kaybetmeye razı olacağını ekleyerek hayatıma bir değer veriyorsam böyle bir şeyden bir daha söz etmememi emretti. Bir gün kralla konuşurken ülkemizde devlet yönetimi san sanatı üzerinde yazılmış binlerce kitap olduğunu söyledim. Amacım büsbütün başka olmakla beraber bu sözlerim krala anlayışımızın çok katı olduğu izlemini bıraktı. Ona göre önce bir buğday başığı ya da bir ot yaprağı biten bir yerde, iki buğday başı ya da iki ot yaprağı yetiştirebilen bir kimse, yurduna politika kuramcıları soyunun topundan daha özlü bir hizmet göreceği gibi insanlıkça da daha değerli sayılırdı. Çinliler gibi bunlar da baskı sanatını çok eskilerden beri biliyorlar. Ama kitaplıkları o kadar büyük değil. En genişi kralın kitaplığı. Burada 400 metre uzunluğunda raflara yerleştirilmiş bin kadar kitap var. Bu kitaplardan istediğim her kitabı alıp okumama izin verilmişti. Kraliçe'nin marangozu, Ulumdal Kiley'in odalarının birinde kendiliğinden ayakta duran bir merdiven biçiminde, yüksekliği 9 metre olan bir alet yapmıştı. Basamakları 18 metre uzunluktaydı. Bu merdiven kolayca taşınabilirdi. Alt kısmı oda duvarlarının birinin üç metre ötesine konur, okumak istediğim kitapta da duvara dayatılırdı. Ben önce en yüksek basamağa çıkardım. Kitaptan yana dönerek sayfanın başından okumaya başlardım. Sonra satırların uzunluğuna göre sağa sola sekiz on adım yürür, gözlerimin seçemeyeceği yere kadar gelince bir basamak iner, böylece aşağıya kadar gelirdim. Sonra gene yukarı çıkar, öteki sayfaları da aynı şekilde okurdum. Sayfalar mukavva gibi kayın ve katı olduğundan en büyüklerinin uzunluğu da 6-7 metreyi aşamadığında her yaprağı iki elimle tutup çevirebilirdim. Ayrım 12 Sayfa 84 Sürekli güçlü bir duygu vardı içimde. Bir gün mutlaka özgürlüğüme kavuşacaktım. Ama bunun nasıl olacağını bilmiyordum. Ve ayrıca başarı umudumu yeşertecek bir planda düşünmemiştim. Bindiğim gemi bu ülke sahillerine vuran ilk gemiydi ve kral başka bir gemi görülecek olursa karaya çıkarılmasını, tayfaları ve yolculuğuyla beraber başkente getirilmesini emretmişti. Bana bir eş bulmak istiyordu ve böylece soyumun üremesini sağlayacaktı. Oysa ben kanaryalar gibi kafeslere konacak ya da bir süre sonra ülke soyluluklarına antika eşya gibi satılacak bir soy bırakmak alçaklığını işlemektense özelliklerim. Ölmeyi göze almıştım. Ancak burada bana çok iyi davranıyorlardı. Yüce kral ve kraliçenin gözündeydim. Bütün saray halkı da beni seviyordu. Buna rağmen insanlık onuruna hiç yakışmayacak bir durumdaydım. Geride bıraktığım çoluk çocuğum bir an olsun aklımdan çıkmıyordu. Kendileriyle eşit koşullar altında konuşabileceğim insanlar arasında bulunmak, bir kurbağa ya da köpek yavrusu gibi ezilip ölmek korkusu olmadan sokaklarda kırlarda dolaşmak istiyordum. Umduğumdan çok daha önce ve olağanüstü bir biçimde kurtuldum. Bana bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi anlatacağım. Bu ülkede iki yılımı doldurdum. Üçüncü yılın başlarında kral ve kraliçe ülkelerinin güney sahillerine doğru bir geziye çıktılar. Gulumdaklık ve beni de yanlarına aldılar. Her zaman olduğu gibi beni yukarıda sözünü ettiğim dört metre genişliğinde rahat bir oda olan gezi kutumda taşıyorlardı. Bazen bir atlının kutumu önüne koyarak taşımasını istediğimden, tarzısından fazla rahatsız olmamak için odamın tavanın dört köşesine ipler koy koydurmuş, bunlar bir hamak bağlatmıştım. Yolda çoğunlukla bu hamağın içinde uyurdum. Tavanda, hamağın tam ortasının üstünde, sıcaklarda uyurken hava girsin diye yirmi santim bir delik açtırmıştım. Yivler üzerine geçirilmiş bir tahta kapıyı ileri geri götürerek bu deliği istediğim gibi açar kapardım. Gezimiz sona ermişti. Kral Hazretleri sahilden otuz kilometre içeride bulunan Flanfasnik kentindeki köşkünde birkaç gün kalmayı istedi. Gulumdal klikle ben çok yorulmuştuk. Ben biraz da soğuk almıştım. Gulumdal klik ise o kadar rahatsızdı ki odasından dışarı çıkamadı. Bir fırsat düşerse biricik kurtuluş yolum olacak denizi görmeyi can atıyordum. Olduğumdan daha hasta görünerek biraz derin savaşı almama izin vermesini dadımdan rica ettim. Beni birkaç kez emanet ettikleri çok sevdiğim bir saray oğlanıyla gidecektim. Grumdal Klee'nin ne büyük bir isteksizlikle razı olduğunu, oğlana bana dikkat etmesi için verdiği emirleri, başıma gelecekler içine doğmuş gibi hüngür hüngür ağlamasını hiç unutmayacağım. Oğlan kutumu aldı ve sahildeki kayalıklara doğru köşkten yürüyüşle yarım saat ötede bir yere götürdü. Kutumu yere bırakmasını emrettim ve pencerelerimden birini kaldırarak denize doğru özlemle ve içim burkularak baktım. Kendimi iyi hissetmiyordum. Hamakta biraz uyumak istediğimi söyledim. Uyku belki iyi gelirdi. Yattım. Oğlan da soğuk girmesin diye penceremin sıkı kapadı. Biraz sonra uyumuşum. Oğlanın bana bir şey olmayacağını düşünerek kayalıklar arasında gidip kuş yumurtası aradığını sanıyorum. Yumurta aradığını kaya yarıkları arasında bir iki tane bularak aldığını daha önce penceremden görmüştüm. Her neyse. Odamın rahat rahat taşınması için tepesine bağlanmış olan halkanın çekilmesiyle birdenbire uyandım. Kutumun epey yükseldiğini, sonra da büyük bir hızla ileri doğru gittiğini hissettim. İlk sarsıntıyla az kalsın hamaktan yere yuvarlanacaktım. Ama sonra hareketimiz yavaşladı, rahatlaştı. Avadım çıktığı kadar haykırdım. Yararı olmadı. Pencerelerime doğru baktım. Gök ve bulutlardan başka bir şey görünmüyordu. Tam başımın üstünde kanat çırpmasına benzer bir gürültü işittim. Başıma gelen felaketi anlamıştım. Bir kartal gagasıyla halkayı yakalamıştı. Niyeti kabuklu kaplumbağalara yaptığı gibi kutumu kayaların üzerine atmak sonra da beni yemekti. Bu hayvanların seziş ve koku alma yetenekleri öyle yüksektir ki, avlarını beş santim kalınlığında tahtalar altında bulunan benden daha iyi gizlenmiş olsalar bile çok uzaklardan kolayca bulabiliyorlar. Bir süre sonra ses ve kanat çırpmalarının arttığını, kutumun rüzgarlı günlerde yol işaret direklerinin sallandığı gibi aşağı yukarı sallandığını fark ettim. Kartala halkayı gagasından tutan kuşun kartal olduğundan emindim, birkaç kez vurulduğunu işittim ve sonra birdenbire aşağı doğru dikine düştüğümü hissettim. Bu bir dakikadan biraz fazla sürdü, o kadar hızlı düşüyordum ki az kalsın soluğum kesilecekti. Düşüşüm kulaklarıma Niagara şelalesinden daha gürültülü gelen bir sesle durdu. Bir dakika kadar karanlık oldu. Sonra kutum yukarı çıkmaya başlayarak pencerelerimin üstünden aydınlık sızıncaya kadar yükseldi. Denize düştüğümü anlamıştım. Kutum, benim, eşyalarım üst ve alt köşelerindeki geniş saç levhaların ağırlığıyla 1.5 buçuk metre kadar sulara gömülmüş olduğu halde yüzüyordu. O zaman olduğu gibi şimdi de sandığıma göre kutumu kapıp kaçan kartalı avını paylaşmak için iki üç kartal kovalamış, o da kendisini bunlara karşı savunurken beni bırakıvermişti. Kutumun dibine kaplanmış olan saç levhalar düşerken dengenin bozulmamasına yardım etmiş, kutum suya çarpınca parça parça olmasını önlemişti. Odamın ek yerleri çok iyi çakılmıştı. Kapımda menteşeler etrafında dönmeyip kasalı pencereler gibi indirilip kaldırılıyordu. Odamın her yeri böylece sıkı kapanmış olduğundan içeriye pek az su sızıyordu. Zorlukla hamağımdan indim ama önce içeri hava girmesi için çatı deliğinin kapağını çekerek açmıştım. Havasızlıktan boğulacaktım. Sevgili gulum da Dalclean'ın yanında olmayı ne kadar istiyordum. Doğrusu bu felaket anında bile zavallı dadıcığımın beni kaybettiği için ne kadar büyük acılar çekeceğini, kraliçenin öfkesine maruz kalacağını ve kızcağızın geleceğinin tehlike düşeceğini düşünüyor ona acıyordum. Bu durumda uğradığım zorluklar ve geçirdiğim tehlikelerle karşılaşmış herhalde pek az zengin vardır. Pek az gezgin vardır. Her an kutumun parça parça olacağından, iç çıkan şiddetli bir sağanak ya da yükselen bir dalga ile devrileceğinden korkuyordum. Pencere camlarından birinin kırılması ölüm demekti bereket versin pencerelerimi yolculukta olabilecek kazalara önlemek için dış taraflarına karşı dış taraflarına konmuş sağlam tel kafesler koruyordu birçok çatlaktan su sızmaya başlamıştı bile ama yarıklar büyük olmadığından elimden geldiği kadar kapatmaya çalışıyordum odamın damını kaldıramadım yoksa ona muhakkak açar üstüne çıkarak bu deliklere tıkalı kalıp ölmektense birkaç saat daha fazla yaşardım. Bu tehlikeleri bir iki gün atlatsam bile sonunda açlık ve soğuktan ölmekten başka ne umabilirdim. Her geçen anın ömrümün sonu olacağını düşünerek hatta böyle olmasını izleyerek dört saat bu durumda kaldım. Daha önce de okurlarıma bildirmiştim. Odamın penceresi olmayan duvarının dışına iki halka takmışlardı. Beni alt üstünde taşıyan hizmetçi bunlara bir kayış geçirir, kayışı da beline bağlardı. Anlattığım gibi umutsuz bir durumdayken halkaların bulunduğu yandan gıcırtıya benzer bir ses duydum ya da duyar gibi oldum ve az sonra kutumun çekildiğini ya da yere alındığını sandım. Çünkü ara sıra bir sarsıntı oluyor, sular penceremin te tepesine kadar çıkıyor, beni hemen hemen karanlık içinde bırakıyordu. Nasıl olacağını pek kestiremediğim halde kurtuluş umudu belirmeye başladı. Yere bağlı iskemlelerden birini söktüm bir zorlukta biraz önce açmış olduğum tavandaki tahta kapağın altına çaktım, üzerine çıktım. Ağzımı olabileceği kadar deliğe yaklaştırarak, avazım çıktığı kadar ve bildiğim her dilde imdat diye bağırdım. Sonra mendilimi çoğu kez yanımda taşıdığım sopaya bağlayarak delikten dışarı çıkardım, salladım. Böylece yakınlarda sandalya ya da gemi varsa denizciler kutunun içinde zavallı bir insanın kapalı olduğunu belki anlarlardı. Yaptıklarımın bir yararı olmadı ama odamın su üzerine ilerlediğini artık biliyordum. Biraz sonra kutumun penceresi olmayan yanı sert bir şeye çarptı. Kaya olmasından korktum. Şiddetli bir sarsıntı olmuştu. Kulağıma üstteki halkaya halat geçiriliyormuş gibi bir ses geldi. Sonra da bir metre kadar yukarı çekildiğimi hissettim. Bunun üzerine gene mendilimi delikten çıkardım. Sesim kısılıncaya kadar haykırdım. Cevap olarak biri üç kez bağırdı. O kadar sevindim ki bunu ancak böyle bir sevinç yaşayanlar anlayabilirler. Yukarıda birinin gezindiğini ve delikten, delikten İngilizce yüksek sesle ''Aşağıda kimse var mı? Yanıt versin.'' dediğini duydum. ''Talihsizliği yüzünden hiçbir insanın uğramadığı flaksitlere uğramış bir İngiliz var.'' diye yanıt verdim ve beni kurtarması için yalvarıp yakardım. Korkmamamı, kutumun gemilerine bağlı olduğunu ve marangozların çıkabilmem için üst yanda hemen büyükçe bir delik açacaklarını söyledi. Yanıt olarak buna gerek olmadığını, bunun çok vakit alacağını ve tayfalardan birinin parmağını halkaya geçirerek kutumu denizden gemiye çıkarıp kaptanın kamerasına götürebileceğini söyledim. Böyle saçma sapan konuştuğumu duyanlardan bazıları deli olduğumu sanmışlar, bazıları da gülmüşler. Çünkü artık kendi boyumda, kendi gücümde insanlar arasında olduğum aklıma bile gelmemişti. Marangoz birkaç dakika içinde yarım metre karelik bir delik açtı. Aşağıya bir merdiven sarkıttı. Ben de bu merdivenle bitkin bir halde gemiye çıktım. Gemidekiler şaşkınlık içindeydi. Bir sürü soru sordular ama cevap verecek halde değildim. Ben de karşımda bu kadar cüce görmekle şaşkına dönmüştüm. Gözlerim gerilerde bırakmış olduğum o koca şeylere alışmış olduğundan bütün gemicileri cüce sanmıştım. Çok iyi ve değerli bir adam olan kaptan bayılmak üzere olduğunu görünce beni kamerasına götürdü. Kendime gelmem için nane ruhu vererek kendi yatağına yatırdı. Biraz dinlenmemi ölçüledi. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Kaptana uymadan önce kutumda birkaç değerli eşyam... Güzel bir hamak ile portatif karyola, iki iskemle, bir masa ve dolabın bulunduğunu, odamın bütün duvarlarının ipek ve pamukla kaplanmış olduğunu söyleyerek tayfalardan birine emredip kendi emredip kutumu kamerasına getirtmesini rica ettim. Kutumu önünde açacağımı, bütün eşyalarımı göstereceğimi de sözlerine ekledim. Bu saçmalıkları duyan kaptan sayıkladığımı sandı. Sanırım beni yatıştırmak için olacak, isteğimi yerine getireceğine söz vererek güverteye çıktı. Adamlarından bir kaçını odama gönderdi. Sonradan öğrendiğime göre tayfalar bütün eşyalarımı çıkarmışlar, duvarlardaki pamuklu kaplamaları sökmüşlerdi. Fakat iskemleler, dolaplar ve kar yollamın yere çakılı olduğunu bilmediklerinden bunları zorlayarak çıkarmışlar, berelemişlerdi. Gemide kullanılmak üzere birkaç sahte parçası da sökmüşlerdi. Böylece akıl ettikleri her şeyi aldıktan sonra odamın iskeletini suya bırakmışlar, oda dibinde ve yanlarında açılmış olan yarıklardan ötürü denizin dibini boylamıştı. Tayfaların böyle her şeyi kırıp döktüklerini görmediğime gerçekten memnun olmuştum. Böyle bir görüntü unutmak istediğim birçok olayı canlandıracak, beni fazlasıyla üzecekti. Sonra birkaç saat uyudum. Geride bıraktığım ülkeye geçirdiğim tehlikeler rüyama girdi ve beni rahatsız etti. Her neyse uyandığımda kendimi iyi hissediyordum. Saat akşam sekizdi. Uzun zamandır bir şey yememiş olduğumu düşünen kaptan hemen akşam yemeğinin getirilmesini emretti. Artık öyle çılgın çılgın bakmadığımı, saçma sapan konuşmadığımı görünce epey ikramda bulundu. Yalnız kaldığımız zaman kendisine gezilerimi anlatmamı, nasıl olup da o koca tahta sandık içinde başıboş olarak denizlere bırakıldığımı öğrenmek istedi. Kaptan öğleyin saat on iki sularında dürbünle çevreye bakarken uzaklarda kutumu görmüş ve bir yelkenli sanmış. Gemisinde peksimet azaldığı için rotasının pek dışında olmayan kutma yanaşıp peksimet almayı düşünmüş. Biraz yaklaşınca yanıldığını anlamış ve gördüğü şeyin ne olduğunu anlamak için bir filika göndermiş. Adamları korku içinde geri gelmişler ve yüzden bir ev gördüklerini söylemiş. Yemin etmişler, kaptan budalalıklarına gülmüş, tayfalarına, yanlarına sağlam bir halat almalarını emrederek kendisi de filikaya binmiş. Hava durgun olduğundan etrafında birkaç kez dolaşmış, pencerelerimi, onları koruyan tel kafesleri ve kutumun ışık için hiçbir delik açılmamış, baştan başa tahtadan olan yanındaki iki halkayı görmüş. Tayfalarına filikayı yanaştırmalarını, halatı halkalara geçirerek sandığımı hedi yedeğe alıp gemiye doğru çekmelerini emretmiş. Geminin yanına gelince tepedeki halkaya başka bir halat bağlamalarını sandığı makaralarla yukarı çekmelerini söylemiş. Bütün tayfalar el birliği ettiği halde sandığı bir metreden yukarıya kaldıramamışlar. Kaptan delikten ucuna mendil bağlı bir sopa çıktığını görünce zavallı bir adamın içeride kapalı kalmış olduğu sonucuna vardıklarında sözlerine ekledi. Kaptana, beni ilk gördüğü zaman kendisinin ya da tayfalarının havada çok büyük kuşlar görüp görmediklerini sordum. Bunu ben uyurken tayfalarıyla görüştüğünü, bir tanesinin kuzeye doğru uçan üç kartal gördüğünü, fakat bunların bildiğimiz kartallardan daha büyük olduklarını sanmadığını söyledi. Kaptan bu soruyu niçin sorduğumu anlayamadı. Kaptana, karadan ne kadar uzakta olduğumuzu sordum. Saptayabildiğine göre en az yüz fersah uzakta olduğumuzu söyledi. Yaptığı hesapla yarı yarıya yanıldığını, çünkü bıraktığım ülkeden ayrılmamla denize düşmem arasında iki saatten fazla bir süre geçmediğini belirttim. Kaptan gene aklımdan zorum olduğunu sandığını hissettirdi. Bana yırttığı bir kamerada biraz daha istirahat etmemi öğütüledi. Vermiş olduğu yemekler sayesinde ve yanında bulunmakla kendime geldiğimi, aklımın tamamıyla yerinde olduğunu kesinlikle belirtti. Bunun üzerine ciddileşti, açıkça konuşmak istediğini söyleyerek büyük bir cinayet işlediğim bilinciyle mi aklımı kaybettiğimi ve başka ülkelerde büyük suçluları su alan gemilere koyup hiçbir yiyecek vermeden denize salarak cezalandırdıkları gibi beni de, beni de mi bir hükümdarın emriyle bu sandığın içine koyduklarını sordu. Böyle kötü bir adamı gemisine almaktan memnun olmamakla beraber beni ilk uğrayacağı limana sağ ve esen olarak bırakacağına söz verdi. Önce sayfalarına sonra da kendisine odam ya da sandığım hakkında söylediğim saçma sapan sözlerle yemekte hiç de doğal olmayan hal ve hareketlerimin bu yoldaki şüphelerini arttırdığını sözlerini ekledi. Bunun üzerine kaptana başından geçenleri sabredip dinlemesini rica ederek İngiltere'den ayrıldığım günden beni bulduğu ana kadar olup bitenleri olduğu gibi anlattım. Gerçek akıllı kimseleri hep etkilerdi. Kuvvetli bir sağduyusu, biraz da bilgisi olan bu iyi yürekli, değerli adam, içtendiğimi ve doğruluğuma hemen inandı. Ben de sözlerimi kanıtlamak için kaptana dolabımın getirilmesini emretmesini rica ettim. Anahtarı cebimdeydi, dolabı önünde açtım ve çok garip bir biçimde kurtulmuş olduğum ülkede topladığım garip şeyleri gösterdim. Bunların içinde kralın sakal kıllarıyla yaptığım tarak, gene aynı kıllardan fakat sırtı hazretlerinin bir tırnak kırpıntısı olan başka bir tarak, boyları 30 santimden yarım metre kadar olan iğneler, karfiçe gibi dört eşek arısı iğnesi, kraliçe hazretlerinin bir gün serçe parmağından çıkararak bir tasma gibi kibarca boynuna geçirdiği bir altın yüzük vardı. Bana iyi davranışa bir karşılık olmak üzere bu, iyi yüzüğü, bu yüzüğü kabul etmesini rica ettim. Reddetti. Son olarak o zaman giydiğim fare derisinden yapılmış pantolonumu da gösterdim. Kaptana bir hizmetçinin dişinden başka bir şey kabul ettiremedim. Bunu merakla incelediğini görmüş, beğendiğini anladım. Teşekkürlerle aldı. Teşekküre değer bir şey değildi. Bir gün dadın, glumdal kliğin hizmetçilerden birinin dişi ağrımış, beceriksiz bir cerrah, Sapa sağlam olan bu dişi yanlışlıkla çekivermişti. Ben de onu temizlemiş dolabıma koymuştum. Otuz santim kadar boyu vardı. Otuz santimde de geniş için çok yüksek sesle konuştuğumu anlamadığını söyleyerek ayrıldığım ülkedeki kral ve kraliçenin ağır mı işittiklerini sordu. İki yıldan fazla böyle konuşmaya alıştığımı, kendisi ve tayfaları konuştuğu zaman benim de hayret ettiğimi, seslerinin bir fısıltı gibi geldiğini fakat kendilerini adam akıllı işittiğimi söyledim. Bıraktığım ülkede masa üzerinde ya da birinin avucunda olmadığımda konuşurken bunu sanki sokakta bulunan biriyle çan Kulesi'nin tepesinden bakan bir kimsenin konuşmaları gibi bir şey olduğunu anlattım bundan başka gemiye ilk geldiğim zaman başka bir şeyin de dikkatimi çektiğini söyledim. Tayfalar etrafıma alınca bunları benzerine rastlamadığım küçücük iğrenç yaratıklar sanmıştım. Çünkü Brodniknak kralının ülkesindeyken gözlerim koca koca şeylere öylesine alışmıştı ki kendimi bunlarla ölçmem ne kadar bayağı olduğumu göstereceğinden aynaya bakamaz olmuştum. Kaptan yemekteyken her şeye hayretle baktığımı, gülmekten kendimi bir türlü alamadığımın farkına vardığını, bunu aklımın bozuk olması Başka neye verebileceğini bilmediğini söyledi. Cevabım şu oldu. Hakkı vardı ama tabaklarının birer metalik büyüklüğünde olduğunu, bardaklarının ceviz kabukları gibi göründüğünü, verdiği domuz butu parçasının da bir lokma bile tutmadığını görmekle kendimi gülmekten nasıl alabilirdim? Gerçi kraliçe hizmetinde bulunduğum zaman bana gereken her şeyi kendi boyuma göre yaptırmıştı. Ama aklım hep etrafta gördüğüm şeylerdeydi. Herkesin kendi kusurlarına olduğu gibi ben de küçüklüğüme göz yummuştum. Gemi Tonkin'den İngiltere'ye dönüyordu. Yolculuğumuz çok iyi geçti. Kaptan bir iki limana uğradı. Filikasını göndererek yiyecek ve içecek su aldı. Ben gemiden çıkmadım. 3 Haziran 1706'da İngiltere'nin henüz İngiltere'nin güney kıyılarına vardık. Kurtuluşumun dokuzuncu ayıydı. Kaptana eşyalarımı rehin olarak bırakmak istediğimse de kaptan bir metelikle kabul edemeyeceğini söyledi. Bana söz vermesini istedim. Bir gün evimde beni ziyaret edecekti. Kaptanın ödüç verdiği beş şilinle bir at, bir de kılavuz tuttum. Kendimi yine Lili Putta sanıyordum çünkü yolda evlerin, ağaçların, davarların ve halkın küçüklüğünü görüyordum. Rastladığım insanları çiğneyip ezmekten korkuyor, yolumdan çekilmeleri için bağırıyordum. Bu küstahlığım yüzünden az kalsın başım belaya giriyordu. Sonunda evimi buldum. Hizmetçilerden biri kapıyı açtı. Başımı çarpmayayım diye eğilerek girdim içeri. Karım beni kucaklayıp öpmek için koştu. Ben de ağzıma kavuşması için dizlerine kadar eğildim. Kızım hayır duamı almak için diz çökmüştü ama ben başımı ve gözlerimi uzun zamandır 20 metre yükseklere çevrili tutmaya alıştığım için onu ancak ayağa kalktığımda görebildim. Sonra elimle belinden kavrayarak kaldırmak bile istedim. Öyle ki hizmetçileri ve orada bulunan birkaç dostu cüce kendimi dev sanıyordum. Karıma fazla idareli davranarak kendisini ve kızımı adeta aç bırakmış olduğunu söyledim. Kısacası öyle tuhaf davrandım ki beni ilk gördüğü zaman deli sanan kaptan gibi onlar da aklımı kaçırmış olduğumu düşündüler. Bunlar alışkanlıkların ve önyargıların nedenli güçlü olduğunu anlatmak için söylüyorum. Kısa bir süre sonra kendime geldim ve ailemle eskisi gibi anlaştık. Karım bir daha seyahate çıkmama razı olmayacağını söylüyordu. Ama ne yazık ki kısa bir süre sonra tekrar yolculuğa çıkmama engel olamadı. Jonathan Swift'in Gulliver'ın Gezileri adlı kitabı bitmiştir.